Birinci bölüm. Hercule Poirot, Whitehall Mansions'daki küçük fakat insanı dinlendiren dairesinde kahvaltı ediyordu. Tatlı çörekle kakao nefisti. Alışkanlıklarından çoğu zaman şaşmazdı. Fakat o sabah uşağa George'dan bir fincan kakao daha istedi. Bir yandan da kahvaltı masasındaki gazeteye göz atıyordu. Her zamanki titizliğiyle, işi biten zarfları düzgünce üst üste koydu. Hepsi, dostu Hastings'in yıllar önce doğum gününde verdiği kılıç biçimindeki mektup açacağıyla muntazam olarak açılmıştı. İkinci bir zarf yığını, Georgia'dan atmasını isteyeceği, gereksiz şeylerden oluşmaktaydı. Üçüncü deste ise, cevap vermesi gereken, en azından aldığını bildireceği mektupları içeriyordu. Bunlarla kahvaltıdan ilgilenecekti, ancak kesinlikle saat 10'dan önce değil. Hoyrot işlere sabahın daha erken vaktinde başlamanın profesyonelliğe aykırı olduğuna inanırdı. Oysa bir davayla ilgilendiğinde. O zaman durum değişirdi tabii. Bir seferinde Hastings'le Şafak'tan önce. Hayır, geçmişe dalmanın sırası değildi. Ah, o mutlu günler! Muhteşem Dörtlü diye bilinen uluslararası bir suç örgütünü başarıyla çözdükleri son işlerinin ardından Hastings-Arantin'deki çiftliğine ve karısına dönmüştü. Eski dostu Hastings çiftlikle ilgili bir iş için geçici olarak Londra'daydı. Gel gör ki bir olayı çözmek için yeniden beraber çalışmaları olası görünmüyordu. Hercule Poyrot'nun 1934 Mayıs'ının o güzelim bahar sabahında yaşadığı huzursuzluğun nedeni bu muydu yoksa? Emekliydi gerçi ama karşısına ilginç bir dava. Geldiğinde ara sıra bu emekliliği bir yana bıraktığı olurdu. Keşke fikirlerini ve teorilerini sınayacak Hastings'le birlikte yine iz peşinde olabilseydi. Ne var ki son birkaç aydır mesleki ilgisini çekecek bir olaya rastlamamıştı. Artık hayal güçleri geniş suçlular kalmamış mıydı ne? Hercu ile çözmeye tenezzül etmeyeceği, Alçakça, vahşice işlenmiş cinayetlerle hırsızlık vakaları mı duyacaktı sadece? George'un sessizce yanına gelip kakao vermesiyle düşünceleri yarıda kesildi. Buna sevindi ama yalnızca nefis tadına bayıldığı için değil. Parkta gezintinin ardından Mayfair'i takiben tek başına öğle yemeği yiyeceği soğudaki restorana kadar yapacağı yürüyüş dışında ilginç bir şey gözükmeyen günü bir süre daha ertelemesini sağladığı için de memnun olmuştu. Yemeğe pateyle başlar ardından sade bir bonney emme, sonra da George'un çekilmeyip ona bir şeyler söylediğini fark etti. Kusursuz bir uşak ve tipik İngiliz olan George uzun zamandır yanında çalışıyordu. Hoyrot'nun bir uşakta aradığı tüm özelliklere sahipti. Meraklı değildi ve fikirlerini nadiren dile getirirdi. Aynı zamanda İngiliz aristokrasisi hakkında bilgi küpüydü. Dahası, ünlü dedektifin kendisi gibi tam bir düzen hastasıydı. Poirot bir defasında ona, pantolonlarımı çok iyi ütülüyorsun, George, demişti. Fakat hayal gücün sıfır. Nasıl olsa hayal gücü her cüle Poirot'da fazlasıyla mevcuttu. İyi pantolon ütülemek ise, ender bulunan bir meziyetti. Evet, yanında George olduğu için gerçekten şanslıydı. Ve bu sabah onu arayacağınızı söyledim, efendim, diyordu George. ''Bağışla, sevgili George. Aklım başka yerdeydi. Birisi telefon mu etti?'' dedin. ''Evet, efendim. Siz dün gece Bayan Oliver'la tiyatrodayken. Dönüşünüzden önce yattım ve o saatte not bırakmayı uygun görmedim. ''Arayan kimdi?'' diye sordu Poirot. Beyefendi adının Sir Cloud Amore olduğunu söyledi, ''Efendim.'' Bıraktığı telefon numarası Surrey'de bir yere ait olmalı. Çok hassas bir konuymuş. Karşınıza çıkan kişiye adınızı vermemenizi Sir Claude'un kendisiyle konuşmakta ısrar etmenizi istedi. Teşekkür ederim, George. Numarayı çalışma masama bırak. Bu sabahki Times'ı okuduktan sonra Sir Claude'u arayacağım. Konu ne kadar hassas da olsa, telefon etmek için henüz erken. George eğilip selam vererek yanından ayrıldı. Poyrot kakaosunu yavaş yavaş bitirdikten sonra gazetesini alıp balkona çıktı. Birkaç dakika sonra gazete bir kenara bırakılmıştı. Uluslararası haberler her zamanki gibi iç sıkıcıydı. İtler denen o korkunç adam Alman mahkemelerini Nazi Partisi'nin kuklalarına çevirmiş, faşistler Bulgaristan'da iktidarı ele geçirmiş ve en kötüsü de Poyrot'nun ülkesi Belçika'da, Mons yakınlarında bir madendeki patlamada 42 işçi ölmüştü. Yurt haberleri kısmen daha iyiydi. Yetkililerin karşı çıkmasına rağmen, kadın tenisçilerin Wimbledon'da o yaz şortla maçlara çıkmalarına izin verilmişti. Poirot'nun yaşıtları, hatta daha gençler ölme çağına dayandıklarından, ölüm ilanlarını okumakta ruhunu karartıyordu. Poirot Şezlong arkasına yaslanıp ayaklarını pufa koydu. Sir Cloud Amory, bu isim ona hiç de yabancı gelmiyordu. Mutlaka bir yerde duymuştu. Evet, bu Sir Cloud Amory bir alanda oldukça tanınmış birisiydi. Ama hangi alanda? Politikacı mıydı? Avukat mı? Devlet görevlisi mi? Sir Cloud Amory, Amory, Balkon sabah güneşini cepheden alıyordu. Poirot için şimdiden çok sıcaktı hava. Güneşten çok hoşlanmadığı için birazdan daha da rahatsız olacaktı. Daha fazla dayanamayacağımı hissedince içeri girip Kim Kimdir kitabına bir bakayım diye düşündü. Sir Cloud tahmin ettiği gibi tanınmış bir simaysa o kitapta adı geçiyordu mutlaka. Değilse. Ufak tefek dedektif kendi kendine omuz silkti. Hercule Poirot'nun kendini beğenmişliği iflah olmazdı. Düzeyindeydi. Sir Claude'a ancak önemli bir unvanı varsa ilgi göstermeyi peşinen kafasına koymuştu. Sir Claude'un adı, kendi özgeçmişinin de yer aldığı kim kimdir de geçiyorsa, ilgisine belki o zaman şayan olabilirdi. Hoyrot aniden çıkan esinti yüzünden ve merakının da etkisiyle içeri girince ilk işi kütüphaneye koşup, sırtında altın harflerle kim kimdir yazan, kalın, kırmızı ciltli kitabı almak oldu. Aradığı ismi bulup yüksek sesle okudu. Amory Sir Cloud, Herbert 1927'de şövalye ilan edildi. 24 Kasım 1878'de doğdu. 1907'de Helen Graham, 1929'da öldü ile evlendi. Eğitimi, Weymouth Lisesi, King's College. Londra. Fizik araştırma uzmanı, geç laboratuvarları 1905. Rayfan Borak, Radyo Bölümü, 1916, Hava Araştırmaları Kurumu Sıvanac 1921, Partiküllerin hızlarını artırmak ve doğrusal ilerleyen dalga hızlandırıcı konularında yeni prensipler ortaya koydu, 1924. Fizik Cemiyeti'nin Monroe Madalyası ile onurlandırıldı. Yayınları, bilim dergilerinde makaleleri yayınlandı. Adres, Abbott's Cleave, Market Cleave kasabası, Surrey. Tel: Market Cleave, 314. kulüp, Athena'yım. Ah, evet, diye mırıldandı Poyrot. Şu ünlü fizikçi. Birkaç ay önce ortalığa dökülmeleri hükümet açısından sakıncalı bazı kayıp belgeleri bulduğunda, majesteleri kralın kabinesinden bir bakanla sohbet ediyordu. Bakan güvenlik önlemlerinin genel olarak yetersizliğinden yakınmıştı. Mesela Sir Cloud Amorinin üzerinde çalıştığı şey, gelecekteki savaşlar için büyük önem taşıyor. Ne yazık ki, kendisinin ve. Buluşunun emniyet altında olacağı laboratuvar ortamında çalışmayı reddederek, şehir dışındaki evinde çalışmakta ısrar ediyor. Korkunç. Poyrot kim kimdir rafa koydu. Yoksa Sir Cloud, Hercule cüle Poyrot'nun yorgun, yaslı bir bekçi köpeği olmasını mı isteyecek? Savaşla ilgili icatlar, gizli silahlar. Hayır, bunlar bana göre değil. Air Sir Cloud. Georgi'un yan odada çalan telefonu açtığını işitti. Bir dakika sonra uşak kapıdaydı. Yine Sir Cloud Amore arıyor, efendim. Poirot telefona gitti. Alo. Ben Hercule Poirot. Poirot. Şahsen tanışmadık fakat ortak dostlarımız var. Adım Amori. Cloud Amori. Adınızı işitmiştim, Sir Cloud. Bakın, Poirot. Şeytani bir sorunla karşı karşıyayım. Daha doğrusu, öyle tahmin ediyorum. Emin değilim. Atomun patlatılmasın. Sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışmaktayım. Ayrıntılara girmeyeceğim, ancak Savunma Bakanlığı bu projeye büyük önem veriyor. Her şey tamam. Yeni ve öldürücü bir bombanın nasıl yapılacağını belirledim. Ev halkından birinin bu formülü çalmaya teşebbüs edeceği yolunda ciddi kuşkularım var. Şimdilik başka açıklama yapmam imkansız. Konum olarak hafta sonu abbots Kleve gelirseniz, beni çok sevindirirsiniz. Formülü Londra'ya götürüp, adını vereceğim bakanlık görevlisine teslim etmenizi rica ediyorum. Bu isi bakanlığın kuryesine vermememin nedenleri var. Bilim camiası dışında, başkalarının işine burnunu sokmayan, fakat zeki biri olması lazım. Karşıdaki aynada saçsız, yumurtaya benzeyen kafasına ve özenle sekil. Vermiş olduğu yana bakan Hercüle Poirot, uzun meslek hayatı boyunca kimsenin onu, başkalarının işine burnunu sokmayan biri olarak tanımlamadığını, kendisinin de kendini öyle görmediğini düşündü. Fakat şehir dışında bir hafta sonu ve saygın bir bilim adamıyla tanışmak hiç fena görünmüyordu. Böylece sadece cebinde ne olduğunu bilmediği, fakat ölümcül bir formülü taşıyarak hükümete de şükranlarını göstermiş olacaktı. Hoyrod, davetinizi seve seve kabul ediyorum, sevgili Sir Cloud, diye adamın konuşmasını kesti. Sizce sakıncası yoksa, cumartesi öğleden. Sonra orada olmak isterim. Pazartesi sabahı da emanet edeceğiniz şey her neyse onunla birlikte Londra'ya dönerim. Sizinle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Hoyrot olayı ilginç bulmuştu. Yabancı ajanlar Sir Claude'un formülünün peşinde olabilirlerdi. Ama ev halkından biri gerçekten de. Neyse ne hafta sonu bazı şeyler ortaya çıkacaktı nasıl olsa. George diye seslendi. Kalın tüvit takımımı, ceketimi ve pantolonumu temizleyiciye götür lütfen. En geç cuma günü almalıyım. Hafta sonunda şehir dışında olacağım. Sanki ömrünün kalanını Orta Asya steplerinde geçirecekmiş gibi bir tavırla konuşmuştu. Telefonda bir numara çevirdi. Sevgili Hastings, birkaç günlüğüne Londra'daki işlerinden uzaklaşmaya ne dersin? Yılın bu zamanında Surrey çok güzel olur. İkinci bölüm. Sir Cloud Amory'nin evi Abbott's Cleve, Londra'nın 25 mil güneydoğusundaki küçük kasabanın, daha doğrusu büyüyecek köyün, yani Market Clevel'in hemen dışındaydı. Ev mimari açıdan belirgin özellikler taşımayan Victoria tarzı, büyük bir yapıydı. Yer yer ağaç kümelerinin göze çarptığı bir araziye inşa edilmişti. Çakıl döşeli yol, ağaçların arasında kıvrılarak ana kapıda son bulmaktaydı. Arka cephe boyunca uzanan, terasın önünde, bakımsız bir bahçeye uzanan, eğimli, çimenlik bir alan vardı. Ercüle Porota ile yaptığı telefon görüşmesinin üzerinden iki gün geçmişti. Sir Cloud Amory evin doğu tarafında birinci kattaki küçük fakat rahat döşenmiş çalışma. Odasındaydı. Hava kararmaktaydı. Uzun boylu, asık suratlı ve görgü kurallarını çok iyi bilen bir adam olan, Sir Cloud'un uşağı Treadwell 2 üç dakika önce akşam yemeği Bongunu çalmıştı Aile üyeleri koridorun öbür tarafındaki salonda toplanıyor olmalıydılar Sir Cloud kendini çabuk karar vermeye zorladığı anlarda olduğu gibi Parmaklarıyla masanın üstünde trampet çalmaktaydı 50 yaşlarında orta yapılı bir adamdı Kır saçlarını geniş alnından geriye doğru taramıştı Buz mavisi gözlerinde endişeyle karışık şaşkınlık vardı. Treadwell kapıyı hafifçe tıklattıktan sonra içeri girdi. Affedersiniz Sir Cloud. Galiba Gong'u duymadınız. Evet, evet, Treadwell, tamam. Yemeğe az sonra geleceğimi söyler misin lütfen? Telefonla konuştuğumu belirt. Aslında bir. Yeri aramak üzereyim. Sen servise başla. Treadwell sessizce uzaklaşırken Sir Cloud derin bir soluk alarak telefonu önüne çekti. Ahizeyi kaldırdı. Birkaç saniye dinledikten sonra konuşmaya başladı. Burası Market Cleave 314. benim için Londra'dan bir numara bağlamanızı rica ediyorum. Numarayı söyleyip bekledi. Sağ elinin parmakları yine masada trumpet çalıyordu. Silklaud Amori birkaç dakika sonra yemek masasının basındaki yerine oturdu. Altı kişi çoktan masaya yerleşmişti. Silklaud'un sağında yeğeni Barbara Amori, kuzeni ve Silklaud'un tek oğlu olan Richard'la yan yana oturuyordu. Richard Amori'nin yanında İtalyan konukları Doktor Carelli vardı. Silklaud'un karşısında masanın diğer ucunda kız kardeşi. Caroline Amory oturmaktaydı. Hiç evlenmemiş olan Caroline, Sir Claude'un karısının birkaç yıl önceki ölümünden beri evin yönetimini üstlenmişti. Sir Claude'un sekreteri Edward Draynor bayan Amory'nin sağındaydı. Richard Amory'nin karısı Lucia onunla aile reisinin arasında yer almıştı. O akşamki yemek hiç de şenlik havasında değildi. Caroline Amory, nazik fakat kısa cevaplar veren doktor. Karelli ile sohbet etmeye çalışıyordu. Her zaman terbiyeli ve sıcakkanlı olan Edward Reynor, Caroline kendisine bir şeyler söyleyince irkilerek yerinden sıçradı, sonra bir özür mırıldandı. Sir Cloud o akşam her zamankinden daha ciddi ve sessizdi. Richard Amory ara sıra karısı Lucy'ye endişeli bakışlar fırlatmaktaydı. Sadece Barbara Amory neşeli görünüyor, halası. Caroline'la havadan sudan konuşuyordu. Treadwell tatlı servisini yaparken, Sir Cloud herkesin duyacağı bir sesle uşağına, Jackson'ın market klevedeki garajına ara lütfen, dedi. Ve Londra'dan gelen 9'a 10 kala treninden inecek bir beyefendiyi karşılamak için araba yollamalarını söyle. Akşam yemeğimiz bittikten sonra burada olacak beyefendi o trenle gelecek. Elbette Sir Cloud. Treadwell odadan çıkarken, Lucia bir özür mırıldanarak aniden yerinden fırladı. Kapıyı kapamak üzere olan uşağa çarpacaktı neredeyse. Koridorda hızlı adımlarla ilerleyerek, evin arka tarafındaki odalardan birine gitti. Kütüphane diye adlandırılan bu mekan daha çok misafir odası olarak kullanılmaktaydı. Şık olmaktan çok, rahatlatıcı tarzda dekore edilmişti. Camlı uzun kapıları terasa açılıyordu. Sir çalışma odasına açılan bir kapısı da vardı. Şöminenin üzerinde eski moda bir saat, biblolar ve ateşi yakmakta kullanılan çıralarla katlanmış, kağıt parçalarının konduğu vazo göze çarpmaktaydı. Kütüphanede mobilya olarak, tepesinde metal bir kutu bulunan yüksek bir kitaplık, telefonun durduğu çalışma masası, tabure, üzerinde gramofon ve plaklarla küçük bir masa, bir kanepe, kahve sehpası, kitaplarla dolu bir başka masa, iki sandalye, koltuk, üzerine pirinç saksı içinde çiçek yerleştirilmiş bir sehpa vardı. Mobilyalar, antika denecek kadar eski ve nitelikli olmasa da, geçmiş zamanların modasını yansıtıyordu. 25 yaşında güzel bir kadın olan Nusya'nın gür, parlak siyah saçları omuzlarına dökülüyordu. Kahverengi gözleri anlaşılmaz bir duygu yoğunluğuyla çakmak çakmaktı. Odanın ortasında bir an durakladıktan sonra camlı kapıya gidip perdeleri araladı, karanlık geceye baktı. Dudaklarından hafif bir soluk dökülürken alnını soğuk cama dayadı ve düşüncelere daldı. Koridordan bayan Amorinin sesi geliyordu. Lucia, Lucia, neredesin? Sir Claude'dan birkaç yaş büyük olan bayan Amory çok geçmeden kütüphaneye girdi. Lucia'yı kolundan çekerek kanepeye oturttu. Zaten her zaman telaşlı bir yapısı vardı. Merak etme, hayatım. Birazdan düzelirsin. Lucia, Caroline Amory'ye minnettarlıkla gülümsedi. Evet, tabii. Geçti bile. İngilizceyi kusursuz konuşsa da, Bazen yaptığı hatalar İngilizce'nin ana dili olmadığını belli ediyordu. Bir an bayılacak gibi oldum, diye devam etti Lucia. Daha önce hiç böyle olmamıştım. Lütfen salona dönün, Caroline hala. Ben burada iyiyim. Çantasından mendilini çıkarırken Caroline Amory dikkatle onu izliyordu. Lucia gözlerini silip mendili çantasına koyduktan sonra gülümsedi. Beni merak etmeyin. Bayan Amori ikna olmamıştı. Bu akşam hiç iyi görünmüyorsun, hayatım. Öyle mi? Evet. Bayan Amori ona yaklaştı. Belki üşüttün. İngiltere'de yaz mevsimi insanı yanıltır. Senin alışkın olduğun İtalyan güneşine hiç benzemez. Gerçekten İtalya çok güzel bir yer olmalı. Lucia'nın gözleri uzaklara dalmıştı. İtalya diye mırıldandı. Çantasını yanına koymuştu. İtalya. Biliyorum çocuğum. Memleketini çok özlemiş olmalısın. Orayla. Buranın iklimleri ve gelenekleri o kadar farklı ki. İtalyanlar. Hayır. İtalya'yı hiç özlemiyorum. Lucia'nın çığlığı bayan Amori'yi şaşırtmıştı. Asla. Haydi çocuğum. İnsanın ara sıra memleketini özlemesi kötü bir şey değildir. Asla diye yineledi Lucia. İtalya'dan nefret ediyorum. Her zaman da nefret ettim. İngiltere'de sizin gibi iyi kalpli insanların arasında olmak çok güzel. Cennetteyim sanki. Çok naziksin hayatım. Hepimiz seni mutlu etmek istiyoruz ama bazen ülkeni özlersin tabii. Ve anneni hiç tanımamış olman. Lütfen, lütfen. Annemden söz etmeyelim. İstemiyorsan elbette hayatım. Seni üzmek istememiştim. Benden istediğin bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Benim için sorun değil, biliyorsun, dedi Caroline Amori. Bir şişe çok güzel amonyak ruhu var odamda. Biraz koklamak sana iyi gelir. Bilirsin, amonyak tuzumu, tuz ruhu mu nedir, bir adı daha var. Banyoların temizlendiği tuz ruhundan değil tabii. Lucia yanıt vermeden gülümsedi. Aya kalkan bayan Amori amonyağı getirip getirmemekte kararsızdı. Kanepenin yastıklarını düzeltti. Evet, soğuk almış olmalısın. Bu sabah çok iyiydin. Belki de İtalyan arkadaşın doktor. Harelli'yi gördüğüne heyecanlandın. Gelişi sürpriz oldu, değil mi? Çok şaşırdın mutlaka. Bayan Amori, Lusyan'ın kocası Richard'ın kütüphaneye girdiğini fark etmediği için, son söylediklerinin onu neden huzursuz? Ettiğini de anlayamamıştı. Arkasına yaslanıp gözlerini kapayan Lucia için endişelendi. Ah tatlım! Neyin var? Yine baygınlık mı geçiriyorsun yoksa? Richard Amory kapıyı kapayıp iki kadına yaklaştı. Otuz yaslarında acık kumral saçlı, orta boylu, vücudu adaleli bir adamdı. Sen yemeğini bitir, Caroline hala. Lucia ile ben ilgilenirim. Bayan Amory hala kararsızdı. Sen miydin, Richard? Eh, ben masaya döneyim bari. Kapıya doğru bir iki adım attı. Babanın böyle şeylerden haz etmediğini bilirsin. Hele bir konuğumuz varken. Üstelik bu adam yakın bir aile dostu da değil. Tekrar Lucia'ya baktı. Doktor, Haralli'nin senin dünyanın bu köşesinde yaşadığından haberi olmaksızın çıka ne tuhaf değil mi? Ona köyde rastladım ve davet ettin. Senin için büyük sürpriz olmalı. Doğru, dedi Lucia. Hep dediğim gibi, dünya gerçekten küçük, diye devam etti Bayan Amori. Arkadaşın çok yakışıklı, Lucia. Öyle mi dersiniz? Yabancı görünüşlü, elbette. Fakat yakışıklı. İngilizcesi de çok düzgün. Evet, sanırım öyle. Bayan Amory konuyu değiştirmeye niyetli değildi. Onun burada olduğunu bilmiyor muydun sahiden? Lucia, hayır, diye atıldı. Richard Amory'nin bakışları karısının üzerindeydi. Lafa karıştı. Senin için hoş bir sürpriz olmalı, Lucia. Karısı ona kaçamak bir bakış fırlattı, fakat bir şey demedi. Bayan. Amory'nin yüzü aydınlanmıştı. Evet. İtalya'dayken onu yakından tanır mıydın, hayatım? Arkadaşın mıydı? Bence öyle olmalı. Lucia, hiçbir zaman arkadaşım olmadı, derken sesine aniden bir acılık çöktü. Anlıyorum. Uzaktan bir tanıdığın yalnızca. Fakat nazik daveti kabul ettiğine de. Yabancıların biraz ısrarcı olduklarını düşünmüşümdür hep. Af seni kastetmedim, tatlım. Bayan Amory her nasılsa kızarıp duraksadı. Sen yarı İngiliz sayılırsın. Yeğenine anlamlı anlamlı baktı. Doğrusu artık tam anlamıyla İngiliz sayılır, değil mi Richard? Alasının imalı sözlerine yanıt vermeyen Richard onun diğerlerinin yanına dönmesini beklercesine kapıyı açtı. Yaşlı kadın gönülsüzce kapıya yürüdü. Yapabileceğim başka bir şey yoksa... Yok, yok. Richard'ın yanıtı gibi ses tonu da aksiydi. Bayan Amory, Lucia'ya şöyle bir gülümseyerek kütüphaneden çıktı. Richard kapıyı kapayıp rahat bir soluk alarak karısının yanına gitti. Ondan hiç kurtulamayacağız sandım. Nazik olmaya çalışıyordu, Richard. Ah, eminim. Ama biraz abarttı gibi. Beni ne kadar sevdiği ortada, diye mırıldandı Lucia. Ne? Ha, evet. Aklı başka yerde gibiydi. Öylece durarak dikkatle karısını süzdü. Uzun bir sessizliğin ardından biraz daha yaklaştı. Senin için yapabileceğim bir şey olmadığına emin misin? Lucia Zoraki gülümsedi. Hayır, sağ ol, Richard. Sen yemek salonuna dön. Ben iyiyim. Hayır. Seninle kalacağım. Yalnız kalmak istiyorum. Kısa bir suskunluktan sonra Richard kanepenin arkasına geçti. Minderler yeterli mi? Başına bir tane daha ister misin? Lucia halimden memnunum, diye terslendi. Hava almak istiyorum. Teras kapısını açar mısın lütfen? Richard kapı kolunu açmakta zorlandı. Ahretsin. Koca bebek buna o garip kilitlerinden takmış. Anahtar olmadan açılmaz. Lucia omuz silkti. Boş ver. Önemli değil. Richard masanın etrafındaki sandalyelerden birine oturdu. Dirseklerini dizlerine dayamıştı. İhtiyar hep bu tür icatlar yapar. Evet dedi Lucia. Bu icatlar ona iyi para kazandırıyor. Richard, hem de çuvalla, dedi surat asarak. Ama onu çeken para değil. Bilim adamları hep aynı. Kendilerinden başkasına cazip gelmeyen şeylerle ilgilenirler. Atomu patlatmak da neyin nesi, tanrı aşkına. Baban büyük adam, dedi Lucia. Richard, günümüzün önde gelen bilim adamlarından biri olduğu doğru, diye homurdandı. Ama onun için sadece kendi bakış açısı geçerlidir. Huzursuzluğu giderek artıyordu. Bana hep çok kötü davrandı. Farkındayım. Tutsak gibi bu evde kapatılmışsın. Neden seni ordudan ayırıp burada yaşamaya zorladı? İşlerinde yardım etmem için herhalde. Fakat ona bir faydam dokunmayacağını anlamalıydı. O kadar zeki değilim. Sandalyeyi Lucia'ya yaklaştırdı. Tanrım, bazen kendimi bunalımda hissediyorum. Diğer para içinde yüzüyor ve servetini son kuruşuna kadar o lanet deneylerine harcıyor. Günün birinde zaten benim olacak parayı benden esirgememeli, buradan gitmeme de izin vermeli. Lucia, para, diye bağırdı dikleşerek. İş her zaman gelip paraya dayanıyor. Örümcek ağına takılmış bir sinek gibiyim, dedi içirdi. Çaresizim, hem de çok. Lucia dikkatle onu süzdü. Ah Richard. Ben de. Adam kuşkuyla baktı. Bir şey söyleyecekti ki, Lucia söze devam etti. Ben de çaresizim. Buradan kurtulmak istiyorum. Aniden kalkarak kocasına yaklaştı. Richard, çok geç olmadan, beni götür buradan. Buradan götüreyim mi? Sesinde ümitsizlik vardı. Nereye? Nereye olursa. Lucia'nın heyecanı artıyordu. Bu evden uzak olsun da, neresi olursa olsun. Korkuyorum, Richard. Her yerde gölgeler var. Onları gerçekten görüyormuş gibi etrafına baktı. Richard yerinden kalkmamıştı. Beş parasız nasıl gideriz? Bir erkek cebinde para olmadan bir kadının gözünde değer kazanamaz, Lucia. Öyle değil mi? Lucia geriledi. Niçin böyle söyledin? Ne demek istiyorsun? Richard ifadesiz fakat gergin bir yüzle sessizce ona bakmayı sürdürdü. Bu akşam neyin var, Richard? Her zamanki gibi değilsin sanki. Richard yerinden kalktı. Öyle mi? Evet. Neyin var senin? Şey. Richard birden sustu. İç. İç. Hiçbir şeyim yok. Lucia arkasını dönmek üzere olan kocasının omuzlarına koydu ellerini. Richard, hayatım. Ellerini çekti. Richard. Kocası yüzüne baktı. Beni aptal mı sanıyorsun? O eski arkadaşının bu akşam eline bir not tutuşturduğunu görmedim mi sanki? Yani demek istediğin. Richard hışımla kesti sözünü. Neden masadan kalktın? Bayılacak falan değildin. Numaraydı. O kıymetli notu okumak için sabırsızlanıyordun. O yüzden yalnız kalmak istedin. Önce Caroline halayı başından savdın. Şimdi de benden kurtulmak istiyorsun. Bakışlarında incinmiştik ve öfke okunuyordu. Richard, kızgınlığın yersiz. Karelliye bir şeyler hissettiğimi düşünüyor olamazsın. Richard hayatım. Kalbimde senden. Başkasına yer yok. Bunu bilmiyor musun? Richard bakışlarını ondan ayırmıyordu. Notta ne yazıyor? diye sordu usulca. Hiç hiçbir şey. Göster öyleyse. Ben olmaz, dedi Lucia. Onu yırtıp attım. Richard'ın yüzünde buz gibi bir gülümseme belirip kayboldu. Hayır, yırtıp atmadın. Görmek istiyorum. Lucia sessizce onu süzdü bir an. Richard, bana güvenmiyor musun? Richard ona yaklaşırken, o notu senden zorla da alırım, dedi dişlerinin arasından. Bence. Lucia onu kendine inandırmayı dilercesine yüzüne bakarken, hafif bir çılık atarak geriledi. Birden arkasını dönen Richard, hayır. Dedi kendi kendine konuşur gibi. İnsanın elinden gelmeyen şeyler vardır. Yüzünü tekrar karısına döndü. Fakat Karelli ile kozumu paylaşacağım. Lucia korkuyla bağırarak koluna sarıldı. Hayır, Richard. Bunu yapamazsın. Yalvarıyorum sana. Lütfen yapma. Richard, ne o aşığın için endişeleniyor musun yoksa, diye sordu küçümser bir ifadeyle. Benim aşığım falan değil. Richard onu omuzlarından tuttu. Henüz değil belki. Kim bilir dışarıdan bir takım sesler gelince Richard sustu. Şöminenin yanına gitti. Tabakasından çıkardığı sigarayı yaktı. Sesler yaklaşırken, Lucia biraz önce kocasının boşalttığı koltuğa çöktü. Benzi kül gibiydi. Ellerini kucağında kavuşturmuştu. Bayan Amory yeğeni Barbara ile içeri girdi. Barbara 21 yaşında, son derece modern bir kadındı. Çantasını sallayarak Lucia'ya yaklaştı. Merhaba, Lucia. Şimdi iyi misin? Üçüncü bölüm. Barbara Amory yaklaşırken, Lucia zoraki gülümsedi. Evet. Sağ ol, şekerim. İyiyim. Barbara kuzeninin esmer, güzel karısına baktı. Richard'a bir müjdemi vermeye çalışıyordun. Sorun bu mu yoksa? Müjde mi? Ne müjdesi? Sen ne demek istiyorsun? Barbara kucağında bir bebek tutar gibi kollarını kavuşturarak sağa sola sallandı. Lucia'nın bu harekete tepkisi hüzünlü bir gülümseme olmuştu. Başını iki yana salladı. Fakat bayan Amor'i dehşetle bir sandalyeye çöktü. Tanrım, Barbara. Böyle kazalar olur, bilirsiniz. Halası başını dehşetle iki yana salladı. Günümüz genç kızlarının düşünce tarzını anlamıyorum. Benim zamanımda genç hanımlar annelik kavramı hakkında böyle hafif ifadeler kullanmazlardı. Ve ben de. Kapının kapandığını duyunca o yana döndü. Richard odadan çıkmıştı. Yaşlı kadın Barbara'ya hitaben, onu utandırdın, dedi. Buna hiç şaşırmadım. Caroline hala, siz Kraliçe Victoria döneminin terbiyesini almışsınız. Kendi kuşağınızın temsilcisisiniz, ben de kendimininkinin. Hangisini tercih ettiğimi söylememe gerek yok. Barbara kıkırdayarak halasının lafını böldü. Victoria devri insanları bir hoş doğrusu. Bebekleri leyleklerin getirdiğini anlatırsınız çocuklarınıza. Gerçekten hoş. Çantasından bir sigara çıkarıp çakmağı ile yaktı. Söze devam edecekken Caroline hala onu susturdu. Saçmalamayı kes. Barbara bu zavallı küçük için çok üzülüyorum. Benimle alay etmeyi bırak. Lucia birden hıçkırıklara boğuldu. Hepiniz bana karşı çok iyisiniz. Buraya gelene kadar kimseden şefkat görmedim. Sizinle olduğum için çok mutluyum. Elimde değil. Ben. Şey şey şey. Bayan Amori yerinden kalkarak Lüsyan'ın yanına gitti. Omzunu okşadı. Seni anlıyorum. Hayatın boyunca ülkenden ayrı yaşadın. Bir genç kız için hiç uygun değil. Kıta Avrupası'nın eğitim konusunda bizimkinden ayrı, garip görüşleri vardır. Hadi, sakin ol. Lucia ayağa kalkarak ülkekçe etrafına baktı. Bayan Amori'nin onu kanepeye götürüp oturtmasına, ardından yanına ilişmesine ses çıkarmadı. Huzursuz oldun tabii, hayatım. Fakat İtalya'yı unutmalısın artık. İtalya'daki göllerin baharda çok güzel olduğunu biliyorum tatil için çok uygun ama kimse sürekli orada yaşamak istemez. Ağlama hayatım. Barbara Seyfano'nun üzerine oturmuştu. Lucia'yı süzdü. Bakışlarında eleştiri kadar anlayış da okunuyordu. Kuvvetli bir içkiye ihtiyacı var bence, dedi. Burası korkunç bir yer, Caroline Hala. Zamanın çok gerisinde kalmış. İnsan istediğinde ne kokteyl, ne seri, ne de viski bulabiliyor. Yemekten sonra brendi de yok. Lucia'yı ancak şeytan iksiri kendine getirebilir. Bayan Amori dehşetle yeğenine baktı. Şeytan iksiri de neyin nesi? Gerekli malzeme varsa hazırlamak kolay. Brendi ve nanelik likörünü eşit oranda karıştırıyoruz. Kırmızı biber eklemeyi de. Unutmamalısınız tabi. En önemlisi bu. İnsanı derhal kendine getirir. Barbara, bu tür alkollü içkileri onaylamadığımı bilirsin, dedi Bayan Amori. Babam her zaman derdi ki, Barbara, babanızın çevresine ne tavsiye ettiği ayrı konu, dedi. Fakat ailede herkes bilir ki, büyük amca Algernon içkiye epeyce düşkündü. Bayan Amory önce kızacak oldu, ardından yüzünde gergin bir gülümseme belirdi. Erkekler farklıdır. Barbara hiç etkilenmedi. Farklı falan değiller. Neden olsunlar ki? Canları istediği gibi davranıyorlar, hepsi bu. Çantasından ayna, pudra ve ruj çıkardı. Nasıl göründüğümüze bakalım. Tanrım. Telaşla dudaklarına ruj sürdü. Barbara, dudaklarına o kadar kırmızı ruj sürmemelisin. Rengi çok. Göz alıcı. Umarım öyledir. Hala makyajını tazeliyordu. Bana 7 pound, 60 pense mal oldu çünkü. İsraftan başka bir şey değil. Çok ünlü bir marka, Caroline hala. Bayan Amori hoşnutsuzluğunu belirten bir ses çıkardı. Soğuktan çatlayan dudaklara yumuşatıcı sürmeye elbette itiraz etmem. Mesela ben her zaman lanolin kullanırım. Sevgili Caroline hala lafı dolandırma. Bir genç kız aşırı ruj kullanmamalı, değil mi? Ne de olsa taksiyle eve dönerken ne kadarının silineceğini bilemez. Ayna pudra ve ruh çantasına koydu. Bayan Amory şaşkın şaşkın baktı. Ne demek bu? Anlamıyorum. Barbara ayağa kalkarak kanepenin arkasında durdu ve Lucia'nın üstüne eğildi. Lucia anladı. Öyle. Değil mi şekerim? Lucia'nın çenesinin altına hafifçe gıdıkladı. Lucia Amori boş boş baktı çevresine. Bağışla, dalmışım. Ne diyordum? Caroline Amori onun sağlığı üzerinde yoğunlaştı yine. Senin için endişeleniyorum hayatım. Barbara'ya döndü. Ona bir şey vermeliyiz Barbara. Elimizde ne var? Gevşetici tuzum iyi gelirdi, fakat dikkatsiz elliş bu sabah odamda toz alırken kavanozu kırmış. Barbara dudaklarını büzerek düşündü. Buldum. Hastane malzemeleri. Hastane malzemeleri mi? Onlar da ne, diye sordu Bayan Amori. Barbara halasının yanına oturdu. Edna'nın hazırladıklarını kastettim. Bayan Amori'nin yüzü aydınlandı. Elbette ya. Sevinçle Lucia'ya döndü. Keşke büyük yeğenim, yani Barbara'nın ablası Edna'yla tanışabilseydin. Sen Richard'la buraya gelmeden üç ay kadar önce kocasıyla Hindistan'a gitti. Edna çok yetenekli bir kadındır. Doğru, diye onayladı Barbara. Yakın zamanda ikizleri oldu. Hindistan'da leylek yoksa da onları bir çift Hint bülbülü getirmiştir. Bayan Amori gülümsedi. Yeter, Barbara. Tekrar Lücia'ya döndü. Edna Savaş'ta buradaki hastanede görev almıştı. Belediye binasının o zaman hastane olarak kullanıyorduk. Edna Savaş'tan sonra da evlenene kadar eczacı olarak çalışmaya devam etti. İlaçlar konusunda ayaklı ansiklopedi gibidir. Bu bilgi Hindistan'da çok işine yarıyor olmalı. Ne diyordum? Ha, evet. Onun bıraktığı ilaçları nereye kaldırmıştık peki? Ben gayet iyi hatırlıyorum, dedi Barbara. Edna'nın hastaneden getirdiği ilaçların hepsi bir kutuda. Düzene konup hastanelere dağıtılacaktı. Şu ana kadar kimse elini değdirip de bu işi yapmadı. Hepsi şurada. Kitaplığı gösterdi. Hala olduğu gibi duruyorlar. Sandalyeyi kitaplığın yanına götürüp üstüne çıktı ve en üste duran teneke kutuyu aldı. Lucia'nın, lütfen, benim için zahmet etmene gerek yok, seslenişine kulak asmamıştı. Elindekini masaya koydu. Bunlara bir bakalım. Kutudakileri birer birer çıkardı. İyot, merhem, kunduz yağı. Suratını ekşitti. Ah işte bunlar da tehlikeli maddeler. Atropin, morfin, strychnin. Dikkat et Caroline hala. Beni kızdırırsın, kahvene strychnin katarım ve korkunç acılar içinde kıvranarak. Ölürsün. Barbara'nın imalı bakışları karşısında bayan Anori elini sallayıp homurdandı. Burada Lucia'ya verebileceğimiz bir ilaç yok. Şişeleri teker teker kutuya koydu. Tam morfini de koyacakken... Treadwell kapıyı açarak saygıyla ardından gelenlere yol verdi. Edward Raynor, Doktor Carelli ve Sir Cloud Amory içeri girdiler. Sir Cloud'un sekreteri Edward Raynor en öndeydi. Fazla dikkat çekmeyen, 30'una yakın bir adamdı. Barbara'nın yanına giderek kutuya baktı. Merhaba, Bay Raynor, dedi Barbara. Zehirlerle ilgilendiğinizi bilmiyordum. Doktor Carelli de masaya yaklaşmıştı. Kırk yaşlarında ve esmerdi. Çok şık giyinmişti. Konuşmasında belli belirsiz İtalyan aksanı vardı. Bunlar nedir sevgili bayan Amori? Sir Cloud kapıda durup Treadwell'e dediklerimi anladım değil mi? Diye sordu. Elbette Sir Cloud. Uşak yanlarından ayrılınca Sir Cloud konuna yaklaştı. Beni bağışlayacağınızı umarım doktor. Karelli, hemen çalışma odama giderek bazı mektuplarla ilgilenmem gerekiyor. Raynor, benimle gelir misin? Sekreter patronuyla birlikte ara kapıdan çalışma odasına geçti. Kapı arkalarından kapanırken, Barbara bir anda elindeki şişeyi düşürüverdi. Dördüncü bölüm. Doktor Karelli atılarak şişeyi yerden kaldırdı. Nazikçe eğilerek geri vermeden önce etiketi okudu. Bu da ne? Morfin. Bir başka şişeyi aldı. Ve Stryk'nin. Sevgili genç bayan, bu ölümcül şişeleri nereden buldunuz? Kutudakilere baktı. Barbara hoşnutsuzlukla baktı ona. Savaştan arta kalanlar, dedi gergin bir gülümsemeyle. Caroline Amory yerinden kalkıp doktor. Carally'nin yanına gitti. Bunlar sahiden zehir değil, umarım, doktor. Kimseyi öldürmez, değil mi? Bu kutu yıllardan beri evde. Zararsızdır, değil mi? Doktor Karelli, bu kutudakilerle, dedi kupkuru bir sesle. 12 güçlü, kuvvetli adamı öldürebilirsiniz. Bu yeterince tehlikeli mi? Tanrım! Bayan Amorizm'i dehşetle koltuğa çöktü. Karelli, mesela şu, dedi odadakilere hitaben. Şişelerden birini alarak etiketi ağır ağır okudu. Sitriknin hidroklorid. Her tablette gramın binde dördü kadar aktif madde içerir. Bunlardan yedi veya sekiz adet içerseniz acılar çekerek ölürsünüz. Hem de müthiş acılar çekerek. Başka bir şişe aldı. Atropin süfat. Atropin zehirlenmesi kimi zaman putomain zehirlenmesiyle karıştırılır. Bu da çok acı bir ölümdür. Karelli elindeki iki şişeyi bırakıp bir başkasını aldı. Ve bu da... Ağır ağır kelimeleri vurgulayarak, Hiyosin Hidrobromid, dedi. Gramın binde biri dozunda. Pek kuvvetli görünmüyor, değil mi? Fakat bu küçük şişedeki hapların yansını içerseniz, Dramatik bir hareket yaptı. Hiç acı vermez. Ama... Melekler gibi deliksiz bir uykuya dalar ve bir daha uyanamazsınız. Lucia'nın yanına giderek, incelemesini istercesine şişeyi ona uzattı. Dudaklarındaki gülümseme gözlerine hiç yansımamıştı. Lucia büyülenmiş gibi ilaca bakıyordu. Sesi de hipnotize olmuş birine aitti sanki. Ani ve deliksiz bir uyku, diye mırıldanarak eline uzattı. Doktor karelli şişeyi ona vermek yerine, soran bakışlarla bayan Amori'ye döndü. Yaşlı kadın huzursuzdu ama bir şey demedi. Doktor Karelli omuz silkerek arkasını döndü. İlaç hala elindeydi. O sırada kütüphanenin koridora çıkan kapısı açıldı. Önder Richard Amory, peşi sıra üstünde kahve demliyle fincanlar bulunan tepsiyle treadwell girdi. Uşak getirdiklerini sehpaya bırakıp odadan çıkarken, Lucia servise başladı. Barbara kahve dolu iki fincanı alarak birini Richard'a verdi. Doktor. Karelli ise ilaçlan kutuya yerleştirmekle meşguldu. Bayan Amori, farkında mısınız? Dedi Karelli'ye. Tüylerimi diken diken ettiniz, doktor. Aniden bastıran deliksiz uykular, korkunç ölümler. İtalyan olduğunuza göre zehirler hakkında epey bilginiz olmalı. Sevgili hanımefendi. Karelli güldü. Haksızlık ediyorsunuz. Neden bir İtalya'nın zehirler hakkındaki bilgisi bir İngiliz'inkinden fazla olsun? Zehirleri erkeklerden çok kadınların silah olarak kullandıkları söylenir. Ah İtalyan kadınlarını kastettiniz belki de. Mesela şu meşhur Borgia. Lucia'nın uzattığı kahveyi Bayan Amori'ye verip kendine de bir tane aldı. Lücrezia Borgia. ''Ah o korkunç yaratık'' dedi Bayan Amori. ''Evet, sanırım düşündüğüm buydu. Çocukken rüyalarıma girerdi. Onu beyaz tenli, uzun boylu, koyu renk saçlı bir kadın olarak hayal ederdim. Tıpkı Lucy'a'mız gibi.'' Doktor karelli şeker kesesiyle yanına gidince, Bayan Amori almayacağını belirtmek için başını iki yana salladı. Karelli şekerliği tepsiye koydu. Richard Amorif'in canını bırakıp bir dergi okumaya koyulmuştu. Halası Borgia konusuna devam ediyordu. Evet, korkunç kabuslar görürdüm. Yetişkinlerle dolu bir salonda tek çocuk bendim. Herkes şık kadehlerden içki içiyordu. Sonra o güzel kadın şimdi düşünüyorum da, gerçekten sana benziyordu, Lucia yanıma geliyor ve elindeki kadehi bana uzatıyordu. Gülümseme biçimi kadehtekine içmememi Anlatsa da ona karşı gelmeni mümkün değildi. Her nasılsa beni hipnotize etmişti, içiyorum ve boğazımda korkunç bir yanma oluyor. Soluk alamıyorum, derken uyanıyorum. Doktor Carelli, Lucia'nın yanına gitti. Sevgili Lucrezia Borgia, lütfen merhamet et bize. Lucia bu şakayı duymamıştı bile. Bir sessizlik oldu. Doktor Karelli Lucia'ya arkasını dönerek kahvesinden son yudumu aldı. Hincan'ı masaya bıraktı. Ortamı biraz değiştirmesi gerektiğini düşünen Barbara kahvesini çabucak bitirdi. Biraz müziğe ne dersiniz? Gramofonun yanına gitti. Ne dinleyelim? Geçen gün kasabadan aldığım harika plak olur mu? Hareketli bir dans eşliğinde şarkının sözlerini mırıldandı. Oh, hayatım, üzerinde ne var? Barbara, tatlım. O açık saçık şarkı kesinlikle olmaz. Bayan Amori plakları incelemeye başladı. Burada çok daha hoş şeyler var. Pop müziği istiyorsan, şuralarda John McCormack'in şarkıları olacaktı. Kutsal şehire ne dersin? Soprano'nun adı aklımda değil. Ya şu Melba, pılağı nasıl? Ah, evet. İşte Handel'in largosu. Hadi, Caroline hala Handel'in largosuyla neşelenemeyiz. Klasik müzik istiyorsan, İtalyan operalarının plakları var. Doktor Carelli, seçimi size bırakıyorum. Yardımcı olun lütfen. Carelli, Barbara ile Bayan Amori'nin yanına giderek plakları incelemeye başladı. Richard elindeki dergiye dalmıştı. Lucia ayağa kalkıp orta masaya yanaştı. Teneke kutuya bir göz attı. Diğerlerinin fark etmediğine emin olduktan sonra şişelerden birini alarak etiketine okudu. Hyosin hidrobromid. Kapağını açıp hapların tamamına yakınına avucuna döktü. Aynı anda bitişik çalışına odasının kapısı açıldı. Eşikte Sir Claude'un sekreteri Edward Reynor belirdi. Lucia şişeyi kutuya koyup kahve sehpasına doğru giderken, Reynor'ın onu izlediğinden habersizdi. Sir Cloud çalışma odasından seslendi. Ne dediği tam anlaşılmıyordu. Reynor cevap verdi. Elbette Sir Cloud. Kahvenizi getiriyorum. Sir Cloud'un sesi tekrar duyulduğunda, Reynor kütüphaneye geçmek üzereydi. Marsal'la yazılan mektup ne oldu? Akşam postasına verdim, Sir Cloud, dedi sekreter. Fakat, Reynor, sana demiştim ki, buraya gel. Bağışlayın, efendim. Reynor tekrar çalışma odasına girdi. Sekreterin ses tonu üzerine başını o yana çeviren Lucia adamın onu izlediğinden habersizdi hala. Richard arkasını dönerek, elindeki hapları sehpadaki kahve fincanlarından birine atıp kanepenin önünde durdu. Gramofon aniden çalmaya başladı. Odaya hızlı bir foxtrot ritmi doldu. Richard Amory dergiyi bırakıp kahvesini bir yudumda bitirdikten sonra karısının yanına gitti. Sözünü tutacağım. Kararımı verdim. Buradan birlikte gideceğiz. Lucia hayretle ona baktı. Richard. Sesi cılızdı. Doğru mu duydum? Buradan gidecek miyiz? Ama demiştin ki. Ya nasıl geçineceğiz peki? Para kazanmanın çeşitli yolları vardır, dedi Richard. Bu, bu da ne demek oluyor? Lucia'nın sesinde kuşku vardı. Yani bir erkek bir kadını benim seni sevdiğim kadar seviyorsa her şeyi yapar. Her şeyi. Bu bana bir iltifat gibi gelmedi. Bana hala güvenmediğini, aşkımı satın almak istediğini. Çalışma odasının kapısı açılıp Edward Raynor belirince cümlesi yarım kaldı. Raynor sehpaya gidip dolu fincanlardan birini aldı. Lucia daha önce kanepenin öbür ucuna kaymıştı. Richard dalgın bir edayla şöminenin yanına gitti. Yalnız başına trot yapmaya başlayan Barbara, Richard'a baktı. Kuzenini de dansa davet edip etmemekte kararsızdı. Onun heykel gibi yüz ifadesi karşısında cesareti kırılmış olacak ki, Reynor'a yöneldi. Benimle dans eder misiniz, Bay Raynor. Elbette, Bayan Amori. Önce Sir Claude'un kahvesini götüreyim. Lucia ansızın kanepeden kalktı. Bay Reynor. Sesi telaşlıydı. Yanlış fincanı aldınız. O Sir Claude'un kahvesi değil. Öyle mi? Pardon. Lucia başka bir fincanı alarak Reynor'a uzattı. Fincanları değiştirdiler. Sir Claude'un kahvesi işte bu. Esrarengiz bir ifadeyle gülümsedi. Reynor'un verdiği fincanı sehpaya koydu. Kanepedeki yerine geçti. Sekreter, Lucia'ya arkasını dönerek cebinden çıkardığı bazı hapları elindeki fincana attı. O sırada Barbara yolunu kesti. Hadi benimle dans edin, Bay Reynor. Çekici bir ifadeyle gülümsüyordu. Doktor Carelli'yi davet ederdim ama sanırım o sadece ile dans etmek istiyor. Rainer o kararsızlık içinde dikilirken Richard Amory yanına geldi. Teklifini kabul et, Rainer. Ona kimse karşı koyamaz. Kahveyi bana ver. Onu babama ben götürürüm. Rainer fincanın elinden alınmasına gönülsüzce de razı oldu. Richard bir an duraksadıktan sonra Sir Claude'un çalışma odasına girdi. Barbarayla Edward Reynor plan öteki yüzünü çevirdikten sonra ağır bir vase başlamışlardı. Bir süre onları izleyen doktor Korelli kanepede oturan Lucia'ya yaklaştı. Bayan Amore'nin hafta sonunda sizlere katılmama izin vermesi büyük incelik, dedi Karelli. Lucia uzun uzun süzdü onu. O çok nazik bir insandır. Kanepenin arkasına geçen Karelli, burası çok güzel bir ev, diye sürdürdü sözünü. Bana gezdirmeni isterim. Bu dönemin mimarisi çok ilgimi çekiyor. O sırada Richard, Amory çalışma odasından çıkmıştı. Karısıyla karelliye aldırmadan ilaç kutusunun başına giderek şişeleri düzenlemeye koyuldu. Bayan Amory ev hakkında benden çok daha iyi bilgi verecektir, dedi Lucia. Ben bu konuları pek bilmem. Richard Amory'nin ilaçlarla meşgul olduğunu, Edward Reynor'la Barbara Amory'nin odanın diğer ucunda dans ettiklerini, bayan Amory'nin uyuklamakta olduğunu gören Carelli, Lucia'nın yanına oturdu. ''Senden istediğimi yaptın mı?'' Sesini ondan daha fazla alçaltan Lucia, ''Sende hiç merhamet yok mu?'' diye fısıldadı ümitsizce. ''Carelli, istediğimi yaptın mı?'' diye tekrarladı. ''Ben.'' Lucia ayağa kalkarak koridora açılan kapıya yaklaştı. Fakat kapı açılmıyordu. Bu kapıda bir sorun var, dedi diğerlerine dönerek. Bir türlü açamıyorum. Hala Reynor'la vals yapan Barbara, ne oluyor, diye sordu. Lucia, kapıyı açamıyorum, dedi tekrar. Reynor'la Barbara dansı bırakarak onun yanına gittiler. Richard Amory de gramofonu kapadıktan sonra onlara katıldı. Sırayla kapıyı açmaya çalıştılar ama boşuna. Artık uyanmış olan bayan Amory ile kitaplığın yanındaki doktor. Karelli onları izlemekteydi. Sir Claude'un elinde kahve fincanıyla çalışma odasından çıkarak kendilerini gözlediğini hiçbiri fark etmemişti. Kapıyı açma çabasından vazgeçen Raynor, ne tuhaf, diyerek diğerlerine döndü. Galiba sıkışmış. Sir Cloud'un odada yankılanan sesi hepsini yerlerinden sıçrattı. Yol hayır, sıkışmadı. Dışarıdan kilitlenmiş. Yaşlı bayan Amori ayağa kalkarak kardeşisi Cloud'un yanına gitti. "Benim emrimle kilitlendi," dedi Sir Cloud. Sonra odadaki herkesin bakışları kendi üzerindeyken sehpaya gidip fincanına bir küp şeker attı. "Hepiniz beni dinleyin," dedi odadakilere. Richard, Treadwell'i çağırmak için zili çalar mısın lütfen? Sir Claude'un oğlu bir şey diyecek oldu. Sonra vazgeçerek şöminenin yanındaki zili çaldı. Sir Claude, herkesin oturmasını istiyorum, dedi, sandalyeleri göstererek. Kaşlarını soru dolu bir ifadeyle havaya kaldıran Doktor, karelli tabureye oturmak üzere odanın diğer ucuna. Yürüdü. Edward Reynor'la Lucia Amori koltuklara geçtiler. Şaşırmış görünen Richard Amory şöminenin başında ayakta durmayı tercih etti. Caroline Amory ile yeğeni Barbara ise Herkes yerleşmişti. Sir Cloud koltuğu odadakilerin tümünü en iyi görebileceği yere çekti. Oturdu. Soldaki kapı açıldı ve Treadwell belirdi. Beni mi çağırdınız, Sir Cloud? Evet, Treadwell. Sana verdiğim numarayı aradın mı? Evet efendim. Cevap beklediğimiz gibi mi? Fazlasıyla efendim. İstasyona arabayı yollandı mı? Evet efendim. Treni karşılayacak. Çok iyi, Treadwell. Kapıyı kilitleyebilirsin. Tabii efendim. Treadwell çekilerek kapıyı kilitledi. Anahtarın sesi. Herkes tarafından duyulmuştu. Cloud, diye bağırdı bayan Amory. Tredwell ne cüretle. Tredwell bunu benim emrimle yaptı, Caroline. Sir Cloud'un sesi sertti. Richard Amory, bütün bunların anlamı ne, diye sordu buz gibi bir sesle. Açıklayacağım, dedi Sir Cloud. Hepiniz sakin olun ve beni dinleyin lütfen. Bildiğiniz gibi, şu iki kapı kilitli. Sir Cloud kütüphanenin koridor tarafındaki iki kapısını gösterdi. Bitişik çalışma odamdan koridora geçiş ancak bu odadan sağlanıyor. Camlı kapılar da kilitli. Karelli'ye döndü. Ailemin varlığını bildiği ancak nasıl açılacağını bilmedikleri kendi cadım bir kilit düzeniyle. Sir Cloud herkese hitaben konuşmayı sürdürdü. Burası şimdi bir fare kapanı haline geldi. Saatine baktı. 9'a 10. Var. 9'u birkaç dakika geçe, fare avcısı burada olacak. Fare avcısı mı? Richard Amory afallamıştı. Fare avcısı da kimin nesi? Bir dedektif, diye açıkladı ünlü bilim adamı kahvesini yudumlarken. Sir Claude'un sözlerini derin bir şaşkınlık izledi. Lucia hafif bir çığlık atarken, kocası dikkatle ona baktı. Bayan Amori inledi. Barbara hayretle, vay be, sözcüklerini kaçırdı ağzından. Edward Raynor, tanrım, deyip kala kaldı. Sadece Doktor Karelli sükunetini muhafaza ediyordu. Sir Cloud kahve fincanı sağ, tabağı sol elinde, koltukta oturuyordu. İstediğim etkiyi yarattım, diye düşündü, memnun bir halde. Kahvesini bitirip, fincanla tabağı masaya bıraktı. Suratını ekşitmişti. Bu akşam kahvenin tadı çok acı diye yakındı. Yaşlı bayan Amory kahve hakkında dokundurulan lafı ev kadınlığına doğrudan bir eleştiri kabul ederek rahatsız olmuştu. Tam bir şey diyecekken Richard Amory söze karıştı. Kimmiş bu dedektif? Adı Hercule Poirot dedi Sir Claude. Belçikalı. Neden diye üsteledi Richard. Onu neden çağırdın? Güzel soru. Babasının yüzünde huzursuz edici, neşesiz bir gülümseme vardı. Konuya gelelim artık. Çoğunuzun bildiği gibi bir süredir atom konusunda araştırma yapmaktayım. Yeni bir patlayıcı keşfettim. Şimdiye kadar bu alanda yapmaya çalışılanlar benimkinin yanında çocuk oyuncağı kalır. Bunu zaten biliyorsunuz. Ferelli ayağı fırladı. Ben bilmiyorum ve öğrenmeyi çok isterim. Öyle mi, Doktor Karelli? Sir Cloud bu önemsiz cümleyi tuhaf bir vurguyla söylemişti. Karelli mahcup bir edayla yerine oturdu. Sir Cloud kaldığı yerden devam etti. Ne diyordum? Kendi verdiğim ismiyle Amorit o denli güçlü ki, yüz binlerce insanı bir anda yok edebilir. Korkunç, dedi Lucia ürpererek. Sevgili Lucia. Kayınpederi anlamlı bir ifadeyle gülümsedi. Gerçekler korkunç değildir, sadece ilginç yanları vardır. Richard araya girdi. Neden? Bize bunları neden anlatıyorsun? Bir süredir ev halkından birinin amolitin formülünü çalmaya çalıştığına inanıyordum. Bu yüzden Monsieur Poyrot'tan hafta sonu tatili için bize katılmasını istedim. Pazartesi günü formülü Londra'ya götürüp, Savunma Bakanlığı'nda bir yetkiliye bizzat teslim edecekti. Caroline Amory'nin sesi yükseldi. Fakat Cloud, bütün bunlar çok saçma. Böyle bir kuşkun olması. Sözüm bitmedi, Caroline. Söylediklerim de asla saçma değil. Dediğim gibi, M.Poyot'ya yarın için randevu vermiştim. Ancak planlarımı değiştirip, onu bu akşam acele çağırdım. Bu hareketimin sebebi. Sir Cloud sözünün burasında sustu. Tekrar konuşmaya başladığında kelimeleri tek tek özenle vurguluyordu çünkü. Bakışları odadakileri taradı. Sıradan bir not kağıdına yazıp uzun bir zarfa koyduğum formül bu akşam, bu odadakilerden biri tarafından çalışma odamdaki kasadan çalındı. Bu sözleri hayret dolu sesler izledi. Ardından herkes bir ağızdan konuşmaya başladı. Formül çalındı mı diye atıldı Caroline Amory. Ne? Kasadan mı çalındı? Ama bu imkansız. Edward Reinord'a dehşet içindeydi. Yüzünde düşünceli bir ifadeyle yerinde oturan Doktor Carelli bu şaşkınlık ultusuna katılmamıştı. Diğerleri ancak Sir Claude'un yükselen sesiyle sustular. Kendimle ilgili olaylarda hiç yanılmam, dedi Sir Cloud. Saat tam 7'20 yi yirmi geçe, formülü kasaya koydum. Çalışma odamdan çıkarken, içeri Raynor girdi. Sekreterin utançtan mı, yoksa öfkeden mi kızardığı belli değildi. Sir Cloud, bu sözlerinize. Sir Cloud elini kaldırarak onu susturdu. Doktor Karelli kapıya geldiğinde, Raynor hala odada çalışıyordu. Karelli ile. Selamlaştıktan sonra onu çalışma odasında yalnız bırakarak Lucia'nın yanına gitti. ''Amacı, bu sözlerinize ben de.'' diyerek Carelli itiraza yeltendi. Sir Cloud onu da susturdu. Ne var ki, Reynor kız kardeşim Caroline ile Barbara'ya rastladığında, bu odanın kapısından fazla uzakta değildi. Üçü bu odada kaldılar, sonra doktor. Carelli de onlara katıldı. Caroline'la Barbara çalışma odasına hiç girmediler. Barbara halasına baktıktan sonra Sir Cloud'a döndü. Yanılıyorsunuz Sir Cloud. Ben de şüpheliler listesindeyim. Hatırlıyor musunuz Caroline hala? Orada bıraktığınızı sandığınız örgü şişini aramam için beni çalışma odasına göndermiştiniz. Yeğeninin araya girmesine aldırmayan Sir Cloud anlatımını sürdürdü. Sonra Richard geldi. Çalışma odasına girdi ve bir süre yalnız başına orada kaldı. Tanrı aşkına diye bağırdı Richard. O lanet formülü benim çaldığıma inanıyor olamazsın. Sir Cloud oğluna bakarak imalı bir sesle cevap verdi. O kağıt parçası bir servet ediyor. Anlıyorum. Richard sabit gözlerle babasına bakıyordu. Ve benim de bir sürü borcum var. İma ettiğin bu mu? Sir Cloud ona cevap vermeden diğerlerine baktı. Dediğim gibi Richard bir süre çalışma odasında kaldı. Lucia geldiğinde bu odaya girdi. Yemeğin hazır olduğu bildirildiğinde, Gong'dan birkaç dakika sonra, Lucia bizimle değildi onu çalışma odasında, kasanın başında buldum. Baba Richard karısının yanına giderek kolunu korumak istercesine omzuna doladı. Dediğim gibi, kasanın yanı başındaydı, diye üsteledi Sir Cloud. Çok kötü görünüyordu. Derdinin ne olduğunu sorduğumda, kendini iyi hissetmediğini söyledi. Bir kadeh şarap içmesine önerdim. Biraz daha iyi olduğunu söyleyerek, diğerlerinin yanına gitmek üzere beni yalnız bıraktı. Onun ardından yemek salonuna gitmek yerine, çalışma odamda kaldım. Nedenini bilmiyorum ama içimden bir ses beni kasaya bakmaya zorladı. Formülün içinde bulunduğu zart ortadan kaybolmuştu. Kimse konuşmuyordu. Herkes durumun ciddiyetini anlamış gibiydi. Richard, hangimizin ne zaman ne yaptığını nereden biliyorsun, baba, diye sordu. Dikkatle düşünerek, gözlem yaparak, bilgileri bir araya getirerek elbette. Kendi gözlerim sayesinde ve Treadwell'le sorarak veya diğer hizmetçileri şüpheliler listesine dahil etmiyorsun, Cloud, diye serzenişte bulundu Caroline. Sadece aile fertlerinden mi kuşkulanıyorsun? Ailemden ve misafirimizden, diye düzeltti Sir Cloud. Formülü kasaya koyduğum ve tekrar açık çalındığını gördüğüm zaman dilimi içerisinde ne Tredwell, ne de diğer hizmetkarlar çalışma odama girmediler. Söze devam etmeden önce hepsini tek tek süzdü. Durumu anladığınızı umuyorum. Kim çaldıysa formül hala onda olmalı. Yemekten sonra doğruca buraya geldik ve formül yemek salonunda değil. Orada saklanmış bir kağıt parçası olsaydı, Treadwell mutlaka bana haber verirdi. Dediğim gibi, o zamandan beri de kimse bu odadan çıkmadı. Bunu iz izleyen gergin bekleyiş doktor. Karelli'nin sesiyle bozuldu hepimizin üstünün aranmasını mı isteyeceksiniz? Sir Cloud. Böyle bir düşüncem yok. Sir Cloud saatine baktı. 9'a 2 var. Hercule Poyrot Market Cleve istasyonuna varmış olmalı. Treadwelllle tam 9'da bodrumdaki şalterden elektriği kesmesi talimatını verdim. Tam bir dakika boyunca bu odada karanlıkta kalacağız. Işıklar tekrar yandığında mesele benim alanından çıkacak. Hercule Poirot kısa süre sonra buraya varacak ve davayı devralacak. Akat karartma sırasında formül buraya bırakılırsa. Sir Claude elini masaya koydu. Monsieur Poirot'ye bir hata yaptığımı, yardımına ihtiyacım olmadığını söyleyeceğim. Richard, bu korkunç bir iddia, dedi hararetli bir ses tonuyla. Bakışları diğerlerini tarıyordu. Hepimizin üstü aransın, diyorum ben. Edward Reynor, sana katılıyorum, diye atıldı. Richard Amory manidar bir ifadeyle doktor Karelli'ye yönelince İtalyan gülümseyerek omuz silkti. Ben de öyle. Richard'ın gözleri halasına çevrildi. Bayan Amory, gerekiyorsa, tamam, diye homurdandı. Lucia, Richard karısına baktı. Hayır, Richard. Lucia soluk aydı sanki. Babanın planı en iyisi bence. Richard suskunluk içinde onu süzüyordu. Evet, Richard, diye sordu Sir Cloud. Richard uzun bir soluk koyverdi. Pekala, kabul ediyorum. Barbara başını sallayarak ona katıldığını belirtti. Sir Cloud yorgunlukla arkasına yaslanıp, bezgin bir sesle söylendi. Şu kahvenin tadı hala ağzımdan gitmedi. Sonra esnedi. Şöminenin üstündeki saat çalmaya başladı. Kimse konuşmuyordu. Sir Cloud koltuğunda hafifçe dönerek olur içeride baktı. Saatin dokuzu son vuruşunda ışıklar söndü ve oda koyu bir karanlığa gömüldü. Birkaç kişi soluklarını içlerine çekti, kadınlar hafifçe bağırdılar. Bayan Amori'nin sesi yükseldi. Bütün bunlar umurumda bile değil. Hem de hiç. Sessiz ol, Caroline hala, dedi Barbara. İşitmeye çalışıyorum. Birkaç saniyelik sessizliği soluk sesleri ve bir kağıt hışırtısı izledi. Ardından yine sessizlik. Sonra metalik bir tıkırtı, yırtılan bir şeyin. Sesi derken devrilen bir sandalyenin gürültüsü duyuldu. Birden Lucia bağırdı. Sir Cloud. Sir Cloud. Dayanamıyorum. Birisi ışıkları yaksın lütfen. Bir süre daha karanlıkta beklediler. Derin bir soluk sesi işitilirken koridora açılan kapıya vuruldu. Lucia tekrar bağırdı. Aynı anda ışıklar yandı. Richard kapının yanındaydı. Açıp açmamakta kararsız gibiydi. Edward Reynor devrilmiş sandalyesinin başında ayaktaydı. Her an bayılacak gibi duran Lucia sandalyeye yayılmıştı Sir Claude ise koltuğunda hareketsiz oturmaktaydı. Gözleri kapalıydı. Sekreteri heyecanla patronunun yanındaki masayı gösterdi. Bakın, formül orada. Sir Claude'un yanındaki masada daha önce tarif ettiği gibi uzun bir zarf durmaktaydı. Şükürler olsun, dedi Lucia. Şükürler olsun. Tekrar vurulan kapı yavaşça açıldı. Tredvel bir yabancının içeri girmesini bekleyip çekildi. Herkes yabancıya bakıyordu. Ufak tefek, ancak mağrur edalı, tuhaf bir adamdı gördükleri. Tıpkı yumurtaya benzeyen kafası hafifçe yana eğikti. Bıyığı asker tarzı kesilmişti. Kıyafeti ise gayet şıktı. Ercüle Poirot hizmetinizde. Yabancı eğilerek hepsini selamladı. Richard Amory elini uzattı. Monsieur Poirot. Tokalaştılar. Sir Cloud diye sordu Poirot. Yol, siz çok gençsiniz. Belki oğlu olabilirsiniz. Richard'ın yanından geçerek odanın ortasına ilerledi. Ardında uzun boylu, Orta yaşlı ve ordu kökenli olduğu belli olan bir adam vardı. Dedektif, dostum Hastings, diye tanıttı onu. Ne hoş bir ortam, dedi Hastings, Richard Amory ile el sıkışırken. Richard, Poirot'ya baktı. Kusura bakmayın, Monsieur Poirot. Fakat sizi buraya kadar boşuna yorduk. Yardımınıza ihtiyacımız kalmadı. Öyle mi, diye sordu Poirot. Maalesef, evet. Sizi Londra'dan buraya boşuna yorduk. Tabii ücretiniz ve masraflarınız, yani, unutulmayacak. Çok iyi anlıyorum, dedi Poyrot. Ancak şu anda beni ilgilendiren ne ücretim, ne de masraflarım. Öyle mi? O halde ne? Yani. Ligimi çeken şeyi mi merak ediyorsunuz, Bay Amory? Aslında önemsiz bir şey. Beni çağıran babanızdı. Neden gitmemi de o söylemiyor. Haklısınız. Özür dilerim. Richard, Sir döndü. Baba, Mösyö Poirot'ya artık ona ihtiyacımız olmadığını söyler misin lütfen? Sir Claude'dan cevap gelmedi. Baba. Richard hızla koltuğun. Yanına Gitti. Babasının üstüne eğildikten sonra dehşetle etrafına baktı ve seslendi. Doktor Karelli. Bayan Amori bembeyaz bir yüzle ayağa kalkarken Karelli o yana seyirtip siklodun nabzını tuttu. Sonra elini kalbinin üstüne koyup başını iki yana salladı. Hoyrot koltuğa yaklaşarak bilim adamının hareketsiz vücuduna baktı. Evet, korkarım. Kendi kendine mırıldanır gibiydi. Korkarım ki. Evet, diye sordu Barbara. Poirot bakışlarını ona çevirdi. Korkarım ki Sir Cloud beni çağırmakta çok geç kaldı, matmazel. Hercule Poirot'nun sözlerini gergin bir sessizlik izledi. Doktor Carelli, Sir Cloud'u biraz daha inceledikten sonra doğrularak diğerlerinin. Yanına gidip, baban maalesef ölmüş, dedi Richard'a. Richard duyduklarına inanmakta güçlük çeker gibiydi. Tanrım. Ama sebebi ne? Kalp krizi mi? Olabilir. Karelli kuşkulu görünüyordu. Barbara bayılacak gibi görünen halasını tutarak onu rahatlatmaya çalıştı. Edward Raynor ona yardımcı olmak için yanlarına gitmişti. Bu adam sahiden doktor mu diye fısıldadı Barbara'nın kulağına. Evet ama ne de olsa bir İtalyan doktoru. Birlikte bayan Amori'yi koltuğa oturttular. Barbara'nın dediğini duyan Poirot başını sertçe iki yana salladı ve bir yanı sıvazlayarak gülümsedi. Ben de dedektifim ama Belçikalı bir dedektifim. Mamafil, genç bayan, kimi zaman doğru sonuçları biz yabancılar buluruz. Barbara biraz mahcup olmuştu. Reynor'la konuşmaya başladı. Lucia, Poirot'yu kolundan tutarak diğerlerinden uzağa çekti. Monsieur Poirot. Soluk soluğu aydı. Kalmalısınız. Onların sizi göndermesine izin vermeyin. Poirot ifadesiz bir yüzle ona bakıyordu. Kalmamı mı istiyorsunuz, madame? Evet, evet. Lucia, Sir koltuktaki cesedine korkuyla baktı. Kötü bir şeyler oluyor. Kayınpederimin kalbi gayet sağlandı. Yalvarırım, Monsieur Poirot. Neler olduğunu çözün. Doktor Carelli ile Richard Amory hala Sir Claude'un basındaydılar. Richard kımıldayamayacak kadar dehşet içindeydi. Carelli, babanızın özel doktorunu çağırmanızı öneririm, Bay Amory, dedi. Bir doktoru vardı, değil mi? Richard kendini zorlayarak doğruldu. Efendim. Ah, evet. Doktor. Graham. Genç Kenneth Graham. Köyde muayenehanesi var. Aslında gözü yeğenim Barbara'da. Yani. Bunu söylememin anlamı yoktu, değil mi? Barbara, Kenneth Graham'ın telefon numarası neydi? Market Clive 5, dedi Barbara. Richard telefona giderek santraldan numarayı bağlamalarını istedi. Sekreterlik görevlerini hatırlayan Edward Reynor, Monsieur Poirot için araba çağırmamı ister misin, diye sordu Richard'a. Poirot özür dilercesine ellerini açıp konuşmaya başlayacağı anda Lucia ileri atıldı. Monsieur Poirot kalıyor. Benim ricam üzerine. Umaranın bağlanmasını bekleyen Richard şaşkınlık içinde karısına dönerek, bu da ne demek oluyor? diye sordu sertçe. Evet, Richard, Monsieur Poirot kalmalı, diye üsteledi Lucia. İsteri krizinin eşiğinde gibiydi. Bayan Amor'i afallamış halde kala kalmıştı. Barbara ile Edward Rynor endişeyle bakıştılar. Doktor, karelli düşünceli bir ifadeyle büyük bilim adamının cansız vücudunu süzüyordu. Bir süre dalgın dalgın raflardaki kitapları inceleyen Hastings dönerek topluluğa göz gezdirdi. Richard karısına cevap vereceği sırada hat bağlandı. Efendim. Doktor. Graham'la mı görüşüyorum? Kennet, ben Richard Amory. Babam kalp krizi geçirdi. Hemen gelebilir misin? Evet, öldü. Hayır. Korkarım öyle. Teşekkürler. Ayze'yi yerine koyup karısının yanına gitti ve Lucia, sen aklını mı kaçırdın? Diye homurdandı kısık ve kışkırtıcı bir sesle. Ne yaptığını? Sanıyorsun. Bu dedektiften kurtulmak zorundayız. Lucia hayretle ayağa kalktı. Ne demek istiyorsun? Konuşmaları alçak perdeden fakat hararetli şekilde devam ediyordu. Babam ne demişti, unuttun mu? Dedi Richard. Bu kahvenin tadı çok acı. Lucia önce bir şey anlamadan, kahvenin tadı çok acı, diye tekrarladı. Sonra dudağından dökülen dehşet dolu iniltiyi eliyle bastırdı. ''Richard, şimdi anlıyor musun?'' dedi. Sonra sesini iyice alçalttı. Babam zehirlendi. Muhtemelen aileden biri tarafından. ''Skandal çıkmasını istemezsin, öyle değil mi?'' ''Tanrım!'' Lucia önüne bakıyordu. Bağışlayıcı tanrım. Richard, Poirot'nun yanına gitti. Monsieur Poirot, korkarım karımın. Sizden neyi araştırmanızı istediğini anlamış değilim. Poirot kısa bir süre düşündükten sonra tatlı tatlı gülümsedi. Matmazel evrak hırsızlığı olduğunu söyledi, dedi Barbara'yı göstererek. Buraya bu nedenle çağrıldım. Barbara'ya küçümsercesine bakan Richard tekrar Poirot'ya döndü. Söz konusu belge ortaya çıktı. Öyle mi dersiniz? Poirot'nun gülümsemesi iyice esrarengiz bir havaya bürünmüştü. Ufak tefek dedektif ortadaki masaya yaklaşıp Sir Claude'un ölümünün ardından unutulan ve hala orada duran zarfa baktı. Herkesin ilgisi ona yönelmişti. Ne demek istiyorsunuz? diye sordu Richard. Poirot bir yanı vurup ceketinin kolundaki hayali bir toz zerresini silkeledi. Belki saçma ama aklıma. Takıldı. Geçenlerde birisi bana boz bir şişeyle ilgili bir öykü anlatmıştı. Richard Amory, hala anlamıyorum, dedi. Hoyrot zarfı aldı. Acaba? Zarfı etinden kaparak açan Richard'a baktı. Boş. Richard zarfı buruşturarak masaya fırlattı. Kendisinden uzaklaşan ile göz göze gelmeye çalıştı. O halde üstümüz aransın. Biz. Richard destek ararcasına diğerlerine baktı. Barbara ve halası şaşkındı. Edward Reiner'ın yüzünde katı bir ifade vardı. Doktor. Karelli ise düşüncelerini belli etmiyordu. Lucia ise hala bakışlarını kaçırmaktaydı. Neden önerimi kabul etmiyorsunuz? Monsieur dedi Poyrot. Doktor gelene kadar bekleyin. Çalışma odasının kapısını gösterdi. Şu kapı nereye açılıyor acaba? Babamın çalışma odasına. Poyrot başını kapıdan uzatıp çalışma odasına şöyle bir baktıktan sonra yanlarına döndü. Başını memnun bir edayla sallıyordu. Richard'a hitaben, eh Monsieur dedi. Eğer istemiyorsanız, hiçbirinizin odada kalmasına gerek yok. Herkes rahat bir soluk almıştı. İlk hareketlenen doktor Karelli oldu. Hoyrot, tabii kimse evden ayrılmayacak, diye ekledi, İtalyan doktora bakarak. Önce Barbara Raynor, ardından Karelli kütüphaneden çıkarken, bunu ben temin edeceğim, dedi Richard. Caroline Amori kardeşinin koltuğunun başında kala kalmıştı. Zavallı Cloud diye mırıldanıyordu. Zavallı Cloud. Hoyroth yanına gitti. Cesur olmalısınız, matmazel. Büyük şok yaşadığınızı biliyorum. Bayan amori gözyaşları içinde ona baktı. Akşam yemeğinde aşçıya dil balığı kızartması yaptırdığıma seviniyorum şimdi. Cloud'un en sevdiği yemeklerden biriydi. Bütün ciddiyetini toplayan Poirot, evet, bunun size huzur vereceğine eminim, diyerek, Bayan Amori'yi odadan yolcu etti. Richard, halasının ardından çıktı. Lucia da kısa bir kararsızlıktan sonra hızlı adımlarla onları izlemiş, Poirot ve Hastings, Sir Claude'un cansız vücuduyla baş başa kalmışlardı. 5. Bölüm Kütüphane boşalır boşalmaz, Hastings heyecanla Poirot'ya sordu. Evet, ne düşünüyorsun? Poirot, kapıyı örter misin lütfen, Hastings, demekle yetindi. Dostu kapıyı kapatırken, Poirot başını iki yana sallayarak etrafa bakındı. Odada gezinirken mobilyaları ve ara sırada yerleri inceliyordu. Işıklar söndüğünde Sekreter Edward Reiner'ın oturmakta olduğu devrik sandalyenin yanında yere eğildi. Sandalyenin altından küçük bir nesne aldı. Ne buldun? diye sordu Hastings. Bir anahtar. Kasa anahtarına benziyor. Sir Claude'un çalışma odasında bir tane var. Bu anahtarın ona uyup uymadığına bakar mısın? Hastings. Arkadaşı çalışma odasına geçerken, Poirot bilim adamının pantolon cebinden çıkardığı destedeki anahtarları tek tek inceledi. Hastings döndü ve anahtarın kasaya uyduğunu söyledi. Galiba neler olduğunu tahmin ediyorum, diye sürdürdü Hastings. Sir Cloud onu düşürmüş olmalı ve Hoyrot kuşkuyla başını iki yana sallıyordu. Hayır, hayır, Monami. Anahtarı bana ver. Kaşları şaşkınlıkla çatılmıştı. Hastings'ten aldığını destedeki anahtarlardan biriyle karşılaştırdıktan sonra diğerlerine ölen bilim adamının cebine koyup tek anahtarı gösterdi. Bu bir kopya. Acemi işi ama vazife gördüğü belli. Hastings heyecana kapılmıştı. O halde, Hoyrotman uyarı anlamındaki el hareketiyle sustu. Ön koridorla evin üst katına çıkan. Merdiveni açılan kapının kilidinde bir anahtar sesi duyulmuştu. İki adam o yana dönerken kapı yavaşça açıldı ve evin uşağı Treadwell eşikte belirdi. Kusura bakmayın, efendim. Treadwell içeri girip kapıyı arkasından kapadı. Sir Cloud siz gelene kadar bu odanın bütün kapılarını kilitli tutmama emretmişti. Kendisi. Sir Cloud'un koltuktaki hareketsiz vücudunu gören uşak sustu. Korkarım patronunuz öldü, dedi Poyrot. Adınızı öğrenebilir miyim lütfen? Treadwell, efendim. Uşak koltuğa yaklaşarak efendisinin cesedine baktı. Tanrım. Zavallı Sir Cloud. Hoyroth'ya döndü. Beni bağışlayın, efendim. Fakat benim için büyük bir şok oldu. Neler oldu? Yoksa... Cinayet mi? Oirot, neden böyle düşünüyorsunuz, diye sordu. Uşak sesini alçalttı. Bu akşam çok tuhaf şeyler oldu, efendim. Ya? Oirot ile Hastings bakıştılar. Şu tuhaf şeyleri bana da anlatır mısınız? Nereden başlayacağımı bilmiyorum, efendim. İlk garipliği o İtalyan beyçeye geldiğinde sezdim. İtalyan bey mi? Doktor Karelli, efendim. Çaya beklenmedik şekilde mi geldi? Diye sordu Poirot. Evet, efendim. Onun Bayan Lucia'nın eski bir arkadaşı olduğunu gören Bayan Amori yemeğe de kalmasını istedi. Fakat bana sorarsanız, sözün burasında susunca, Poirot, evet, diyerek devam etmesini istedi. Aile hakkında dedikodu yapmak huyum değildir, efendim, dedi Treadwell. Ama Sir Cloud öldüğüne göre. Tekrar susunca, Poirot, çok iyi anlıyorum, dedi. Efendinize çok bağlı olduğunuz ortada. Treadwell başıyla onayladı. Beni Sir Cloud çağırdı. Bu yüzden bana bütün bildiklerinizi anlatmalısınız. Gördüğüm kadarıyla Bayan Lucia İtalyan beyefendinin akşam yemeğine kalmasından hiç hoşlanmadı. Bayan Amori öneriyi yaptığında yüzünün ifadesini gördüm. Doktor Carelli hakkında ne düşünüyorsunuz? O bir yabancı efendim. Uşağın sesindeki bir vardı. Threadwell'in ne kastettiğini anlamayan Poirot arkasını dönerek güldüğünü saklamaya çalışan Hastings'e ne olduğunu sezmek. İstercesine baktıktan sonra tekrar Treadwell'e döndü. Uşak son derece ciddi görünüyordu. "Sizce Doktor Carelli'nin aniden buraya gelişinde bir tuhaflık var mı?" diye sordu Poirot. "Evet efendim. Tam açıklayamıyorum ama normal bir durum değildi." Sorunlar da onun gelişinin ardından başladı. Sir Cloud size haber yollamamı ve kapıları kilitlememi söyledi. Bayan Lucia da bütün akşam kendinde değildi. Yemek masasını terk etti. Bay Richard bu yüzden çok sinirliydi. Ah dedi Poirot. Masayı terk etti demek. Doğruca bu odaya mı geldi? Evet, efendim. Poirot etrafa bakındı. Gözleri Lucia'nın masada unuttuğu çantaya takılmıştı. Galiba. Hanımlardan biri burada unutmuş. Çantayı aldı. Treadwell yanına gelerek baktı. Bu bayan Lucia'ya ait. Efendim. Evet diye onayladı Hastings. Odadan çıkmadan hemen önce oraya bıraktığını gördüm. Odadan çıkmadan hemen önce öyle mi? Çok ilginç. Poirot çantayı kanepeye bıraktı. Haşları şaşkınlıkla çatılmıştı. Kapıları kilitleme konusuna gelince dedi Treadwell. Sir Cloud dedi ki. Poirot düşüncelerinden birden sıyrılıverdi. Evet, evet. Hepsini duymak istiyorum. Şuradan çıkalım. Evin ön tarafına açılan kapıyı gösterdi. Treadwell, Poirot'nun önünden kapıya yürüdü. ''Astings, ben burada kalacağım.'' dedi. Hoyrot esrarengiz bakışlarla süzdü arkadaşını. ''Hayır, lütfen sen de.'' ''Gel.'' ''Sence burada kalmam daha doğru.'' Hoyrot sözünü kesti. ''Yardımına ihtiyacım var, dostum.'' ''Eh, bu durumda.'' Üç adam dışarı çıkarak kapıyı arkalarından kapadılar. Aradan henüz birkaç saniye geçmişti ki, Koridor kapısı açıldı ve Lucia gizlice içeri süzüldü. Telaşla etrafına bakındıktan sonra, odanın ortasındaki yuvarlak masaya giderek Sir kahve fincanını aldı. Her zaman masum bakışlar taşıyan gözlerinde kurnaz, acımasız bir ifade vardı şimdi. Bir anda yaşlanmış gibiydi. Lucia elinde fincanla kararsız bir halde ayakta dikilirken, evin ön kapısı açıldı ve poyrot içeri girdi. İzninizle, madam. Lucia korkuyla sıçramıştı. Poyrot abartılı bir zarafetle fincanı elinden aldı. Ben, ben çantamı almaya gelmiştim diye kekeledi Lucia. Ah evet. Bir bakalım onu nerede görmüştüm. Ah işte şurada. Poyrot çantayı kanepeden alarak Lucia'ya verdi. Teşekkür ederim. Lucia dalgın dalgın etrafına bakıyordu. Bir şey değil, madam. Lucia ona kısaca, endişeli bir ifadeyle gülümseyip telaşla odadan çıktı. Hoyrot bir iki dakika düşündükten sonra, kahve fincanını alarak dikkatle kokladı. Fincanın dibinde kalan kahveyi cebinden çıkardığı deney tüpüne boşaltıp, kapağını sıkıca kapadı. Tüpü tekrar cebine yerleştirdi. Sonra odadaki fincanları saydı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, altı tane kahve fincanı. Hoyrot'nun kaşları şaşkınlıkla çatılmıştı yine. Birden, içten gelen bir heyecanla gözleri ışıldadı. Biraz. Önce girdiği kapıya gidip, dışarı çıkmış gibi açıp kapadıktan sonra camlı kapıya koşarak perdelerin ardına saklandı. Birkaç dakika sonra, koridor kapısı açıldı ve tekrar Lucia göründü. Bu sefer öncekinden daha tedbirli bir hali vardı. Her iki kapıyı da görecek şekilde ilerleyerek Sir Claude'un kahve fincanını aldı ve odayı gözden geçirdi. Koridor kapısının yanındaki, üzerinde büyük çiçek saksısının durduğu sehpayı görünce gözleri parladı. Sehpaya koşup fincanı ters olarak saksıdaki toprağın içine soktu. Sonra gözünü kapılardan ayırmadan, fincanlardan başka birini Sir yanındaki masaya koydu. Tam odadan çıkacakken koridor kapısı açıldı. Richard yanında kumral, otuz yaşlarında fakat otoriter görünümlü. Bir adamla içeri girdi. Adamın elinde doktor çantası vardı. Lucia. Richard karısını orada görünce şaşırmıştı. Burada ne işin var? Ben çantamı almaya gelmiştim. Merhaba Doktor Graham. İzninizle. Lucia telaşla yanlarından geçti. Richard onun ardından bakarken Poirot perdenin arasından sessizce süzülüp odaya diğer kapıdan yeni girmişesine iki adama yaklaştı. Ah işte Monsieur Poirot. Sizi tanıştırayım. Poirot, bu bey doktor. Graham. Kenneth Graham. Porta ile Doktor Graham selamlaştıktan sonra Doktor Graham incelemek için Sir cansız vücudunun yanına gitti. Richard onu izliyordu. Hercule Poyrot'nun odada gezinerek kahve fincanlarını saydığını ikisi de fark etmedi. 1, 2, 3, 4, 5 Evet, 5 fincan. Poyrot'nun yüzü sevinçle aydınlandı. Deney tüpünü cebinden çıkarıp bakarken başını yavaşça iki yana sallıyordu. Bu arada Doktor Graham cesedin ilk incelemesini tamamlamıştı. Maalesef ölüm belgesini imzalamam mümkün değil. Sir Claude'un sağlığı gayet iyiydi. Ani bir kalp krizi geçirmesi bana normal gelmedi. Son saatlerinde ne yiyip içtiğine öğrenmemiz gerekecek. Tanrı aşkına bu gerçekten gerekli mi? Richard paniğe kapılmıştı. O da bizimle aynı şeyleri yedi. Bu iddian çok saçma. Bir iddiada bulunmadım. Doktor. Graham kesin bir dille konuşuyordu. Yasalar uyarınca soruşturma açılması gerekiyor. Adli tabip ölüm sebebini öğrenmek isteyecektir. Şu anda Sir Claude'un kesin ölüm nedenini belirleyemedim. Sabah ilk iş olarak... Acil bir otopsi yapılacak. Yarın öğleden sonra size somut bilgi verebilirim. Hızlı adımlarla odadan çıkarken Richard öfkeyle ardından gitti. Hoyerot bir an arkalarından baktıktan sonra onu Londra'dan apar topar çağıran adamın cansız vücuduna döndü. Bana söylemek istediğin neydi dostum? Neden korkuyordun? Sadece formülün çalınmasından mı? Yoksa aynı zamanda hayatından da mı endişe ediyordun? Hercule Poyrot'nun yardımına güvenmiştin. Belli ki çağırmakta geciktin fakat gerçeği öğrenmek için elimden geleni yapacağım. Poyrot düşünceli bir edayla başını sallayarak odadan çıkmak üzereyken Tredwell girdi. Diğer beyefendiye odasını gösterdim, efendim. Sizinkini de göstermemi ister misiniz? Odanız üst katta, bay. Hastings ile yan yana. Acıktığınızı düşünerek size hafif bir akşam yemeği de hazırlattım. Hoyrod nazikçe başını eğdi. Çok teşekkür ederim, Treadwell. Bay Amori'ye yarın olay hakkında daha geniş araştırma yapılana kadar bu odanın kapalı tutulmasını söyleyeceğim. Arkamızdan kapıları kilitleyebilir misin lütfen? Hoyrod önden çıkarken, tabii efendim, dedi Treadwell. Hastings uzun ve derin bir uykunun ardından ertesi sabah kahvaltıya indi. Yemek salonunda kimse yoktu. Treadwell, Edward Reiner'ın çok erken kahvaltı ettikten sonra çalışma odasına çekilerek Sir Claude'un evraklarını düzene koyduğunu, Bay ve Bayan Amory'nin kendi odalarında yediklerini ve henüz ortaya çıkmadıklarını, Barbara Amory'nin yalnızca bir fincan kahve alarak bahçeye güneşlenmeye çıktığını söyledi. Caroline Amory de baş ağrısını bahane ederek kahvaltıyı odasına istemişti. Hastings, bu sabah Monsieur Poirot'u gördün mü, Treadwell, diye sorunca, dostunun erkenden köye doğru yürüyüşe çıktığını öğrendi. Anladığım kadarıyla, Monsieur Poirot'un orada yapılacak işleri varmış, efendim, dedi Treadwell. Astings salam, sosis, yumurta, kızarmış ekmek ve kahveden oluşan mükemmel bir kahvaltıdan sonra, üst kattaki odasına çıktı. Odanın harika bir manzarası vardı. Bahçe olduğu gibi görünüyordu. Bir de güneş banyosu yapan Barbara Amory. Hastings ancak Barbara eve girince koltuğa oturup o günkü Times okumaya başladı. Gazete baskıya daha erken girdiği için Sir Cloud Amory'nin ölümünü haber vermiyordu. Hastings günün yorumu sayfasını açıp okumaya başladı. Yarım saatlik bir şekerlemeden sonra gözlerini açtığında, hercule Poirot'u başucunda buldu. "Ah Moncher, gördüğüm kadarıyla, dava üzerinde çok çalışıyorsun," diye takıldı Poirot. "Doğrusunu istersen, Poirot, dün geceyi düşünüyordum. Bu arada uyuya kalmış olmalıyım. Neden olmasın dostum? Ben de Sir Claude'un ölümünü ve çok önemli formülünün çalınmasını düşünüyordum." Harekete geçtim bile. Şüphemin doğru olup olmadığını ortaya çıkaracak bir telefon bekliyorum. Astings, kimden ya da neden şüpheleniyorsun? Poirot diye atıldı. Poirot pencereden bakıyordu. Oyunun bu aşamasında sana açıklayamam, dostum, dedi. <gülüyor> Şu kadarını söyleyebilirim, sahnedeki sihirbazların yaptığı gibi, el çabukluğu göz yanıltır. Bazen çok can sıkıcı oluyorsun, Poirot. Formülü kimin çaldığından şüphelendiğini söyleyebilirsin, en azından. Ne de olsa sana yardımım. Poirot elini sallayarak onu susturdu. Ufak tefek dedektif o anda gayet masum görünüyordu. Bakışları pencereden uzaklara dalmıştı. Kafan mı karıştı, Hastings? Neden hemen şüphelinin peşine düşmediğimi mi merak ediyorsun? Eh onun gibi bir şey. Yerimde sen olsan mutlaka öyle yapardın. Benim tarzım farklı. Siz İngilizlerin dediği gibi, samanlıkta iğne aramak için acele eden insanlardan değilim. Şimdilik beklemekle yetineceğim. Neden beklediğime gelince eh bien. Bazen... Tercule Poirot olayları kendisi kadar yetenekli olmayanlardan daha açık şekilde görür. Tanrım, Poirot. Biliyor musun, senin bir kerelik olsun çuvalladığını görmek için dünyanın parasını gözden çıkarırdım. Çok kötüsün. Kızmana gerek yok, dostum. Bazen benden hiç hoşlanmadığına inanıyorum. Ne yazık ki ben büyüklüğümün cezasını çekiyorum. Ufak tefek dedektif öyle dramatik bir edayla soluğunu bıraktı ki, Hastings gülmeden edemedi. Hoyrod, sen tanıdığım herkesten daha kendini beğenmişsin. Elimden ne gelir? İnsan eşi benzeri olmadığını bilmeli. Ciddi olalım, dostum Hastings. Sir Cloud Amory'nin olur Richard Amory'den öğleyin bizimle kütüphanede olmasını istedim. Senin orada. Bulunup dikkatle izlemeni istedim istiyorum dostum. Her zaman olduğu gibi sana yardım etmekten zevk duyacağım, Poirot. Poirot, Hastings ve Richard Amory öğleğin kütüphanede bir araya geldiler. Sir Claude'un cesedi gece geç vakitte kaldırılmıştı. Hastings kanepeye oturarak kulak kesilirken Poirot, Richard Amory'den onların gelişinden önce olan biteni ayrıntılarıyla aktarmasını istedi. Tüm olanları anlatan Richard, "Sanırım hepsi bu kadar," dedi. Bir gece önce babasının oturduğu koltuktaydı. Size yardımcı olabildim mi? Hem de çok, Monsieur Amori. Hem de çok. Hoyrot odadaki tek koltuğun kenarına yaslandı. Şimdi gözümün önünde net bir tablo belirdi. Gözlerini kapayarak sahneyi hayalinde canlandırmaya. Çalıştı. Sir Cloud koltuğunda oturup olayların akışını yönlendiriyor. Sonra ışıklar sönüyor ve kapı vuruluyor. Evet, gerçekten dramatik bir sahne. Pekala. Richard ayağa kalktı. Hepsi bu kadarsa. Bir dakika lütfen. Hoyrot elini kaldırarak onu durdurdu. Richard gönülsüzce koltuğa çöktü. Evet. Ya akşam neler oldu? Monsieur Amory? Aksam mı? Evet. Yemekten sonra. Ha, şu. Anlatacak bir şey yok aslında. Babamla sekreteri Raynor Edward Reynor, doğruca babamın çalışma odasına gittiler. Hepimiz kütüphanedeydik. Oyrot heyecanla atladı. Ne yaptınız peki? Ah, sadece sohbet ettik. Epeyce bir zaman gramofondan müzik dinledik. Hoyrod biraz düşündü. Dikkatinizi çeken bir şey olmadı mı? Hayır, dedi Richard hemen. Hoyrod dikkatle onu süzüyordu. Kahve servisi ne zaman yapıldı? Yemekten hemen sonra. Hoyrod eliyle daire hareketi yaptı. Servisi uşak mı yaptı, yoksa sizin yapmanız için tepsiyi bırakıp çekildi mi? Hatırlamıyorum, dedi Richard. Hoyrod hafifçe iç çekip tekrar düşündü. Hepiniz kahve içtiniz mi? Evet, sanırım. Sadece Rainor içmedi. O kahve sevmez. Sir Cloudun kahvesi çalışma odasına mı götürüldü? Öyle sanırım. Richard'ın sesinde sinirli bir ifade beliriyordu yavaş. Yavaş. Bütün bu ayrıntılar gerçekten gerekli mi? Poirot özür dilercesine kollarını kaldırdı. Kusura bakmayın. Olayı bütün açıklığıyla zihnimde canlandırmaya çalışıyorum sadece. Üstelik o kıymetli formülü de bulmak zorundayız, değil mi? Sanırım öyle, dedi Richard. Poirot'nun abartılı bir şekilde kaşlarını kaldırdığını görünce, tabii, elbette, diye düzeltti çabucak. Gözlerini diğer yana çeviren Poirot, Sir Cloud çalışma odasından kütüphaneye ne zaman geldi? Diye sordu. Onlar kapıyı açmaya çalışırken. Onlar mı? Hoyrot yüzünü Richard'a döndü. Evet. Raynor ve diğerleri. Kapının açılmasını kimin istediğini öğrenebilir miyim? Karını, Lucia, dedi Richard. Akşam boyunca kendini iyi hissetmiyordu. Poyrot'nun sesinde anlayışlı bir ifade belirmişti. La pauvre dame. Zavallı kadın. Umarım bu sabah daha iyidir. Ona sormak istediğim bir iki şey var, korkarım, bu imkansız, dedi Richard. Kimseyi görecek ve sorulara cevap verecek halde değil. Zaten size söylediklerimden daha çok şey anlatabileceğini sanmam. Buna eminim, Monsieur Amory. Fakat kadınların olayları daha ayrıntılı hatırlama yetenekleri vardır. Halanız da bu bakımdan çok yardımcı olabilir. Yatıyor, diye atıldı Richard. Babamın ölümü onun için büyük bir darbe oldu. Anlıyorum. Hoyrod düşünceliydi. Kısa bir sessizlik oluştu. Richard huzursuzca ayağa kalkarak canlı. Kapının önünde durdu. Biraz hava alalım. Burası çok sıcak. Tipik bir İngilizsiniz, diye gülümsedi. Temiz havayı asla dışarıda bırakmazsınız. Hayır. Mutlaka evin içine girmeli. Sizce sakıncası yoktur umarım. Dedi Richard. Hayır, yok elbette. İngilizlerin bütün alışkanlıklarını edindim. Herkes beni İngiliz sanıyor. Hastings elinde olmadan gülümsedi. Kusura bakmayın Monsieur Amori, o kapı farklı bir mekanizma ile kilitli, değil mi? Evet, dedi Richard. Anahtarı babamın anahtar destesinde. İşte. Camlı kapıyı sonuna kadar açtı. Poirot odanın uzak bir köşesine gidip tabureye oturdu. Üşütmüştü. Richard derin derin soluklandıktan sonra bir karara varmış gibi Poirot'nun yanına gitti. Monsieur Poirot, lat dolandırmayacağım. Karım dün gece kalmanızı istedi, fakat paniğe kapıldığı için ne yaptığını bilmiyordu. Formül benim umurumda bile değil. Babam zengin bir adamdı. Bu keşfi de çok para ediyor, ancak ben elindekilerle yetinen biriyim ve onun heyecanını maalesef paylaşmıyorum. Dünyada yeterince patlayıcı madde var zaten. Anlıyorum. Diye mırıldandı Poyrot dalgın dalgın. Dediğim gibi bu meseleyi unutalım artık. Poyrot şaşırdığı zamanlarda yaptığı gibi kaşlarını kaldırdı yine. Gitmemi mi istiyorsunuz? Araştırmayı bırakayım mı? Evet istediğim bu. Richard Amory huzursuz bir şekilde ona arkasını döndü. Ama diye karşı çıktı dedektif. Formülü çalan kişi bundan büyük kar sağlayacaktır. Evet. Richard yüzünü Poirot'ya döndü. Yine de. Poirot manidar bir ifadeyle devam etti. O halde. Nasıl diyeyim? Kimi kuşkular doğmasını da umursamıyorsunuz? Kuşkular doğmasını mı? Richard'ın sesi sertti. Beş kişi diye açıkladı Poirot. Hepsinin de formülü çalma ya fırsatı vardı. Hırsız bulunana kadar diğer dördünün masumiyeti kanıtlanamaz. Hoyrod konuşurken Treadwell içeri girmişti. Richard kekeleyerek söze başladığı sırada uşak araya girdi. Affedersiniz efendim dedi patronuna. Doktor Graham sizi görmek istiyor. Hoyrod'un sorularından kurtulduğuna sevinen Richard. Hemen döneceğim, dedi kapıya giderken. İzninizle. Yalnız kaldıklarında Hastings heyecanla Poyrot'nun yanına geldi. Zehir değil mi? Ne dedin sevgili Hastings? Evet, kesinlikle zehir. Hastings heyecanla başını sallıyordu. Altıncı bölüm. Poirot dostuna bakarken gözlerinde muzip ışıltılar vardı. Ne kadar dramatik davranıyorsun, sevgili Hastings. Çabucak ve zekice sonuçlara varıyorsun. Hadi, Poirot. Beni bu şekilde saf dışı bırakamazsın. İhtiyarın kalp krizinden öldüğüne inanıyor numarası yapma. Dün gece olanlar gayet açık. Richard Amory'nin zeki bir adam olmadığını itiraf etmeliyim. Zehirlenme ihtimali hiç aklına gelmemiş olmalı. Öyle mi sanıyorsun, dostum? Dedi Poirot. Doktor Graham ölüm belgesini imzalayamayacağını ve otopsi gerektiğini söylediği zaman anladım bunu. Poirot hafifçe içini çekti. Evet, evet. Doktor Graham otopsi sonucunu bildirmek için gelmiş olmalı. Senin. Haklı olup olmadığın birazdan ortaya çıkacak. Poirot bir şey daha söyleyecekken vazgeçti. Şöminenin yanına giderek, çıraların ve kağıt parçalarının bulunduğu vazoyu düzeltti. Hastings dikkatle onu izliyordu. Güldü. Poirot, sen tam bir düzen hastasısın. Böyle daha iyi değil mi? Poirot başını yana eğerek şöminenin rafına baktı. Hastings homurdandı. Daha önce de fena değildi. Dikkatini çekerim. Poirot tehdit edercesine parmağını ona doğru salladı. Simetri çok önemlidir. Her yerde özellikle beynin gri hücrelerinde düzen ve tertip olmalı. Başına dokundu. Böbürlenme, dedi Hastings. O kıymetli beyin hücrelerinin bu durumu nasıl değerlendirdiğini söyle yeter. Hoyrot cevap vermeden önce gidip kanepeye oturdu. Gözleri iyice kısılmıştı. Olayı açıkça görmek için benim yaptığım gibi gri hücrelerini kullanırsan, Gerçeği belki görürsün, dostum. Mamafi, Doktor Graham gelmeden önce dostumuz Hastings'in fikirlerini öğrenelim. Hastings heyecanla söze başladı. Sekreterin sandalyesi altında bulunan anahtar şüphe uyandırıcı. Böyle mi düşünüyorsun, Hastings? Elbette. Hem de çok. Ama genel olarak baktığımda şüphelerim İtalyan üzerinde yoğunlaşıyor. Ah esrarengiz doktor Karelli. Kesinlikle esrarengiz diye onayladı Hastings. Çok doğru bir tanımlama. Burada ne işi var? Sana söyleyeyim. Sir Cloud Amory'nin formülünün peşinde. Yabancı bir. Devletin ajan mutlaka. Ne demek istediğimi anlıyorsun sanırım. Tabii, Hastings. Hoyrot gülümsedi. Ben de ara sıra casus filmi seyrediyorum. Sir Cloud gerçekten zehirlendiyse. Hastings kendini iyice kaptırmıştı. Doktor Karelli bir numaralı şüpheli haline gelir. Borgia'ları hatırlıyor musun? Zehir İtalyanlara özgü bir suç aletidir. Karelli'nin formülle kaçmasından korkuyorum. Bunu yapmayacak dostum dedi Poyrot. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Hoyrot arkasına yaslanarak parmak uçlarını birleştirdi. Tam olarak bilmiyorum, Hastings. Emin olamam tabii. Ama belli belirsiz bir fikrim var. Ne demek istiyorsun? Formül sence şu an nerede olabilir, benim zeki iş arkadaşım? Nasıl? nasıl bilebilirim. Hoyrot ona zaman vermek istercesine bir süre Hastings'e baktı. Düşün, dostum. Fikirlerini düzene koy. Sistemli ve düzenli ol. Başarının sırrı budur. Hastings şaşkın halde kafasını iki yana sallayınca, Poirot ona bir ipucu verdi. Tek bir yerde olabilir. Tanrı aşkına neresi olabilir? Hastings sabırsızdı. Bu odada elbette. Poirot mağrur bir edayla gülümsedi. Bu da ne demek? Tabii, Hastings. Oguları bir düşün. Treadwell'den Sir Cloudun formülün bu odadan çıkarılmaması için her tedbiri aldığını öğrendik. Sürprizini patlatıp bizim gelişimizi haber verdiğinde formül hala hırsızın üstündeydi. Bu durumda ne yapabilir? Ben geldiğimde formülün üstünde bulunmasını istemezdi. İki seçeneği vardı. Ya Sir? önerdiği şey bir şekilde iade edecekti ya da karanlıktan yararlanıp bir yere saklayacaktı. İlkini yapmadığına göre ikinci yolu seçti demektir. Voili Formülün bu odada bir yerde olduğu gayet açık. Tanrım, Poirot. Haklısın. Hadi arayalım. Hastings ayağa fırlayarak çalışma masasına gitti. Sana ilginç gelecek ama onu senden daha kolay bulacak biri var. Kimmiş o diye sordu Hastings. Poirot bir yanı vurdu. Onu saklayan kişi Parbleu. Şapkasından tavşan çıkaran bir sihirbaz gibi yaptı. Yani. Yani dedi Poirot sabırlı olmaya çalışarak. Hırsız ergeç sakladığı hazineyi almaya gelecektir. İkimizden biri sürekli tetikte olmalı. Kapı açılırken Poirot, Hastings. Gramofonun yanına. Çekti. Böylece odaya girenler onları. İlk anda göremeyecekti. Yedinci bölüm. Kapı açıldı ve Barbara Amory sessizce içeri girdi. Duvarın yanından aldığı bir sandalyeyi kitaplığın önüne koyup üzerine çıktı. İlaçların bulunduğu teneke kutuya uzandı. Aynı anda Hastings'in hapşırmasıyla sıçradı. Kutuyu elinden düşürdü. Burada kimse yok sanmıştım. Astings'in koşup yerden kaldırdığı kutuyu Poirot eline aldı. İzninizle, matmazel. Sizin için çok ağır olmalı. Kutuyu masaya koydu. İçinde koleksiyonunuz mu var? Kuş yumurtaları? Yoksa deniz kabuklan mı? O kadar ilginç değil, Monsieur Poirot. Barbara neşesizce güldü. Sadece ilaçlar var. Sizin kadar genç ve sağlıklı birinin bunlara ihtiyacı olacağını. Sanmam, dedi Poirot. Kendim için değil. Lucia'ya götürüyordum. Bu sabah bası çok ağrıyor. Poirot, La dam diye mırıldandı, anlayışlı bir sesle. Sizi ilaçları almaya o gönderdi o halde. Evet. Ona iki aspirin verdim ama daha etkili bir şey istedi. Kütüphanede kimse yoksa, ilaç kutusunu olduğu gibi getireceğimi söyledim ben de. Hoyrot ellerini masanın üstüne koymuştu. Burada kimsenin olmaması neden önemli, matmazel. Böyle durumlarda ev halinin nasıl olduğunu bilirsiniz, dedi Barbara. Telaş, telaş, telaş. Caroline hala şaşkın anaç tavuklara döndü. Richard da bütün erkekler gibi ayak altında dolaşmaktan başka işe yaramıyor. Hoyrot anlayışla başını salladı. Parmaklarını ilaç kutusunun kapağında gezdirdi. Sonra şaşkınlıkla eline baktı. Durak sayıp hafifçe öksürdü. Matmazel, böyle hizmetkarlarınız olduğu için çok şanslısınız. Ne demek istiyorsunuz, diye sordu Barbara. Hoyrot teneke kutuyu gösterdi. Bakın, kutunun üstünde tozdan eser yok. Bir sandalyenin üstüne çıkıp o kadar yüksekteki tozları almak. Çok az hizmet ki bu kadar çalışkan olur. Haklısınız. Dün gece kutunun tozlu olmayışı bana da tuhaf gelmişti. Dün gece onu aşağı mı indirdiniz diye sordu Poirot. Evet. Akşam yemeğinden sonra. İçinde hastanede kullanılan ilaçlar var. Bir gözden geçirelim. Hoyrot kutuyu açtı, şişeleri tek tek alarak. Etiketlerine baktı. Bir yandan da kaşlarını abartılı bir ifadeyle kaldırıyordu. Strychnin, Atropin. Çok hoş bir koleksiyon. Ah işte Hyosin şişesi. Hemen hemen boş. Ne diye bağırdı Barbara. Dün gece bütün şişelerin dolu olduğuna eminim. Voyli. Hoyerot söz konusu tüpü ona gösterdikten sonra kutuya koydu. Çok ilginç. Bütün bu küçük şişelerin dolu olduğunu söylediniz, değil mi? Dün gece bu kutu tam olarak nerede duruyordu, matmazel. Kutuyu kitaplıktan indirince bu masanın üstüne koymuştuk. Sonra Doktor Karelli şişelere tek tek bakarak bilgiler verdi ve Lucia odaya girince sustu. Richard Amore'nin karısı iki adamı görünce şaşırmıştı. Solgun, mağrur yüzü gün ışığında yorgun görünüyordu. Dudaklarının bükülüşünde. Düşünceli bir hava vardı. Barbara yanına koştu. Hayatım, yataktan kalkmamalıydın. Ben ilaçları getiriyordum. Başımın ağrısı hafifledi, Barbara. Lucia'nın gözleri Poyrotm'un üzerinde sabitlenmişti. Monsieur Pororota ile konuşmak için geldim buraya. Hayatım, dinlenmen gerektiğini. Lütfen, Barbara. Pekala, sen bilirsin. Barbara kapıya yürüyünce, Hastings o tarafa koşarak açtı. Barbara'nın gidişinden sonra, Lucia sandalyelerden birine oturdu. Monsieur Poirot. Hizmetinizdeyim, Madam. Lucia tereddüt ediyordu. Sesi titrekti. Monsieur Poirot. Dün gece sizden bir ricada bulunmuştum. Burada kalmanız için yalvardım. Fakat bu sabah hata yaptığımı anladım. Hoyrot, emin misiniz, madam? Diye sordu hafif bir sesle. Evet. Dün gece çok sinirli ve korku içindeydim. Kaldığımız için minnettarım, ancak şimdi buradan ayrılmanız gerekiyor. Belli belirsiz. Ah, CS komça. diye mırıldanan Poirot, "Anlıyorum, Madam," dedi yüksek sesle. Lucia ayağa kalktı. "Mesele halloldu öyleyse." "Tek sayılmaz, Madam." Poirot ona yaklaştı. "Hatırlarsanız, kayınpederinizin eceliyle ölmediğinden kuşkulanıyordunuz." "Dün gece ruhsal durumum aşırı derecede sarsılmıştı," diye ısrar etti Lucia. Ne dediğimin farkında değildim. Şimdi kayınpederinizin eceliyle öldüğüne ikna oldunuz demek. Kesinlikle. Hoyrot'nun po kaşları havadaydı. Sessizce Lucia Amori'ye bakmayı sürdürdü. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Lucia huzursuzlanmıştı. Çünkü bir köpeği iz peşine takmak zordur, madam. Ancak burnu bir kez kokuyu aldı mı, onu vazgeçirmek imkansızdır. İyi bir köpekse tabii. Ve madam, ben de bu anlamda çok iyi bir köpeğim. Lucia adam akıllı panik kapılmıştı. Ama Monsieur Poirot, gerçekten gitmek zorundasınız. Yoksa büyük zarar vereceksiniz. Size mi, madam? Hepimize, Monsieur Poirot. Daha fazla açıklama yapamam, fakat sözüme inanın lütfen. İlk andan beri size güveniyorum. Lütfen. Kapı açılınca gerisini getirmedi. Doktor. Graham'la içeri giren Richard altüst olmuş haldeydi. Lucia diye bağırdı karısını orada görünce. Richard. Ne oldu? Lucia kocasının yanına koştu. Yüzünden belli oluyor. Sorun ne? Hiçbir şey hayatım. Richard sesinin kararlı çıkması için gayret sarf ediyordu. Bizi yalnız bırakır mısın lütfen? Lucia bakışlarıyla kocasının yüzünü inceliyordu. Ben. Kapıyı açtığını görünce duraksadı. Richard, lütfen, diye ısrar etti. Lucia korku dolu gözlerle son kez arkasına baktıktan sonra odadan çıktı. 8. Bölüm Çan Antasını sehpaya bırakan doktor Graham kanepeye oturdu Maalesef kötü bir durumla karşı karşıyayız, Monsieur Poirot. Kötü bir durum mu, dediniz Yanlış duymadım, değil mi? Sir Claude'un ölüm sebebini buldunuz sanırım Ölüm güçlü bir bitkisel alkaloide bağlı zehirlenmeden kaynaklanmış, diye açıkladı doktor Graham Mesela Hyosin gibi mi? Diye sordu Poirot ilaç kutusunu masadan alarak. Evet, tam olarak öyle. Doktor Graham dedektifin kusursuz tahmini karşısında şaşırmıştı. Poirot kutuyu odanın öbür tarafına götürüp Gramofon'un durduğu masaya koyarken, Hastings de peşinden yürüdü. Richard Amory doktorun. Yanına oturmuştu. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bir kere polisin de ise karışacağı anlamına geliyor oldu Doktor. Graham'ın yanıtı. Tanrım! Korkunç bir şey bu. Olayı örtbas edemez miyiz? Doktor Graham onu uzun uzun süzdükten sonra kelimeleri özenle vurgulayarak konuşmaya başladı. Sevgili Richard, inan bana, kimse bu olaydan benim kadar üzüntü duyamaz. Hele de zehrin Sir Claude'un kendisi tarafından bilerek alınmamış olduğu ortadayken. Richard uzun bir sessizliğin ardından yani cinayet mi diye sordu sesi titreyerek. Doktor Graham sessizce başıyla onayladı. Cinayet ha? Ne yapacağız şimdi? Graham resmi bir ses tonuyla takip edilecek yolu anlatmaya başladı. Adli tabibe haber yolladım. Yarın. Adli makam tarafından soruşturma başlatılacak. Ve polis de işin içine girecek, değil mi? Başka bir çıkış yolu yok mu? Maalesef yok. Bunu sen de biliyor olmalısın, Richard. Richard kendini kaybetmişçesine bağırdı. Neden beni önceden uyarmadın? Kendine hakim ol, Richard. Bu yolu izlemeye mecburdum. Böyle olaylarda zaman kaybetmeye gelmez. ''Tanrım'' dedi Richard. Doktor Graham'ın sesi biraz yumuşadı. ''Richard, biliyorum. Ve gayet iyi anlıyorum. Senin için büyük bir sarsıntı oldu. Fakat öğrenmem gereken bazı şeyler var. Sorularıma cevap verebilecek misin?'' Richard kendini toplamaya çalıştı. ''Neyi bilmek istiyorsun?'' özellikle dedi Graham. Baban dün gece neler yedi ve ne içti? Bir düşüneyim. Hepimiz aynı şeyleri yedik. Çorba, kızarmış dil balığı, söğüş et. Yemeği meyve salatasıyla tamamladık. Peki ne içtiniz?" diye sordu Graham. Richard biraz düşündü. Babamla halam kırmızı şarap içtiler. Galiba Rainer da aynısından içti. Ben viski soda içtim, Doktor Karelli de, evet doktor. Karelli yemek boyunca beyaz şarap içti. Ah şu esrarengiz Doktor Karelli, diye mırıldandı Graham. Bağışla, Richard. Bu adamı ne kadar tanıyorsun? Richard Amory'nin cevabını merak eden Hastings iki adama yaklaştı. Onu tanımıyorum, dedi Richard. Düne kadar varlığından bile haberim yoktu. Ama karının arkadaşı, öyle değil mi? Anlaşıldığı kadarıyla, öyle. Karın onu yakından mı tanıyor? Hayır, öylesine bir tanıdığı sadece. Graham dilini şaklatıp başını iki yana salladı. Bu evden ayrılmasına izin vermedin, umarım. Hayır, hayır. Çalınan formül meselesi çözülene kadar, evde kalması gerektiğini dün gece söyledim ona. Kaldığı oteldeki eşyalarını da buraya getirttim. Bütün bunlara karşı çıkmadı mı? Diye sordu Graham şaşarak. Hayır. Aksine son derece memnun oldu. Hey mey me. Graham etrafına bakındı. Peki ya bu oda? Hoyrod da onlara yaklaştı. Odayı dün gece tredvel kilitledi ve anahtarlar bana teslim edildi. Her şey dün geceki gibi muhafaza edildi. Sadece sandalyelerin yerlerini değiştirdik. Doktor Graham masadaki kahve fincanına baktı. Fincan bu mu? Eline alarak kokladı. Richard. Babanın kahve içtiği fincan bu mu? Yanıma almam gerekiyor. Tahlil ettirmek için. Fincan'ı sehpaya götürerek çantasını açtı. Richard ayağı fırladı. Bunu gerçekten... Sustu. Zehrin yemekte verilmiş olma ihtimali zayıf, dedi Graham. En yakın olasılıkla Sir Claude'un kahvesine konmuş. Ben... Richard doktorun yanına gidecekken vazgeçti. Ümitsiz bir halde camlı kapıdan bahçeye çıktı. Doktor Graham fincanı çantasından çıkardığı küçük karton kutuya koydu. Bir yandan da Porta ile konuşuyordu. Berbat bir iş. Richard Amory'nin telaşa kapılmasına şaşmıyorum. Gazeteler karısının şu İtalyan doktorla arkadaşlarından söz edecek. İnsanın adı bir kez çıkmaya görsün, Monsieur Poirot. Zavallı kadın. Büyük ihtimalle tamamen masum. Adamın güvenini kazanarak onunla ahbaplık kurduğu ortada. Şu yabancılar çok zeki doğrusu. Biraz ön yargılı bir yorum oldu ama insan başka nasıl düşünebilir ki? Sizce her şey gün gibi açık öyle mi? Poirot dostu Hastings'le bakıştı. Sir Claud'un buluşu çok değerli, dedi Doktor Graham birden ortaya kimsenin tanımadığı bir adam çıkıyor. Bir İtalyan. Sir Claud da esrarengiz şekilde zehirlendi. Ah evet, Borgialar, dedi Poirot. Anlayamadım. Hiç, hiç. Doktor Graham çantasını alarak elini Poyot'ya uzattı. Artık gitmeliyim. Şimdilik güle güle, Mösyöle Doktor. Doktor Graham kapıda duraksadı. Hoşçakalın, Monsieur Poyot. Polis gelene kadar kimsenin bu odaya gir girmemesini sağlarsınız, değil mi? Bu çok önemli. Elbette. Bunu bizzat ben sağlayacağım, diye güvence verdi Poirot. Kapı doktorun arkasından kapanınca, Hastings kuru bir sesle konuştu. Bu evde hastalanmak istemezdim, Poirot. Ortalıkta insanları zehirleyen bir katil dolaşıyor ve şu genç doktora güvenebileceğime emin değilim. Poirot esrarengiz bir ifadeyle dostuna baktı. Burada hastalanacak kadar kalmamayı dileyelim. Şömineye giderek zile bastı. Şimdi işe koyulma zamanı, sevgili Hastings. Hoyrot, aklı karışık bir ifadeyle sehpaya bakan dostunun yanına gitti. Planın ne, diye sordu Hastings. Sen ve ben, dostum. Hoyrot'nun gözlerinde kurnazca ışıltılar. Belirmişti. Sezar Borgia'yı sorguya çekeceğiz. Treadwell içeri girdi. Zili siz mi çaldınız, efendim? Evet, Treadwell. Doktor Karelli'ye buraya gelmesini söyler misin lütfen? Tabii, efendim. Treadwell çekilince, poyrot masaya giderek ilaç kutusunu aldı. Bu tehlikeli ilaçları eski yerine koymamız iyi olur, dostum. Ne de olsa, düzenli ve tertipli olmak zorundayız. Kutuyu Hastings e vererek kitaplığın önüne bir sandalye çekti ve üstüne çıktı. Yine düzen ve tertip hastalığın mı depreşti, diye sordu Hastings. Akat işin içinde bundan başka şeyler de olduğuna eminim. Ne demek istiyorsun, dostum? Karelli'yi ürkütmek istemiyorsun. Dün gece o ilaçları kim inceledi? Karelli. Onları masada görürse şüphelendiğimizi anlayabilir. Oyrot hafifçe Hastings'in başına vurdu. Ne kadar zekisin, dostum. Kutuyu aldı. Seni iyi tanıyorum, dedi Hastings. Beni yanıltamazsın. Oyrot kitaplığın tepesinden parmağıyla aldığı tozu dostunun yüzüne sürdü. Yanıldım bile, sevgili dostum. Yüzünü ekşitti. Hizmetkarları övmekte biraz acele etmişim. Rafta bir karış toz var. Keşke elimde nemli bir bez olsaydı. Sevgili Poyrot, diye güldü Hastings. Sen temizlikçi değilsin ki. Poyrot, maalesef, dedi. Ben sadece dedektifim. Ama orada dedektiflik konusu olacak bir şey yok. Aşağı in artık. Dediğin gibi, burada hiç. Poyrot birden heykel gibi kaskatı kesildi. Ne oldu? diye sordu Hastings sabırsızca. Aşağı in, Poyrofe doktor. Karelli her an burada olabilir. Seni bu şekilde görmesini istemezsin, değil mi? Haklısın, dostum. Poyrot yavaşça sandalyeden indi. Yüzünde gayet ciddi bir ifade vardı. Tanrı aşkına, sorun ne? Bir şey düşünüyordum. Poyrot'nun gözleri uzaklara dalmıştı. Ne düşünüyorsun peki? Toz, Hastings, Toz. Poirot'nun sesi bir tuhaftı. Doktor Carelli içeri girdi. ile birbirlerinin dilinde nazikçe selamlastılar. Ah, Monsieur Poirot. Vos voulez me questioner. Si signer dotlere, si li permelte, diye cevap verdi Poirot. Ah, li parla italiano. Si ma prefens coparlere in France. Amors. Dedik Karelli. Alls, Wools, Woles mi demandır? Hastings sabırsızlanarak araya girdi. Ne konuşuyorsunuz, Tanrı aşkına? Ah, zavallı Hastings başka dil bilmez, dedi Poirot. Bunu unutmuşum. İngilizce konuşalım. Özür dilerim, tabii. Karelli dobra bir ifadeyle Poirot'ya döndü. Beni çağırdığınız iyi oldu, Monsieur Poirot. Yoksa ben size gelecektim. Öyle mi? Poirot masanın yanındaki sandalyelerden birini gösterdi. Karelli oraya, Poirot koltuğa, Hastings de kanepeye oturdu. Evet, dedi İtalyan doktor. Londra'da acil bir işim var. Poirot, lütfen, devam edin, dedi. Elbette, dün geceki durumu gayet iyi anlıyorum. Çok değerli bir belge çalındı. Ve ben evdeki tek yabancıyım. Sorguya çekilmem çok. Doğaldı. Hatta bunun yapılması için kendim ısrar edecektim. Onurlu bir adam olarak bana da bu yakışırdı. Öyle diye onayladı Poirot. Ya bugün? Bugün durum değişti. Dediğim gibi Londra'da acil bir işim var. Ve gitmek istiyorsunuz. Evet. Akla yakın gözüküyor, dedi Poirot. Sen de aynı fikirde değil misin, Hastings? Hastings yorumda bulunmadı, ancak bunu hiç de mantıklı bulmadığı belliydi. Belki bu konuyu Bay Amory ile siz konuşmalısınız, Monsieur Poirot, dedi Karelli. Nahoş bir durumla karşılaşmak istemem. Hizmetinizdeyim, Monsieur le Docteur. Şimdi, bir iki ayrıntı hakkında bana yardımcı olabilir misiniz? Memnuniyetle, dedi Karelli. Poyrot bir an düşündü. Madame Lucia Amor'i eski bir dostunuz mu? Hem de çok eski bir dost. Karelli içini çekti. Onunla bu sapa yerde böyle beklenmedik şekilde karşılaşmam büyük rastlantı. Beklenmedik şekilde mi, dediniz. Diye sordu Poirot. Hem de fazlasıyla. Karelli kısa bir süre dedektifi süzdü. Hem de fazlasıyla, diye tekrar etti Poirot. İnanayım mı? Havada ani bir gerilim oldu. Karelli sert bir ifadeyle Poirot'ya baktı, ancak tek kelime etmedi. Bilimdeki son gelişmelerle ilgileniyor musunuz, diye sordu Poirot. Tabii, ben bir doktorum. Ah ama konu bununla ilgili değil. Siz yeni bir aşıyla, yeni bir eks. Işın Yeni bir mikropla ilgilenebilirsiniz belki. Fakat yeni icat edilen bir patlayıcı sizin ilgi alanınızın dışında kalıyor olmalı. Hepimiz bilimin her alanıyla ilgilenmeliyiz, diye üsteledi Karelli. Bilim insanın tabiat karşısındaki zaferidir. İnsan, tabiatın bütün karşı çıkışına rağmen, onun sırlarını birer birer keşfediyor. Oyrot başını salladı. Söyledikleriniz gerçekten etkileyici. Şairane. Fakat dostum Hastings'in siz gelmeden az önce hatırlattığı gibi, ben sadece bir dedektifim. Olayları daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendiririm. Sir Claude'un bu icadı çok para ediyordu, öyle değil mi? Öyle olmalı. Karelli baştan savarcasına söylemişti bunu. Konunun bu yönünü fazla düşünmedim. Kansip sahibi bir adam olduğunuzu görüyorum, dedi Poirot. Aynı zamanda güzel bir hayatı da seviyorsunuz. Seyahat etmek oldukça pahalı bir zevk, öyle değil mi? İnsan yaşadığı dünyayı tanımalı. Parallinin sesi kuruydu. Doğru, dedi Poirot. Üzerinde insanları da tanımalıyız. İçlerinden bazıları çok meraklı oluyor. Mesela formülü çalan hırsız. Ne kadar meraklı biri olduğu belli. Haklısınız. Çok meraklı biri olmalı. Üstelik şantajcının teki dedi Poirot. Karelli ne demek istiyorsunuz? Dedi sertçe. Şantajcı diye tekrarladı Poirot. Kısa gergin bir sessizlik oldu. Konudan uzaklaştık. Sir Cloud Amory'nin ölümünden. Sir Cloud Amory'nin ölümü mü? Konu bu muydu? Elbette, diye hatırladı Poirot. Siz bilmiyordunuz. Korkarım, Sir Cloud kalp krizinden ölmedi. Zehirlenmiş. Tepkisini görmek için dikkatle İtalya'nın yüzüne baktı. Ah! Karelli başını salladı. Bu sizi şaşırtmadı mı? Doğrusu, hayır. Dün gece de kuşkulanmıştım zaten. Konunun büyük ciddiyet kazandığını biliyorsunuz. O halde, dedi Poirot. Ses tonu değişmişti. Bugün evden ayrılamazsınız, doktor. Carelli. Carelli, Poirot'ya doğru eğildi. Sir Claude'un ölümünün formülün çalınmasıyla bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Sizce de öyle değil mi? Carelli telaş ve endişeyle cevap verdi. Aile içinde Sir Ölümünü isteyen yok muydu sanıyorsunuz? Onun ölümü ev halkı için ne anlam ifade ediyor, biliyor musunuz? Özgürlük demek, Monsieur Poirot. Özgürlük ve biraz önce belirttiğiniz gibi, para demek. İhtiyar tam bir despottu. Poirot, bütün bunları dün gece mi anladınız? Mösyö, Eokto, diye sordu masum bir ifadeyle. Bunda garip olan ne? Gözlerim görüyor benim. Ev halkından en az üç kişisi Claude'un ortadan kalkmasını istiyordu. Karelli ayağa kalkarak şöminenin üzerindeki saate baktı. Fakat şu anda bu konu beni ilgilendirmiyor. Asting heyecanla öne doğru eğilirken, Karelli devam etti. Korkarım, Londra'daki randevuma yetişemeyeceğim, üzgünüm, Monsieur le docteur dedi Poirot. Ama elimden ne gelir? Benimle işiniz bitti mi diye sordu Carelli. Şimdilik evet. Doktor Carelli kapıya doğru yürüdü. Size bir sözüm daha var, Monsieur Poirot. Kapıyı açıp tekrar Poirot'ya döndü. Bazı kadınları fazla zorlamak çok tehlikelidir. Poirot ona nazikçe selam verdi. Carelli de buna alaycı bir karşılık vererek çıkıp gitti. 9. Bölüm Carelli odadan çıkınca, Hastings bir süre ardından baka kaldı. Ne demek istedi, Poirot? Dedektif omuz siltti. Öylesine bir laftı işte. Fakat, Poirot diye itiraz etti Hastings. Carelli'nin sana bir şey anlatmaya çalıştığına eminim. Dedektifin cevabı, Treadwell'i çağırır mısın? Hastings oldu, Hastings zile basarken sormadan edemedi. Şimdi ne yapacaksın? Hoyrot'nun yanıtı gizemliydi. Söylediğim gibi, Hastings, sabır büyük bir erdemdir. Tredwell içeri girerek nazikçe, evet, efendim, diye sordu her zamanki gibi. Hoyrot, ah, Tredwell dedi sevinçle. Bayan Caroline Amory'e birkaç dakikasını bana... Ayırmasını istediğimi söyler misin lütfen? Elbette, efendim. Teşekkür ederim, Treadwell. Hastings uşağın ardından heyecanla söze girdi. Ama o yaşlı hanım yatakta. Kendisini iyi hissetmiyorsa, onu ayağa kaldırman doğru olmaz. Dostum Hastings her şeyi nasıl da biliyor. Demek bayan Caroline Amory yatakta, ha? Öyle değil mi? Hoyrot dostunun omzuna vurdu. Benim öğrenmek istediğim de bu işte. Fakat. Hatırlamıyor musun? Richard Amory demişti ki. Dedektif dikkatle dostuna bakıyordu. Hastings bir adam öldü. Peki ailesinin buna tepkisi ne oldu? Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Madame Lucia Amory neden? Gitmemi istedi. Monsieur Amory neden gitmemi istedi ve neden halasıyla görüşmeme engellemeye çalıştı. Caroline Amory öğrenmemi istemediklerine söyleyebilir. Karşımızda büyük bir dram var, Hastings. Basit bir suç değil, büyük bir dram. Dokunaklı, insani bir dram. Caroline Amory içeri girmeseydi, Poirot aynı heyecanla devam edecekti. Monsieur Poirot dedi kadın kapıyı kaparken. Treadwell. Beni görmek istediğinizi söyledi. Evet, matmazel. Hoyrot yaşlı hanımefendinin yanına gitti. Size birkaç soru sormak istiyorum sadece. Oturmaz mıydınız? Hoyrot onu masanın yanındaki sandalyelerden birine götürünce, kadın oturdu ve çekinerek ona baktı. Hoyrot, yanlış duymadıysam, hastaydınız, diyerek masanın öbür. Tarafına oturdu. Bakışları endişelendiğini ifade eder gibiydi. Büyük bir deprem yaşadığımı tahmin edersiniz. Caroline Amory içini çekti. Korkunçtu. Fakat insan kendine hakim olmalı. Hizmetkarlar telaş içinde. Caroline Amory soluk soluğa konuşuyordu. Hizmetkarların nasıl olduklarını bilirsiniz, Monsieur Poirot. Cenazelere bayılırlar. Ölüm onlar için düğünden çok daha hoştur. Sevgili Doktor Graham, bana çok yardımcı oldu. Pek zeki bir doktor. Barbara'ya da çok düşkün üstelik. Richard onu sevmiyor ama. Ben ne diyordum? Ha Doktor Graham, çok genç. Geçen sene iltihabımı tedavi etti. Sık hastalanmam aslında. Yeni kuşak benden daha dayanıksız. Lucia dün gece bayılacak gibiydi. Adeta sinir küpü. Damarlarında İtalyan kanı dolaştığından böyle olması normal zaten. Yine de elmas kolyesi. Çalınmışken kendisinden beklenmeyecek kadar sakindi. Caroline Amory soluk almak için duraksayınca, Poirot tabakasından çıkardığı sigarayı yakmaktan vazgeçerek bir soru sordu. Madame Lucia Amory'nin kolyesi mi çalındı? Ne zaman, matmazel. Bayan Amori biraz düşündü. İki ay önceydi. Richard babasıyla büyük bir kavga etmişti. Hoyrot elindeki sigaraya baktı. İçmemin bir sakıncası yok umarım, matmazel. Caroline Amori zarifçe gülümseyerek başını salladı. Hoyrot cebinden çıkardığı kutudan aldığı kibritle sigarasını yakarak devam etmesi için bayan Amori'ye baktı. Karşısındaki konuşmayınca Poirot onu harekete geçirdi. "Monsieur Amori'nin babasıyla tartıştığını söylüyordunuz." "Ah, ciddi bir şey değildi," dedi Caroline Amori. "Richard'ın borçları yüzünden. Elbette, bütün genç adamlar borçlanır. Fakat Claude böyle değildi. Delikanlılığında bile çok çalışkandı. Sonraları deneyleri için büyük masraflar gerekti tabii." Onar içardı bu kadar parasız bırakmaması gerektiğini söyledim. İki ay önce baba oğul büyük bir kavgaya tutuştular. Ardından Lucia'nın kolyesi çalındı fakat Lucia polise gitmemekte direndi. Çok kötü günlerdi. Çok da tuhaf. Heyecan, hep heyecan. Dumanın sizi rahatsız etmediğine emin misiniz, matmazel? Oyrot sigarasını gösterdi. Tabii ki hayır. Bence erkekler sigara içmeli. Sigarasının tam yanmadığını fark eden poyrot önündeki masadan kibrit kutusunu aldı tekrar. Genç ve güzel bir hanımın mücevherinin çalınmasını. Böyle soğukkanlılıkla karşılaması tuhaf değil mi? Sigarası yandıktan sonra Poirot kullanılmış iki kibriti kutuya koydu, kutuyu cebine yerleştirdi. Evet, tuhaf. Ben de öyle düşünmüştüm. Hem de çok tuhaf. Fakat en ufak şekilde bile etkilenmiş görünmedi. Ah, oturmuş ilginizi çekmeyen konularda dedikodu yapıyorum deminden beri. Fakat siz çok ilgimi çekiyorsunuz, matmazel. Madame Amory dün gece kendisini iyi hissetmeyerek yemekten kalktığında, doğruca yukarı mı çıktı? Hayır, buraya geldi. Onu kanepeye oturttuktan sonra, Richard'la baş başa bırakarak yemek salonuna döndüm. Yeni evlileri bilirsiniz, Monsieur Poirot. Benim gençliğimde erkekler çok romantik olurlardı. Aloysius Jones adında bir delikanlı. Tanımıştım. Birlikte kriket oynardık. Yine konudan uzaklaştım işte. Richard ve Lucia'dan söz ediyorduk. Sizce de birbirlerine çok yakışmıyorlar mı, Monsieur Poirot? Geçen Kasım'da İtalya'daki göllerden birinin kıyısında tanışmışlar ve ilk görüşte birbirlerine aşık olmuşlar. Sonra da bir hafta içinde evlendiler. Lucia'nın hayatta kimsesi yok. Çok hüzün verici fakat bunun iyi olduğunu düşünüyorum bazen. Bir sürü akrabası olsa bu sorun olurdu değil mi? Yabancıları bilirsiniz. Onlar ah! Yerinde dönerek mahcup bir ifadeyle Porotya baktı. Bağışlayın lütfen. Önemli değil, önemli değil diye mırıldandı Poirot. Bu arada Hastings'e muzipçe bakmıştı. Bayan Amori, düşüncesizlik ettim diye özür diledi. Yüzüne ateş basmıştı. Öyle demek. İstemedim. Sizin durumunuz farklı tabii. Savaşta Leş Breivs Biges yani Cesur Belçikalılar derdik hep. Poirot, lütfen üzülmeyin, diye teselliye çalıştı. Sonra, kadının savaştan söz edişi ona bir şeyi hatırlatmış gibi ekledi. Yanılmıyorsam, o bir kutu dolusu ilaç savaştan kalma. Hepiniz dün gece onları incelediniz, değil mi? Doğru, öyle yaptık. Niçin peki, diye sordu Poirot. Bayan Amori biraz düşündü. Nasıl olmuştu? Ah, evet, hatırlıyorum. Ben sakinleştirici gerektiğini söyleyince, Barbara ilaç kutusunu kitaplıktan indirdi. Sonra erkekler yanımıza geldiler. Doktor Karelli'nin dedikleri beni çok korkuttu. Soruşturmanın seyri Hastings. Heyecanlandırmıştı. Hoyrot yaşlı kadının devam etmesini istedi. Yani, Doktor Karelli'nin ilaçlarla ilgili. Söyledikleri mi? Yanlış anlamadıysam, kutudaki bütün ilaçlara tek tek baktı, öyle değil mi? Evet. Sonra şişelerden birini gösterdi. Yanlış hatırlamıyorsam, zararsız görünen bir ismi vardı, bromid. Ben bunu deniz tutmasına karşı kullanırım. Kendisi bunun 12 sağlıklı insanı öldürecek güçte olduğunu söyledi. Yosire hidrobromid mi? diye sordu Poirot. Anlayamadım. Doktor Karelli'nin anlattığı ilaç Hiyosin Hidrobromid miydi? Bayan Amori, evet oydu dedi heyecanla. Ne kadar zekisiniz. Sonra Lucia Şişe'yi ondan alarak, Karelli'nin melekler gibi deliksiz bir uykuya dalmaya dair sözlerini tekrarladı. Bu yeni moda şairhane terimlerden nefret ediyorum. Ünlü. Ş Şair Lord Tennyson'dan sonra kimse böyle şiirsel laflar etmeye... Ne adamdı diye mırıldandı Poyrot. Bir şey mi dediniz? Lord Tennyson'u düşünüyordum da. Devam edin lütfen. Sonra ne oldu? Sonra mı? Dün gece bu odada olanları anlatıyordunuz. Ah tabii. Barbara ahlaksız bir şarkı dinlemek istedi. Yani gramofonda. Tanrı'ya şükür onu durdurmayı başardım. Anlıyorum, diye mırıldandı Poirot. Ya doktorun gösterdiği o ilaç şişesi, dolu muydu? Bayan Amori, evet, dedi hiç tereddüt etmeden. Çünkü doktor. Karalli deliksiz uykudan söz ederken, şişedeki hapların yarısının yeteceğini söylemişti. Bayan Amori, ayağa kalkarak masadan uzaklaşınca, Poirot da yanına gitti. Bildiğiniz gibi, şu doktor. Parelli'den hoşlanmıyorum, Monsieur Poirot. O adamda tuhaf bir şeyler var. Bana hiç samimi gelmiyor, üstelik çok da kaypak gözüküyor. Arkadaşı olduğu için Lucia'nın yanında bir şey diyemedim tabii. Fakat hiç hoşlanmıyorum. Lucia herkese güvenmeye hazır. O adam eve sızıp formülü çalmak için bir şekilde Lucia'nın güvenini kazanmış olmalı. Poirot esrarengiz bakışlarla süzdü kadını. Yani Sir odun formülünü çalanın doktor Carelli olduğundan şüpheniz yok, öyle mi? Bayan Amory şaşkınlıkla baktı dedektife. Monsieur Poirot. Başka kim çalmış olabilir? Evdeki tek yabancı o. Elbette kardeşim evimizdeki bir misafiri suçlamak istemezdi. Bu. Yüzden ben kadının iade edilmesi için bir fırsat verdi. Bence çok incelikli bir düşünce. Gerçekten çok incelikli. Hoyrot onun suyuna giderek, haklısınız, dedi ve yaşlı hanımefendinin omzuna sarıldı. Bayan Amori'nin bunu hiç hoş karşılamadığı belliydi. Matmazel, bir deney yapacağım. Bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Hoyrot kolunu çekti. Dün gece ışıklar söndüğünde nerede oturuyordunuz? Şurada. Bayan Amori kanepeyi gösterdi. Tekrar oraya oturur musunuz lütfen? Bayan Amori kanepeye oturdu. Şimdi, matmazel. Belliğinizi zorlamanızı istiyorum sizden. Gözlerinizi kapar mısınız lütfen? Bayan Amori kendisinden isteneni yaptı. Tamam, dedi Poirot. Şimdi. De dün geceye döndüğünüzü farz edin. Her yer karanlık. Hiçbir şey göremiyorsunuz. Fakat sesleri duyuyorsunuz. Geriye dönün lütfen. Ne duyuyorsunuz? Diye sordu Poirot. Karanlıkta ne duyduğunuzu anlatın bana. Dedektifin heyecanından etkilenen Bayan Amory onun isteğini elinden geldiğince yerine getirmeye çalıştı ve kesik kesik anlatmaya başladı. Soluk sesleri. Art arda soluk sesleri. Sonra devrilen bir sandalyenin gürültüsü ve metalik bir klik sesi. Böyle mi? Hoyrot cebinden çıkardığı anahtarı yere attı. Hiç ses çıkmamıştı. Birkaç saniye bekleyen bayan Amori bir şey duymadığını söyledi. Yoksa böyle bir ses miydi? Hoyrot anahtarı yerden alarak sehpaya vurdu. Duyduğum ses tam olarak buydu. Dedi bayan Amor'i heyecanlanarak. Ne kadar ilginç. Lütfen devam edin, matmazel. Şey, Lucia bağırdı ve Sir da seslendi. Sonra kapı vuruldu. Hepsi bu mu? Emin misiniz? Evet, sanırım. Bir dakika. En başta tuhaf bir ses duydum. Sanki ipeğin yırtılışı gibi. Birisinin elbisesi olabilir. ''Kimin elbisesiydi sizce?'' diye sordu Poirot. Lucia'nın olmalı.'' ''Barbaran'ın olamaz çünkü o şurada tam yanında oturuyordu.'' Poirot ''Çok ilginç'' diye mırıldandı düşünceli bir edayla. ''Bayan Amori, hepsi bu kadar'' diye tamamladı sözünü. ''Gözlerimi açabilir miyim artık?'' ''Elbette matmazel.'' ''Bayan Amori gözlerini açar açmaz'' Poirot sordu. Sir Claude'un kahvesini kim koydu? Siz mi? Hayır. Lucia koydu. Tam olarak ne zaman koyduğunu hatırlıyor musunuz? O korkunç ilaçlar hakkında konuştuktan hemen sonra yanılmıyorsam. Bayan Lucia Sir Claude'un kahvesini kendisi mi götürdü diye sordu Poirot. Bayan Amory uzun uzun düşündü. Hayır. Hayır. Kim götürdü öyleyse? Bilmiyorum. Emin değilim. Bir düşüneyim. Ah, tamam. Hatırladım. Sir Claude'un fincanı sehpada Lucia'nın fincanının yanındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Bay Reynor, Sir kahvesini çalışma odasına götürecekken, Lucia ya yanlış fincanı götürdüğünü söyledi. Bu gerçekten tuhaf, çünkü... daki kahve de koyu ve şekersizdi. Yani Sir Claude'un kahvesini Mösyö Reynor götürdü. Evet, en azından, yo, hayır. Hincan'ı Richard aldı, çünkü Barbara, Bay Reynor'ı dansa davet etmişti. Ah! Babasının kahvesini Mösyö Amory götürdü o halde. Doğru, diye onayladı Bayan Amory. Mösyö Amory'nin kahveyi götürmeden hemen önce ne yaptığını söyleyebilir misiniz? Dans mı ediyordu? Hayır. İlaçları kutuya koyuyordu. Düzgün bir şekilde. Anlıyorum, dedi Poyrot. O halde Sir Cloud kahvesini çalışma odasında içti. İçmeye orada başlamıştı. Ama sonra fincanını alarak buraya geldi. Kahvenin tadının acı olduğundan yakınıyordu. Sizi temin ederim, Monsieur Poyrot kahve en iyi kaliteydi. Londra'daki ordu pazarından özel olarak getirtmiştim. Hani, Su Victoria Caddesi'ndeki mağaza. Tren istasyonundan fazla uzak değil. Kapı açıldı ve Edward Reynor içeri girdi. Konuşmanızı böldüysem, özür dilerim. Monsieur Porota ile konuşmak istiyordum. Fakat sonra da gelebilirim. Hayır, hayır, diye atıldı Poirot. Bu sevimli hanımefendiye çektirdiğine azap sona erdi zaten. Bayan Amori kalktı. Yararlı olamadığım için üzgünüm. Kapıya gitti. Poirot ondan önce kapıya gitti. Aksine çok yararınız oldu, matmazel. Tahmininizden çok fazla üstelik. Kapıyı açarak kadının çıkmasını bekledi. 10. bölüm. Bay Bayan Amori çıkınca Poirot dikkatini Edward Rynor'a yöneltti. Buyurun, Monsieur Rynor. Sandalyelerden birini gösterdi. Sizi dinliyorum. Raynor oturdu ve heyecanla Poirot'ya baktı. Sir Claude'un ölümüyle ilgili haberi Bay Amori'den yeni duydum. Yani ölüm sebebiyle ilgili gerçeği. Çok olan dışı bir durum, Monsieur. Şaşırdınız mı? diye sordu Poirot. Elbette. Böyle bir şey aklıma bile gelmezdi. Oyurucu sekreterin yanına giderek bulduğu anahtarı ona verdi. Bir yandan da Raynor'u dikkatle süzüyordu. Bu anahtarı daha önce gördünüz mü, Monsieur Raynor? Sekreter anahtarı kaşlarını çatarak elinde evirip çevirdi. Sir Claude'un kasasının anahtarına benziyor. Akat Bay Amori'den duyduğuma göre Sir Claude'un anahtarı zincirine takılı halde her zamanki yerindeymiş. Reynor anahtarı Poirot'ya iade etti. ''Yanılmıyorsunuz, bu kasanın anahtarı.'' dedi Poirot. Fakat kopyalanmış bir anahtar. Sözünün burasında kelimeleri özenle vurgulayarak konuşmaya başladı. ''Dün gece sizin oturduğunuz sandalyenin altında bulundu.'' Reynor istifini bozmamıştı. ''Onu benim düşürdüğümü sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.'' Poirot bir an karşısındakini süzdükten sonra... Bu cevapla yetinir gibi başını salladı. Size inanıyorum. Kanepeye oturarak ellerini ovuşturdu. İşimize dönelim, Monsieur Reynor. Siz, Sir Claude'un özel sekreteriydiniz, değil mi? Doğru. Yani, işlerinden epeyce haberdardınız. Evet. Bilimsel eğitim aldım ve bazen deneylerinde kendisine yardımcı oldum. ''Bu talihsiz olaya ışık tutacak bir şey biliyor musunuz?'' diye sordu Poirot. Reynor cebinden bir mektup çıkardı. ''Yalnızca bu.'' Yerinden kalkıp mektubu Poirot'ya verdi. Görevlerimden biri de Sirkloğu'da gelen mektupları açmak ve düzene koymaktı. Bu iki gün önce gelmişti. Poirot mektubu yüksek sesle okudu. ''Koynunuzda bir yılan besliyorsunuz.'' ''Koynunuzda mı?'' Devam etmeden önce Hastings'e döndü. Selma Gótez'den ve onun yakınlarından sakının. Sırrınız biliniyor. Dikkatli olun. Gözcü diye imzalanmış. Hemeeme çok ilginç ve Dramatik. Hastings işte bu çok hoşuna gidecek. Hoyrot mektubu dostuna verdi. Edward Reynor bu Selma Gótez kim olabilir diye sordu. Hoyrot arkasına yaslanarak parmak uçlarını birleştirdi. ''Sanırım merakınızı giderebilirim, Monsieur. Selma Gotts gelmiş geçmiş en başarılı uluslararası casustur. Aynı zamanda çok güzel bir kadındı. İtalya, Fransa, Almanya ve galiba son olarak da Rusya adına çalıştı. Olağanüstü bir kadındı. İlkilen Rainor sert bir sesle sordu. ''Neden geçmiş zaman kullandınız?'' Selma Gotts öldü, dedi Poyrot. Geçen Kasım ayında Cenova'da, şaşkın bir ifadeyle başını iki yana sallayan Hastings'in elinden mektubu aldı. O halde bu mektup bir şaşırtmaca, dedi Reynor. Poyrot, acaba, acaba diye mırıldandı. Mektupta Selma Gotts ve onun gibiler diyor. Selma Gotts ardında bir kız evlat bıraktı, Monsieur Reynor. Çok güzel bir kız. Annesinin ölümünden sonra ortadan kayboluverdi. Poirot mektubu cebine koydu. Yoksa bu mümkün mü? Rainord sustu. Evet. Bir şey mi diyordunuz, Monsieur? Rainord dedektife yaklaşarak, Bayan Lucia Amorini'nin İtalyan hizmetçisi, dedi heyecanla. Bayan Lucia onu İtalya'dan beraberinde getirdi. Çok güzel bir kız. Adı Vittoria Muzio. Selma Got'un kızı olabilir mi? Bu bir olasılık. Poirot etkilenmiş gibi cevaplamıştı. Onu size yollayayım. Reynor ayağa kalktı. Poirot da kalkmıştı. Hayır, durun bir dakika. Onu şüphelendirmemeliyiz. Önce Madame Lucia Amori ile konuşmak. istiyorum. O genç hizmetçi hakkında ondan bilgi alabilirim. Haklı olabilirsiniz, diye onayladı Raynor. Bayan Lucia'ya hemen haber vereceğim. Sekreter kararlı bir ifadeyle odadan çıkarken, Hastings heyecanla Poirot'nun yanına gitti, işte Poirot. Karelli ile o İtalyan hizmetçi yabancı bir devlet adına işbirliği yapıyorlar. Sen de aynı fikirde değil misin? Delin düşüncelere dalan Poirot dostunun dediklerini duymamıştı bile. Poyrot, sen de öyle düşünmüyor musun? Karelli ve o İtalyan hizmetçi bu işte birlikte olmalılar. Ah evet, bu tam senden beklenecek bir düşünce dostum. Hastings gücenmişti. Peki senin fikrin ne o zaman? Öncelikle cevaplanması gereken bazı sorular var sevgili Hastings. Adam Lucia Amori'nin gerdanlığı neden iki ay önce çalındı? Neden hemen polise haber vermedi? Neden? Lucia Amori elinde çantasıyla odaya girince Poirot sustu. Beni görmek istemişsiniz, Monsieur Poirot. Doğru mu? Evet, madam. Size birkaç sorum var. Poirot masanın yanındaki sandalyelerden birini gösterdi. Oturmaz mıydınız? Lucia gösterilen sandalyeye otururken, Poirot dostu Hastings'e döndü. Şu gördüğümüz bahçe ne de güzel, dostum. Poirot, Hastings'in koluna girerek onu camlı kapıya götürdü. Hastings önce isteksiz göründü, fakat Poirot nazik olduğu kadar kararlıydı. Evet, dostum. Tabiatın ihtişamına bir bak. Bu güzelliklerle baş başa kalmak için her olanağı değerlendirmelisin. Başta odayı terk etmekte gönülsüz davranan Hastings kapıdan çıkınca, sıcak ve güneşli havada dolaşmanın zevkli olacağını düşündü. Çimenlik alandan geçerek ardında düzenli bir bahçenin uzandığı çite doğru yürüdü. Çit boyunca ilerlerken, baş başa konuştukları belli olan Barbara Amory ile Dr. Graham'ın seslerini işitti. Çift çitin diğer tarafındaydı. Silkwood'un ölümü ve formülün çalınması ile ilgili Poirot'nun işine yarayacak bir şey duyma ümidiyle durup dinledi. Güzel ve genç kuzeni için bir taşla doktorundan daha iyi bir kısmet düşündüğü belli. Birbirimizi görmemizi engellemesinin nedeni bu olmalı, diyordu Kenneth Graham. Richard bazen yaşından beklenmeyecek kadar tutucu. Oluyor, diye karşılık verdi Barbara'nın sesi. Bunun cesaretini kırmasına izin verme, Keni. Ben ona aldırmıyorum bile. Ben de aldırmayacağım, dedi doktor. Graham, dinle, Barbara. Seninle burada buluşmak istedim çünkü ailen görmeden baş başa konuşmamız gerekiyordu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, amcanın dün gece zehirlendiğine kuşku yok. Ya? Barbara pek heyecanlanmamış. Şaşırmış görünmüyorsun. Şaşırdım herhalde. Ne de olsa insanın ailesinden birileri her gün zehirlenmez, değil mi? Aslında amcamın ölümüne pek üzülmedim. Hatta sevindim desem yeridir. Barbara. Bunu duyduğuna şaşırmış numarası yapına, Keni. O huysuz ihtiyarın davranışlarını sana defalarca anlatmıştım. Bizlerle... Değil, o aptal deneyleriyle ilgilenirdi sadece. Richard'a çok kötü davranırdı. Lucia'yı karısı olarak İtalya'dan getirdiğinde kadıncağızı hiç iyi karşılamamıştı. Oysa Lucia çok tatlı bir kadın ve tam Richard'a uygun bir eş. Barbara, sevgilim. Sana bir şey sormak zorundayım. Benden laf çıkmaz, biliyorsun. Gerekirse seni koruyacağım. Amcanın ölümü hakkında bir şey biliyor musun? Richard'ın içinde bulunduğu mali sorunlar nedeniyle, mirası ele geçirmek için babasını öldürebileceğinden şüpheleniyor musun? Bu konuyu kapatalım, Keni. Beni buraya kuzenimi cinayetle suçlamak için değil, kulağıma tatlı şeyler fısıldamak için çağırdığına sanmıştım. Sevgilim, Richard'ı herhangi bir şeyle suçladığım yok. Fakat bir Gariplik olduğunu kabul etmelisin. Richard babasının ölümünü polisin soruşturmasını istemiyor. Ortaya çıkacaklardan korkuyor sanki. Polisin işe karışmasını engelleyemez elbette, ancak resmi soruşturma başlattığım için bana çok kızgın. Ben bir doktor olarak vazifemi yaptım sadece. Nasıl olur da Sir Claude'un kalp krizinden hayata veda ettiği yolunda ölüm belgesi imzalayabilirdim. Tanrı aşkına birkaç hafta önce onu muayen ettiğimde kalbi sapasağlamdı. Kenny, bunları dinlemek istemiyorum artık. Ben içeri giriyorum. Sen bahçe kapısından çıkarsın, değil mi? Sonra görüşürüz. Barbara, benim tek isteğim. Fakat Barbara çoktan gitmişti. Doktor. Graham inler gibi içini çekti. Hastings yapacağı en uygun şeyin. İkisine de gözükmeden hızlı ve Sessiz adımlarla eve dönmek. Olduğunu düşündü. 11. Bölüm Hoyrod arkadaşı Hastings. Bahçeye gönderdikten sonra camlı kapıyı kapayarak Lucia Amory'e döndü. Lucia'nın gözlerinde endişe vardı. Anladığım kadarıyla hizmetçimi merak ediyorsunuz. Bay Reinor'dan duydum. Ama o çok iyi bir kızcağız. Yanlış bir şey yaptığını hiç sanmam. Madam, sizinle görüşmek istediğim konu hizmetçiniz değil. Lucia şaşkındı. Ama Bay Reynor dedi ki. Hoyrot sözünü kesti. Korkarım, kendimce sebeplerden ötürü Bay Reynor'ın öyle sanmasını istedim. Neden? Lucia'nın sesinde ihtiyatlı bir ifade vardı. Madam, dün bana iltifat ettiniz. Beni ilk gördüğünüz anda bana güvendiğinizi söylemiştiniz. Evet. Bana şimdi de güvenmenizi rica ediyorum, Madam. Ne demek istiyorsunuz? Poirot ciddileşti. Gençsiniz, güzelsiniz, beğeniliyorsunuz, seviliyorsunuz. Her kadının istediği şeyler bunlar. Fakat bir eksiğiniz var, Madam. Sırlarınızı paylaşabileceğiniz bir baba. Beni babanızmışım gibi kabul edin lütfen. Lucia bir şey söyleyecekken, Poirot sözünü kesti. İtiraz etmeden önce iyi düşünün, madam. Sizin ricanız üzerine burada kaldım. Size yardım etmek için. Bunu hala istiyorum. Lucia ansızın patlayı verdi. Buradan gitmekle bana en büyük yardımı yapmış olursunuz, Monsieur. Madam, polis çağrıldığından haberiniz var mı? Polis mi? Evet. Fakat kim çağırdı? Ve neden? Doktor Graham ve meslektaşı diğer doktorlar, dedi Poirot. Sir Claude'un zehirlendiği anlaşıldı. Ah, hayır. Hayır. Olamaz. Lucy'a şaşırmaktan çok korkuya kapılmıştı. Gördüğünüz gibi bir an önce karara varmak zorundasınız, madam. Şimdi hizmetinizdeyim. Sonra da adaletin hizmetinde olacağım. Lucia ona güvenip güvenemeyeceğini anlamaya çalışırcasına Poirot'nun yüzüne bakıyordu. Ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu sonunda. Poirot oturdu. Kendi kendine ne yapmanızı diye mırıldandı. Sonra da neden bana gerçeği anlatmıyorsunuz, madam dedi müşfik bir sesle. Lucia bir an tereddüt etti. Ardından elini ona uzattı. Ben. Kısa bir kararsızlığın ardından ifadesi sertleşti. Sizi anlamakta zorluk çekiyorum, Monsieur Poirot. Öyle mi? Buna üzüldüm, madame. Kendisini biraz toparlayan Nusya, benden ne istediğinizi açıkça söylerseniz, sorularınızı cevaplayabilirim, dedi soğuk bir ifadeyle. Hercule porotayla cebelleşiyorsunuz demek. Pekala, bunu iyi bilmelisiniz, madam, her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracağız. Hoyrod hafifçe masaya vurdu. Ama süreç daha sancılı geçecek. Benim saklayacak bir şeyim yok, dedi Lucia dikleşerek. Hoyrod, Edward Reiner'ın verdiği mektubu cebinden çıkararak Lucia'ya uzattı. Bu mektup birkaç gün önce Sir Claude'a gelmiş. Lucia mektuba şöyle bir baktıktan sonra geri verdi. Ne olmuş? Daha önce Selma Gotts adını duymuş muydunuz? Hayır. Kim o? Geçen Kasım ayında. Cenova'da ölmüş diye açıkladı Poirot öyle mi? Belki Cenova'da onunla karşılaştınız. Poirot mektubu cebine soktu. Aslında karşılaştığınıza eminim. Lucia, hayatımda Cenova'ya ayak basmadım diye çıkıştı. Ya sizi orada gören olduysa? Bu imkansız. Oyrot ısrar etti. Akat kocanızla Cenova'da tanışmadınız mı, madam? Bunu Richard mı söyledi? Ne kadar aptalmış. Onunla Milano'da tanışmıştık. Öyleyse Cenova'da görüştüğünüz kadın. Lucia sinirlenmişti. Oraya hiç gitmediğimi söyledim size. Ah kusura bakmayın. Biraz önce demiştiniz. Yine de çok tuhaf. Nedir tuhaf olan? Hoyrot gözlerini kapayarak arkasına yaslandı. Sesi hafiflemişti. Size ufak bir öykü anlatacağım, madam. Cebinden bir not defteri çıkardı. Londra'da yayınlanan bazı gazetelere foto muhabirliği yapan bir dostum var. Nasıl denir? Lido kumsalında güneşlenen asil hanımların gizlice resimlerini çeker. Bu gibi şeyler işte. Hoyrot not defterinde bir şey aradı. Bu dostum geçen Kasım ayında Cenova'da tanınmış bir hanıma rastlamış. Bu hanım şimdilerde kendisine Baroness Girs diyormuş ve ünlü bir Fransız diplomatın arkadaşıymış. Bu ilişki herkesin. Dilindeymiş, fakat bunun hanımefendi için bir önemi yokmuş, çünkü bu sayın diplomat ona aşıkmış. Arılıyorsunuz, değil mi? Hoyrot masumca bir ifade takınmıştı. Umarım canınızı sıkmıyorum, madam. Hayır ama bütün bunları bana ne diye anlatıyorsunuz? Hoyrot not defterine bakarak devam etti. Saadede geliyorum, madam. Dostum çektiği fotoğraflardan birini bana gösterdi. Barones Gersin çok güzel bir kadın olduğunda hemfikir olduğumuz için diplomatın hali bizi şaşırtmadı. Hepsi bu mu? Hayır, madam. Barones yalnız değildi. Resim kızıyla yürüyüşteyken çekilmiş. Kızının da unutulmayacak kadar güzel bir yüzü var. Poirot gösterişli bir hareketle ayağa kalkarak not. Defterini kapadı. Ve tabii o yüzü buraya geldiğim an tanıdım. Lucia, Poirot'ya bakarak derin bir soluk aldı, sonra toparlandı. Sevgili Monsieur Poirot, nasıl da fark edememişim. Sorularınızın anlamını şimdi çözdüm. Baroness Eskiers'le kızını çok iyi hatırlıyorum elbette. Kızı sıkıcı bir tipti, fakat annesi beni büyülemişti. Sık sık yürüyüşlere çıkardık. Benimle vakit geçirmek onun da hoşuna gidiyordu. Hata buradan kaynaklanıyor olmalı. Beni onun kızı sandılar, Lucia arkasına yaslandı. Poirton'un başını sallayarak onaylaması Lucia'yı gözle görünür biçimde rahatlatmıştı. Dedektif ansızın öne eğildi. Fakat Cenova'ya hiç gitmediğinizi söylemiştiniz. Gafil avlanan Lucia soluğunu tuttu. Elinizde fotoğraf falan yok. Yarı Soru, yarı şüphe ifadesiydi bu. Hayır, diye itiraf etti Poirot. Yok, madam. Selma Gotiz'in Cenova'da kullandığı sahte ismi biliyorum sadece. Gerisi benim uydurduğum zararsız bir hikayeydi. Lucia ayağı fırladı. Gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Beni tuzağa düşürdünüz. Poirot omuz silkti. Evet, madam. Korkarım başka çarem yoktu. Bütün bunların Sir Cloudun ölümüyle ne ilgisi var? Lucia kızgınlık içinde etrafına bakındı. Poirot cevaplamak yerine, kayıtsız bir ifadeyle başka bir soru sordu. Madam, Ceketindeki hayali bir toz zerresini silkeledi. ''Kısa bir süre önce kıymetli bir gerdanlığınızı kaybettiğiniz doğru mu?'' Lucia'nın bakışları ateş saçıyordu. ''Tekrar soruyorum.'' Sesi dişlerinin arasından tıslayarak çıkıyordu. Bütün bunların Sir Claude'un ölümüyle ne ilgisi var? Hoyrot ağır ağır kelimeleri vurgulayarak cevap verdi. Önce bir gerdanlık çalınıyor. Ardından değerli bir formül. Her ikisi de çok para ediyor. Bütün bunların anlamı ne? Öğrenmek istediğim şu, Madam. Doktor Carelli bu sefer ne kadar para istedi? Lucia arkasını döndü. Ben, ben. Artık sorularınıza cevap vermeyeceğim. Sesi fısıltı halinde çıkmıştı. Korktuğunuz için mi? Poyrot kadına yaklaştı. Lucia ona doğru dönerken başını geriye attı. Hayır, korkmuyorum. Neden söz ettiğinizi anlamıyorum sadece. Doktor Karaylin için benden para istesin. Konuşmamak için, dedi Poyrot. Amoriler çok gururlu bir aile ve Siz sen Magotiz'in kızı olduğunuzu öğrenmelerini istemiyorsunuz. Lucia içini çekerek karşısındakine baktı, sonra buraya çökerek yüzünü ellerinin arasına gömdü. Richard'ın bundan haberi var mı? Henüz yok, madam. Genç kadın ümitsizliğe kapılmıştı. Ona söylemeyin, Monsieur Poirot. Yalvarırım ona bir şey söylemeyin. Aile adı ve şerefi onun her şeyidir. Onunla evlenmem alçakça bir hareketti. Fakat çaresizdim. Annemle birlikte yaşamak zorunda kaldığım o hayattan nefret ediyordum. Yine de başka seçeneğim yoktu. Annemin ölümünden sonra nihayet özgür kaldım. Yalanlar ve entrikalarla dolu o dünyadan kurtulmuştum sonunda. Richard'la tanışmam, hayatımın en güzel Olayıydı. Onu sevdim, o da benimle evlenmek istedi. Richard'a gerçek kimliğimi nasıl söyleyebilirdim? Hem neden söyleyecektim ki? akat sonra dedi Poyrot nazik bir ifadeyle. Doktor Carelli sizi bir yerlerde Mösyö Amori ile sorup tanıyınca şantaj yapmaya başladı. Evet ama benim kendime ait param yoktu. Gerdanlığımı satarak istediği parayı verdim. Bununla kalacağını sanıyordum. Fakat dün tekrar ortaya çıkarak buraya geldi. Sir Claude'un formülünden haberi olmuş. Formülü onun için çalmanızı mı istedi sizden? Lucia içini çekti. Evet. Çaldınız mı peki? Oyrot kadının yanına gitti. Artık ne söylesem de inanmazsınız. Lucia basını hüzünle iki yana salladı. Poirot genç kadını anlayış dolu bir ifadeyle süzüyordu. Hayır çocuğum. Sana hala inanıyorum. Cesur ol ve Poirot babaya güven, olur mu? Bana gerçeği söyle. Sir Claude'un gizli formülünü çaldın mı? Hayır çalmadım. Çalmadım. Fakat bunu yapmaya niyetlendiğim doğru. Karelli çıkardığım kalıbı kullanarak kasa anahtarının bir kopyasını yaptı. Hoyrot cebinden çıkardığı anahtarı ona gösterdi. Bu mu? Lucia anahtara baktı. Evet. Gayet kolay olacak gibi gözüküyordu. Karelli bana anahtarı verdi. Tam çalışma odasında kasayı açacak cesareti toplamaya çalışırken Sir Cloud beni kasanın önünde yakaladı. Yemin ederim gerçek bu. Size inanıyorum, madam. Hoyrot anahtarı cebine koyduktan sonra koltuğa oturarak parmak uçlarını birleştirdi. Yine de Sir Cloud'un Elektriklerin kesilmesi fikrine hevesle razı oldunuz. Üstümün aranmasını istemiyordum, diye açıkladı Lucia. Karelli bana anahtarla birlikte bir de not vermişti ve ikisi birden elbisemin cebindeydi. Onları ne yaptınız, diye sordu Poirot. Işıklar söndüğünde, anahtarı olabildiğince uzağa fırlattım. Bu tarafa. Edward Reiner'ın bir gece önce oturduğu sandalyenin olduğu tarafı gösterdi. Ya Karelli'nin size verdiği not? Onu ne yapacağımı bilmiyordum. Lucia kalkıp kitapların konduğu masaya gitti. Bunlardan birinin sayfaları arasına koydum. Eline bir kitap aldı. Sayfalarını karıştırdı. İşte hala burada. Kağıt parçasını uzattı. Görmek ister misiniz? Hayır, madam. O özel bir mesaj. Lu Lucia notu ufacık parçalar halinde yırtarak çantasına koydu. Poirot dikkatle ona bakıyordu. Bir şey daha, madam. Dün gece elbiseniz yırtıldı mı? Benim mi? Hayır. Lucia şaşırmıştı. O karanlık esnasında bir elbisenin yırtıldığını işittiniz mi? Lucia biraz düşündü. Siz söyleyince hatırladım. Evet, galiba duydum. Ama benim elbisem değildi. Bayan Amorir'in ya da Barbara'nın olmalı. Üstünde durmayalım, dedi Poirot. Dün gece Sir Claude'un kahvesini kim koydu? Ben koydum. Sonra fincanı kendi fincanınızın yanına, sehpaya koydunuz, değil mi? Evet. Poirot ayağa kalkıp, masanın üstünden ona doğru eğildi. Zehri. Hangi fincana koydunuz? Lucia'nın nutku tutulmuştu. Nereden biliyorsunuz? Benim işim bu. Hangi fincan, madam? Lucia içini çekti. Kendiminkine. Neden? Çünkü ölmek istiyordum. Richard, Karelli ile aramda bir şeyler olduğundan kuşkulanıyor, bir ilişki olduğunu sanıyordu. Ne büyük bir yanılgı. Karelli'den nefret ediyorum. Formülü çalamadığıma göre Richard'a gerçeği anlatacağından emindim. İntihar etmekten başka yol yoktu. Ansızın bastıran deliksiz bir uyku. Aynen böyle demişti. Kim? Doktor Carelli. Hoyrot, anlamaya başlıyorum, dedi ağır ağır. Sonra masadaki. Fincanı gösterdi. Bu sizin fincanınız mı? Hiç içilmemiş. Evet. Neden içmekten vazgeçtiniz? Richard benimle yurt dışına gideceğini, bunun için bir şekilde para bulacağını söyledi. Bana. Yeniden ümit verdi. Beni dikkatle dinleyin, madam. Hoyrot iyice ciddileşmişti. Doktor. Graham bu sabah Sir Claude'un yanındaki fincanı götürdü. Evet. Meslektaşları o fincanda kahve telvesinden başka bir şey bulamayacaklar. Lucia bakışlarını kaçırıyordu. El. Elbette. Doğru, o halde. Lucia uzun uzun boşluğa baktıktan sonra aniden parlayıverdi. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Beni korkutuyorsunuz. Dediğim gibi bu sabah Sir Claude'un yanındaki fincanı tahlile götürdüler. Dün gece Sir Cloud'un yanında duran asıl fincanı alıp götürdüklerini varsayalım bir de. Hoyrot kapının yanındaki sehpaya giderek, saksıdaki fincanı çıkardı. Bu fincanı götürdüklerini varsayalım. Lucia ayağı fırlayarak yüzünü elleriyle kapadı. Biliyorsunuz. Hoyrot yanına gitti. Madam. Sesi sertleşmişti. Fincanı tahlil edince bir şey bulamayacaklar. Fakat ben dün gece asıl fincandaki kalıntılardan numune almıştım. Sir Claude'un kahvesinde Hiyosin olduğunu söylesem ne dersiniz? Lucia dehşet içinde kalmıştı. Bir an ayakta sallandıktan sonra kendisini derhal toparladı. Çok haklısınız. Onu öldürdüm. Sesi aniden yükseldi. Onu öldürdüm. Hiyosin'i onun kahvesine ben koydum. Masaya giderek dolu fincanı aldı. Fakat bunda sadece kahve var. Dolu fincanı ağzına götürdüğü an, poyrot ileri atılarak elini fincanla kadının dudakları arasına koydu. Bir an bakıştılar, ardından Lucia hıçkırıklara boğuldu. Poyrot fincanı alıp tekrar masaya koydu. ''Madam, neden bana engel oldunuz?'' diye sordu Lucia. ''Madam, hayat çok güzel.'' Neden onu bırakıp gitmek istediniz? Ben. Tanrım. Lucia kanepeye çöküp, hıçkırarak ağlamaya başladı. Poyrot'nun sesinde nazik, müşfik bir ifade vardı şimdi. Bana gerçeği söylediniz. Zehri kendi fincanınıza koymuştunuz. Size inanıyorum. Fakat diğer fincanda da zehir vardı. Sizden yine gerçeği istiyorum. Sir Cloud'un kahvesine zehri kim koydu? Lucia deşetten dona kalmıştı. Hayır, hayır, yanılıyorsunuz. O yapmadı. Sir Cloud'u ben öldürdüm. İsteri krizine tutulmuş gibiydi. Kim öldürmedi? Kimi korumaya çalışıyorsunuz, madam? O yapmadı diyorum size. Lucia hıçkırarak ağlıyordu. O sırada kapıya vuruldu. Polis gelmiş olmalı, dedi Poirot. Zamanımız kalmadı. Size iki konuda söz verebilirim, madam. Birincisi, sizi koruyacağım. Ben öldürdüm diyorum. Lucia'nın sesi çığlığa dönüşmüştü. Poirot onu duymamış gibi, ikinci sözüm, diye devam etti. Hocanızı kurtaracağım. Lucia afallayarak ona baka kaldı. Treadwell içeri girdi. Scotland Yard'dan müfettiş Vap geldi, efendim. 12. Bölüm Müfettiş Vap, genç polis memuru Johnson'la birlikte 15 dakika içinde kütüphanedeki araştırmayı bitirmişti. Orta yaşlı, tıknaz bir adam olan Vap, ile bahçedeki çabuk biten sürgünden dönmüş olan Hastings'le konuşuyordu. Evet, dedi Vap polis memuruna. Bay Poyrot ya eski dostuz. Ondan sıkça söz ettiğimi biliyorsun. İlk kez birlikte çalıştığımızda halen Belçika Polis Teşkilatı'nın bir üyesiydi. Abercrombie sahtekarlığı davasıydı değil mi Poyrot? Adamı Brüksel'de enselemiştik. Ne günlerdi. Ya Baron Altara'yı hatırlıyor musun dostum? Tam sana göre bir olaydı. Avrupa'daki polis bozuntularından kaçmayı başarmıştı. Fakat biz onu Antwerp'te yakaladık. Bay Poirot'nun sayesinde tabii. Vap Johnson'dan Poirot'ya döndü. Ve sonra yine bu ülkede karşılaştık, değil mi, Poirot? Sen o zaman emekli olmuştun. Stylistteki o esrarengiz olayı çözmüştün, hatırlıyor musun? En son iki yıl önce aynı davada çalıştık, değil mi? Londra'daki o İtalyan asilzadenin davasında. Seni tekrar gördüğüme sevindim, Poyrot. Ve çok da şaşırdım tabii. Eh, bu davada da birlikte çalışacağız, öyle mi? Poyrot güldü. Zaaflarımı bilirsin, dostum. Çok esrarengiz bir adamsın. Vap eski dostunun omzuna hafif bir şaplak indirdi. Ben içeri girerken konuştuğun bayan Amory çok güzel bir kadın. Yanılmıyorsam Richard Amory'nin karısı değil mi? Keyfin yerinde yani. Müfettiş bir kah kahkaha atarak masaya bitişik sandalyelerden birine oturdu. Her neyse bu tam sana göre bir dava. Zehirlenme olaylarından nefret ederim. Çok az ipucu olur. En son ne yiyip içtiklerini... Bunları kimin servis yaptığını araştırır durursun. Doktor. Graham kendinden çok emin. Ona göre ilaç kahvenin içindeymiş ve o dozda zehir etkisini anında göstermiş. Kesin sonucu adli tıptan gelecek rapordan sonra öğreneceğiz, ancak elimizde yeterince bilgi var. Vap ayağa kalktı. Bu odada işim bitti. Önce Bay Amori ile sonra doktor. Karelli ile konuşacağım. Galiba adamımız o. Ama insan daima acık kapı bırakmalı derim hep. Çıkışa doğru yürüdü. Geliyor musun, Poirot? Tabii sana eşlik edeceğim. Ve yüzbaşı Hastings de gelecek elbette. Vap güldü. Gölgen gibi peşinde, öyle değil mi Poirot? Poirot dostuna bir şey anlatmak istercesine baktı. Belki de Hastings burada kalmayı tercih eder. Konuyu kavrayan Hastings, evet, burada bekleyeceğim, dedi. Eh, nasıl istersen. Vap şaşırmıştı. Arkalarında genç polis memuruyla odadan çıkarlarken, Barbara Amory bahçe kapısından içeri girdi. Üstünde pembe bir buluz ve açık renk kumaş pantolon vardı. Ah! Demek buradasınız. Başımıza neler geldi böyle. Kanepeye oturdu. O adamlar polis miydi? Evet. Hastings onun yanına oturdu. Scotland Yard'dan müfettiş Vap. Kuzeninize birkaç soru sormaya gitti. Sizce bana da bazı şeyler soracak mı? Sanmam. Sorsa bile bunda korkacak bir yan yok. Ben korkmuyorum dedi Barbara. Aslında çok heyecanlı olurdu. Ben sansasyona bayılırım. Ya siz? Hastings bu soru karşısında şaşırmıştı. Ben bilemiyorum. Hayır, sansasyondan hoşlanmam. Barbara Amory esrarengiz bir ifadeyle ona baktı. Çok ilginç bir adamsınız. İngiltere dışında nerelerde bulundunuz? Güney Amerika'da birkaç yıl geçirdim. Biliyordum. Barbara elini gözlerine siper edip uzaklara bakar gibi yaptı. Göz alabildiğine uzanan dümdüz toprak. Eski moda bir adam oluşunuza şaşmamak gerekir. Hastings gücenmişti. misti. Üzgünüm dedi gerilerek. Ama bu çok hoşuma gidiyor diye atıldı Barbara. Pek şirin bir. Adamsınız. Eski moda demeklerine kastettiniz. Görgü kurallarına özen gösteriyorsunuz. Gerekmedikçe yalan söylemiyorsunuz. Olaylara hep insancıl yönden bakıyorsunuz. Öyle dedi Hastings şaşırarak. Siz öyle değil misiniz? Ben mi? Mesela Sir ölümü üzücü bir olaymış gibi davranmamı mı bekliyorsunuz? Üzücü değil mi? Hastings afallamıştı. Tanrı aşkına. Barbara ayağı fırlayarak sehpanın kenarına oturdu. Bana kalırsa, bu şimdiye kadar olan en güzel şey. İhtiyarın nasıl despot ve gaddar olduğunu siz bilemezsiniz. Barbara tıkanırcasına sustu. Ben, fakat. Barbara sözünü kesti. Ne o, dürüstlükten hoşlanmaz mısınız? Tersini düşünmüştüm oysa. Bu kıyafeti giymek yerine siyahlara bürünüp yas tutuyor, numarası yapmamımı tercih ederdiniz. Evet, dedi Hastings. Numara yapmanıza gerek yok. Böyle diyeceğinizi tahmin etmiştim. Fakat hayat yalanlarla boşa harcanmayacak kadar kısa. Cloud amca bizlere iyi davranmazdı. Hepimizin içten içe onun ölümüne sevindiğini biliyorum. Evet, Caroline Hall'un bile. Zavallı kadıncaaz. O adama bizden daha uzun süre katlanmak zorunda kaldı. Barbara birden sakinleşti. Bir süredir düşünüyorum. Caroline hala Sir Claude'u zehirlemiş olabilir. Dün geceki kalp krizi çok tuhaftı. Düşünün ki yıllardır duygularını. Bastıran Caroline hala güçlü bir ruhsal kompleks. Teorik olarak bu mümkün diye mırıldan da Hastings. Formülü kimin çaldığını merak ediyorum. Herkes Kalyan'ın çaldığına inanıyor, ancak ben Tredwell'den şüpheleniyorum. Uşağınızdan mı? Tanrı aşkına, neden? Çünkü çalışma odasına hiç yaklaşmadı. Hastings şaşırmıştı. Ama o halde nasıl? Ben hep en az kuşku duyulan kişiden şüphelenirim. En karmaşık cinayet davalarında her zaman böyle olur. Ve bizim olayımızda da en az şüphelenilecek kişi Tredwell. Sizden başka tabi dedi Hastings gülerek. Ah ben mi? Barbara kalkarak ondan uzaklaştı. Ne kadar ilginç. İlginç olan ne? Hastings de ayağa kalkmıştı. Aklıma gelen bir şey. Bahçeye çıkalım. Burası beni boğuyor. Barbara camlı kapıya yürüdü. Maalesef ben burada kalmalıyım, dedi Hastings. Neden? Bu odadan ayrılamam. Bu oda sizde saplantı haline gelmiş, Bay Hastings. Dün geceyi hatırlıyor musunuz? Hepimiz formülün çalınması yüzünden son derece şaşkındık. Sonra siz içeri girdiniz ve burası ne kadar hoş bir oda, dediniz. İkinizin odaya girişi unutulmayacak bir andı. Yanınızda o ufak tefek adam ve nazik tavrınızla siz. Hoyerotman ilk bakışta insana tuhaf göründüğünü itiraf etmeliyim, dedi Hastings. Ve kendine has huyları vardır. Mesela tam bir düzen hastasıdır. En küçük Dağınıklık, karşısındaki insanın kıyafetindeki en önemsiz bozukluk bile onun için işkenceden farksızdır. Birbirinizden ne kadar farklısınız, dedi Barbara gülerek. Poyrot'nun olayları çözme yöntemi tamamiyle kendisine özgüdür. Düzenli ve sistemli çalışmaya bayılır. Ayak izleri ve sigara külü gibi ayrıntılar bile onun için delil teşkil eder. Öte yandan bunların da tek başlarına anlam ifade etmeyeceğini söyler. Sonra yumurta biçimi kafasını gösterir ve gri beyin hücreleri. Der heyecanla. Yine de onun sizin kadar sevimli olmadığına inanıyorum, dedi Barbara. Burası ne hoş bir oda değişinizi unutamıyorum. Ama gerçekten hoş bir odaj. Sizinle aynı fikirde değilim. Barbara elinden tutarak onu canlı. Kapıya götürmeye çalıştı. Bu kadar yeter. Hadi benimle gelin. Anlamıyorsunuz. Hastings elini kurtardı. Hoyroth'ya söz verdim. Bu odadan ayrılmayacağınıza dair mi? Ama neden? Size açıklayamam. Barbara bir süre sustu. Sonra aniden tavır değiştirerek Hastings'in arkasına geçti. Bir şiirden dizeler okumaya koyuldu. Çocuk alev alan güvertede duruyordu. Kusura bakmayın, anlayamadım. Ondan başka herkesin terk ettiği yerde. ''Ey şirin adam.'' Sizi hiç anlamıyorum, dedi Hastings. Anlamanız gerekmiyor zaten. Gerçekten çok şirin bir insansınız. Barbara koluna girdi. Hadi sizi baştan çıkarayım. Size hayranım. Benimle şakalaşıyorsunuz. Hayır, size bayılıyorum. Her halinizle savaş öncesi dönemi temsil ediyorsunuz. Hastings bu sefer kadının onu camlı kapıya götürmesine karşı çıkamadı. Siz de olağanüstü bir kadınsınız. Tanıdığım kızların hiçbirine benzemiyorsunuz. Bunu duymak beni çok mutlu etti. Bu iyiye işaret. Camlı kapıların önünde karşılıklı duruyorlardı. İyiye işaret mi dediniz? Evet. Bu tür sözler bir kızı ümitlendirir. Hastings'in yüzüne ateş basarken, onu bahçeye sürükleyen Barbara neşeyle güldü. 13. Bölüm Barbara ile Hastings'in bahçeye çıkışlarının ardından, kütüphane ancak bir iki dakika boş kalmıştı. Sonra koridor kapısı açıldı ve elinde nakış torbasıyla Caroline Amory girdi. Doğruca kanepeye giderek, minderlerin arkasında bir şey aramaya başladı. O sırada doktor... Karelli içeri girdi. Elinde şapkası ve küçük bir valiz vardı. Caroline Amori'yi görünce rahatsız ettiğini düşünerek özür diledi. Bayan Amori doğruldu. Yüzü hafifçe kızarmıştı. Örgü şişimi arıyordum. Elindeki şişi gösterdi. Minder'in arkasına düşmüş. Karelli'nin elindeki çantayı gördü. Gidiyor musunuz, Doktor Karelli? Adam çantasıyla şapkasını sandalyelerden birinin üstüne koydu. Konukseverliğinizi daha fazla istismar etmek istemedim. Bayan Amori sevincini gizlememişti. Böyle düşünüyorsanız, ev halkının tabi olduğu koşullar aklına geldi sonra. Fakat bazı formaliteler var ve Hepsi halloldu, dedi Karelli. Gitmeniz gerektiğine inanıyorsanız, Evet, arabayı hazırlasınlar öyleyse. Bayan Amori şöminenin yanındaki zili çalmak üzere o tarafa gitti. Buna gerek yok. Her şey ayarlandı. Ama valizinizi kendiniz taşıyorsunuz. Bu hizmetkarlar, hepsinin ahlakı bozulmuş. Bayan Amori kanepeye oturup örgüsüne elini aldı. Dikkatlerini işlerine veremiyorlar, Doktor Carelli. Akıllan başka yerlerde. Ne tuhaf, öyle değil mi? Karelli huzursuz görünüyordu. Çok ilginç, diye kaçamak bir cevap verip telefona baktı. Bayan Amori bir yandan örgüsünü örerken, bir yarıdan da havadan sudan konuşuyordu. Sanırım 12 çeyrek treniyle gideceksiniz. Acele etmelisiniz. Niyetim sizi telaşlandırmak değil elbette. Telaş. Aklısınız diye sözünü kesti Karelli. Fakat daha çok zamanım var. Telefonu kullanabilir miyim acaba? Bayan Amori bir an başını kaldırıp baktı. Elbette. Örgüsüne devam etti. Karelli'nin görüşmeyi yaparken, yalnız kalmak isteyebileceği aklına gelmemiş havasındaydı. Karelli, teşekkür ederim, diye mırıldanarak, telefon rehberinde bir numara arar gibi yaptı. Sabırsız bakışları Bayan Amory'deydi. Sanırım yeğeniniz Barbara sizi arıyordu. Bayan Amori örgüsüne ara vermeden yeğeni hakkında konuşmaya başladı bu kez. Sevgili Barbara, ne tatlı bir kız. Burada onun yaşında bir kıza göre çok tek ve sıkıcı bir hayatı var. Ama şimdi durum değişecek tabii. Yüzünden memnun bir ifade gelip geçti. Ben unumu eledim eleğime astım. Fakat Barbara Neşeli, hareketli bir hayatı hak ediyor. Dünyanın bütün bisyakleri bile bunun yerini tutamaz. Doktor Karelli'nin yüzünde şaşkınlıkla huzursuzluk arası bir ifade belirdi. Bisyaj mı? Evet, bisyaj yoksa BEMAL mıydı? Vitaminleri kastediyorum. B, C ve D vitaminleri. Beri beri hastalığına yakalanmanızı önleyenler hariç, hepsi. İngiltere'de beri beri hastalığı olmadığı için ona. Gerek yok. Bay Reiner'a da her gün kahvaltıdan sonra bir sej almasını önerdim. Zavallı çocuk çok solgun. Lucia'ya da kullanmasını söyledim, fakat yapmıyor. Caroline Amory başını iki yana salladı. Ben çocukken bir siyah, yani bembeyaz içmezsem karamela yemem yasaklanırdı. Fakat devir değişti. Evet, değişti. Karelli öfkesini saklamakta güçlük çekiyordu artık. Evet, Bayan Amori, dedi elinden geldiğince nazik bir sesle. Sonra sorunu doğrudan halletmeye karar verdi. Barbara sizi çağırıyor galiba. Benim mi çağırıyor? Evet. Duymuyor musunuz? Bayan Amori kulak kabarttı. Hayır. Ne tuhaf. Örgüsünü topladı. Kulaklarınız çok hassas olmalı, doktor. Karelli. Aslında benimkiler de iyi işitir. Hatta denmişti ki. Örgüsünü düşürünce Karelli yerden alıp verdi. Teşekkür ederim, doktor Karelli. Amorilerin kulakları hassastır. Babanın duyuları da çok sağlandı. 80 yaşında bile gözlüksüz okurdu. Örgüsünü tekrar düşürünce Karelli yine kaldırıp verdi. Teşekkür ederim, Doktor Karelli. Babam gerçekten sağlıklı bir adamdı. Hep kuş tüyü yatağında uyur, pencereleri hiç açmazdı. Gece ayazının sağlığa zarar verdiğini söylerdi. Ne yazık ki, gut hastalığına yakalandığında ona bakması için tutulan hemşire pencereleri ardına kadar açıyordu. Zavallı babam bu yüzden öldü. Örgüsünü üçüncü kez düşürünce, Karelli yün yumağını bu sefer eline sıkıca tutuşturduktan sonra kapıya kadar ona eşlik etti. Bayan Amori ara vermeden konuşmaya devam ediyordu. Hemşireleri pek. Sevmem. Doktor Karelli. Hastaları hakkında dedikodu yaparlar, çok çay içerler, hizmetkarları da ezmeye çalışırlar. Haklısınız, hanımefendi. Karelli sabırsız bir hareketle kapıyı açtı. Teşekkür ederim, dedi Bayan Amori. Karelli onu adeta iteleyerek odadan çıkarıp kapıyı kapadı. Çalışma masasına koşarak ahizeyi kaldırdı. Burası Market Cleave 314. Londra'dan bir numara bağlamanızı rica ediyorum. Soho 8853. Hayır, 53. Evet. Bekliyorum. Tamam. Karelli telefonu kapayıp bir süre sabırsızca tırnaklarını kemirdikten sonra çalışma odasının kapısına yürüdü. Kapıyı açtı ve odaya girdi. Aynı anda Edward Rynor koridor kapısından kütüphaneye adımını atmıştı. Şöyle bir etrafına bakındıktan sonra şömineye gitti ve çıraların durduğu vazoya elini uzattı. Karelli çalışma odasından. Çıkıp kapıyı kaparken Raynor onu gördü. Burada olduğunuzu bilmiyordum, Doktor Karelli. Bir telefon bağlattım, onu bekliyordum. Ya? Karelli, polis müfettişi ne zaman geldi? diye sordu kısa bir sessizliğin ardından. Galiba 20 dakika önce. Onu gördünüz mü? Sadece uzaktan. Scotland Yard'dan diye açıkladı Raynor. Bu civarda başka bir olay üzerinde çalışıyordu sanırım. Bölge polisi haber verince hemen gelmiş. Büyük şans öyle değil mi? Evet. Reynor o anda çalan telefonu açmak üzere hareketlenirken Karelli önüne geçti. Sanırım bu benim beklediğim telefon. İzin verirseniz. Tabii. Hemen çıkıyorum. Raynor odadan çıkar çıkmaz Karelle aizeyi kaldırdı. Sesini alçaltmıştı. Alo. Miguel'le mi görüşüyorum? Evet. Kahretsin. Hayır. İmkansızdı. Hayır anlamıyorsun. Yaşlı adam dün gece öldü. Hemen buradan ayrılıyorum. Vap burada. Vap. Biliyorsun, Skotlandya yardım müfettişi. Hayır, henüz onunla karşılaşmadım. Ben de öyle umuyorum. Her zamanki yerde, bu gece dokuz buçukta. Tamam. Karelli telefonu kapayıp şapkasını başına yerleştirdi. Valizini alarak bahçeye açılan camlı kapıya gitti. Tam çıkacakken içeri girmekte olan her cüle porotayla çarpıştı. Pardon, Monsieur Poirot. Önemli değil. Poirot yolu tıkamayı sürdürdü. Geçmeme izin verirseniz. İmkansız, dedi Poirot nazikçe. Israr etmek zorundayım. Maalesef. Poirot dostça gülümsüyordu. Karelli aniden Poirot'ya saldırdı. Ancak Poyrot atik davranıp ustalıkla yana çekilerek onu geriye itti. Aynı anda İtalyan doktorun elindeki çantayı almayı da başarmıştı. Tam o sırada Poyrot'nun ardından odaya giren müfettiş Vap, karelliği yakaladı. Hey neler oluyor, diye sordu müfettiş Vap. Yüce Tanrım, ama bu Tonio. Ah! Poirot onlardan uzaklaştı. Bu beyefendiyi gözünün ısıracağına emindim, dostum. Onu çok iyi tanıyorum," diye onayladı Vap. Tonyo çok ünlü biridir. Öyle değil mi, Tonyo? Monsieur Poirot'nun hareketine şaşırdığını tahmin ediyorum. O numaranın adı. Neydi? Poirot. Oitsumu. Zavallı Tonyo. Poirot valizi masanın üstüne koyup açarken Karelli, Jape hitaben hırlarcasına konuştu. Aleyhimde kullanabileceğiniz bir şey yok. Beni tutamazsınız. Acaba, dedi müfettiş. Formülü çalan ve ihtiyarı öldüren kişiyi fazla uzakta aramayacağız bence. Poirot'ya döndü. Bu iş tam Tonyor'un alanına giriyor. Onu kaçmaya çalışırken yakaladığımıza göre, mal üzerinde çıkarsa hiç şaşmam. Sana katılıyorum, dedi Poirot. Vap, Karelli'nin üstünü ararken... Poyrot da çantayı karıştırıyordu. Evet, diye sordu Vap. Burada bir şey yok. Dedektif valizi kapadı. Düş kırıklığına uğradım doğrusu. Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz, değil mi? Diye tısladı Karelli. Ama... Size şunu söyleyebilirim. Poyrot sakin ancak kararlı bir sesle sözünü kesti. Bu hiç de akıllıca olmaz bayım. Karelli şaşırmıştı. Ne demek istiyorsunuz? Monsieur Poirot haklı, dedi Wap. Çenenizi kapasanız iyi olur. Koridor kapısını açarak seslendi, Johnson. Genç polis memuru başını içeri uzattı. Aileyi bir araya toplar mısın, dedi Wap. Hepsi buraya gelsin. Tabii, efendim. Johnson uzaklaştı. İtiraz ediyorum. Ben. Karelli soluk soluğaydı. Birden valizini kaptığı gibi camlı kapıya koştu. Fakat ardından atılan Vap onu yakaladı ve kanepeye savurdu. Çantayı da elinden almıştı. Şimdilik kimse canınızı yakmadı. Bu yüzden sakin olun. Karelli korkuyla sindi. Poyrot ağır adımlarla camlı kapıya yürüdü. Karelli'nin çantasını sehpanın yanına koyan Vap, lütfen gitmeyin, Monsieur Poirot, diye seslendi ardından. Durum giderek ilginç bir hal alıyor. Hayır, sevgili Vap. Bir yere gittiğim yok. Bu aile toplantısı gerçekten de ilginç geçecek. 14. Bölüm Ama ailesi birkaç dakika sonra kütüphanede toplanmaya başladığında, Karelli hala bir karış suratla kanepede oturuyordu. Poirot da camlı kapının yanında ayaktaydı. Ardında Hastings ile bahçeden içeri giren Barbara, Karelli'nin yanına oturdu. Hastings de Poirot'nun yanına gitti. Hastings, diye fısıldadı Poirot. Hepsinin oturduğu yerlere dikkat etmeni istiyorum. Bu ne işe yarayacak? Psikolojik açıdan önemli, dostum. Lucia içeri girdi ve Masa'nın sağındaki sandalyeye oturdu. Caroline Amory ile Richard birlikte geldiler. Caroline tabureye oturdu. Richard Masa'nın öbür tarafına geçerek her an kormak istercesine gözlerini karısına dikti. En son Gelen Edward Reynor koltuğun arkasına geçti. Johnson kapıyı kapayarak orada beklemeye başladı. Richard Amory, müfettiş Lep'i ailenin henüz görüşmediği iki ferdiyle tanıştırdı. Halam, bayan Caroline Amory ve kuzenim Barbara Amory. Bütün bunların anlamı ne, müfettiş, diye sordu Barbara. Vap onu duymazdan geldi. Herkes burada, değilini. Şömineye gitti, Caroline Amory şaşkın ve endişeliydi. Anlamıyorum, bu beyin burada ne işi var? ''Sana açıklamam gereken bir şey var.'' dedi Richard. Doktor Graham babamın zehirlenerek öldüğünü söyledi. ''Ne?'' diye Caroline Amory dehşet içinde inledi. Richard, Hyosin'le zehirlenmiş diye ekledi. Reynor irkilmişti. ''Hyosin'le mi?'' ''Ama benim gördüğüm.'' Susup Lucia'ya baktı. Müfettiş Vap, Reynor'a yaklaştı. ''Ne gördünüz?'' Sekreter mahcup olmuş gibiydi. Hiç. En azından. Sesi hafifleyerek duyulmaz oldu. Kusura bakmayın Bay Reynor. Fakat gerçeği öğrenmek zorundayım. Haydi. Herkes bir şey gizlediğinizin farkında. Önemli bir şey değil. Eminim mantıklı bir açıklaması vardır. Neyin açıklaması? Bay Reynor. Diye sordu Vap. Rainor hala tereddütteydi. Evet, diye üsteledi Vap. Sadece, Raynor kararını vererek anlatmaya koyuldu. Bayan Lucia Amorinin o küçük tabletlerden bir miktarını avucuna boşalttığını gördüm. Ne zaman? Dün gece, Sir Claude'un çalışma odasından çıkarken gördüm. Diğerleri gramofonun basındaydılar. Bayan Lucia tablet dolu tüplerden birini aldı sanırım Hyosin'di ve içindekilerden çoğunu avucuna döktü. Sonra Sir Cloud beni çalışma odasına çağırdı. Bunu neden daha önce söylemediniz diye soran Vap bir şey söylemek isteyen Lucia'yı susturdu. Bir dakika lütfen Bayan Amori. Önce Bay Reynor'ı dinleyelim. Sonra bu konu aklımdan çıktı dedi Raynor. Bay Richard Amory az öncesi Claude'un Hyosin'le zehirlendiğini söyleyince hatırladım. İki olay arasında aniden kafamda bir ilişki kurduğum için irkildim demin. O tabletler Hyosin olmayabilirdi elbette. Belki de. Başka bir ilaçtı bayan Lucia Amory'nin aldıkları. Vap, Lucia'ya döndü. Evet, hanımefendi. Ne diyecektiniz? Lucia gayet sakin ve kararlıydı. Uyumak için bir şeylere ihtiyacım vardı. Vap tekrar Reiner'a baktı. Bayan Amorinin tüpü hemen hemen boşalttığını mı söylemiştiniz? Bana öyle gelmişti. Vap uyuyabilmek için o kadar hapa ihtiyacınız olduğunu sanmıyorum, dedi Lucia'ya hitaben. Bir iki tanesi yeterdi. Gerisini ne yaptınız? Lucia düşündü. Hatırlamıyorum. Devam edecekken, Karelli ayağa fırlayarak, görüyor musunuz, müfettiş, dedi. İşte katil bu kadın. Hastings hışımla kalkarak Karelli'den uzaklaşan Barbara'nın yanına gitti. Gerçeği Öğreneceksiniz, müfettiş, diye devam etti Karelli. Buraya bu kadınla görüşmeye geldim. Bana haber yollayarak, Sir formülünü ele geçireceğini ve bana satabileceğini bildirmişti. Ben geçmişte bu tür işlerle uğraşırdım. Vap, fazla bir şey anlattınız sayılmaz, diyerek Karelli ile Lucia'nın arasında durdu. Bu kadarını zaten biliyorduk. Lucia'ya döndü. Bütün bunlara ne diyorsunuz, madam? Lucia kül gibi bir yüzle ayağa kalkarken Richard yanına geldi. Buna daha fazla izin vermeyeceğim. Vap onu susturdu. Lütfen, bayım. Şu kadına bir bakın, diye devam etti Karelli. Hiçbiriniz onun gerçek yüzünü görmüyorsunuz. Ama ben biliyorum. O Selma kızı. Dünyanın gelmiş geçmiş en kepaze kadınının kızı. Bu, bu doğru değil, Richard, diye bağırdı Lucia. Yalan. Sakın onu dinleme. Richard, vücudundaki bütün kemikleri kıracağım, diye hırladı karelliğe. Vap ona yaklaştı. Sakin olun lütfen. Meselenin özüne inmek zorundayız. Tekrar Lucia'ya döndü. Devam edin, Bayan Amori, Lucia kısa bir suskunluğun ardından konuşmaya çalıştı. Ben. Ben. Önce kocasına baktı, sonra Poirot'ya dönerek elini ümitsizce uzattı. Cesaret, madam, dedi Poirot. Bana güvenin ve gerçeği anlatın. Artık yalana gerek yok. Gerçekleri anlatmanın tam zamanı. Lucia tekrar yardım istercesine ona bakınca, Poirot, cesaret, madam, diye tekrarladı. Si si. Cesur olun ve konuşun. Poirot tekrar canlı. Kapının yanına giderek orada durdu. Lucia bu kez daha uzun bir sessizliğin ardından hafif bir sesle söze başladı. Selma Gotiz'in kızı olduğum doğru. Fakat bu adamdan evimize gelmesini istediğim ya da. Ona Sir Cloud'un formülünü satmayı teklif ettiğim doğru değil. Bu şahıs buraya bana şantaj yapmaya geldi. Şantaj. Richard karısının yanına yaklaştı. Lucia kocasına baktı. Sesinde telaşlı bir ifade vardı. Formülü ona getirmezsem, annemle ilgili bildiklerini sana açıklamakla tehdit etti beni. Fakat formülü ben çalmadım. Karelli çalmış olmalı. Bunun için fırsatı vardı. Çalışma odasında yalnız kalmayı başardı. Herkesi formülü benim çaldığıma inandırmak için zehri içmemi istediğini şimdi anlıyorum. Beni adeta hipnotize. Ederek. Richard'ın omzunda hıçkırarak ağlamaya başladı. Lucia, zavallı sevgilim. Richard karısına sarıldı. Ardından sakinleştirmesi için Caroline Amory'e teslim ederek Jappe döndü. Müfettiş, sizinle yalnız konuşmak istiyorum. Vap yardımcısı Johnson'a bakarak başını salladı. Pekala. Johnson çıkmaları için Lucia ile Bayan Amory'e kapıyı açarken... Hastings ve Barbara bu fırsattan yararlanarak camlı kapıdan tekrar bahçeye çıktılar. Edward Rainer odadan ayrılırken, çok üzgünüm, Bay Amory, dedi içeride. Karelli valizini alarak Reiner'ın peşinden odadan çıkarken, Vap, Bayan Caroline Arhori'den ve tabii Doktor Karelli Fen gözüne ayırma, dedi Johnson'a. Karelli kapıda durup onlara bakarken, Vap, Kimse... Ne saçma bir harekete kalkışmasın, diye devam etti. Anlıyorum, efendim. Johnson, Karelli'nin peşi sıra kütüphaneyi terk etti. Kusura bakmayın, Bay Amori. Vap, Richard'a döndü. Fakat Bay Reiner'ın anlattıklarından sonra, her türlü tedbiri almak zorundayım. Ve söyleyeceklerinize tanıklık etmek üzere Monsieur Poirot'nun da burada kalmasını rica ediyorum. Richard ani karara varmış bir adamın edasıyla müfettişe yaklaştı ve derin bir soluk alarak anlatmaya başladı. Müfettiş, evet, gerçeği itiraf etmenin zamanı geldi, dedi Richard kesin bir dille. Babamı ben öldürdüm. Vap gülümsedi. Buna inanmamızı beklemeyin, bayım. Richard afallamıştı. Ne demek istiyorsunuz? Hayır, bayım. Zoka'yı yutmadık. Genç eşinize çok bağlı oluşunuzu anlayışla karşılıyorum. Ne de olsa yeni evlisiniz. Akat kötü bir kadın uğruna boynunuzu yağlı ilme uzatmaya değmez. Bu kadın ne kadar güzel olsa da. Müfettiş Vap. Richard konu öfkelenmişti. Bu çıkıştan etkilenmeyen Vap, bana kızmanıza gerek yok, dedi. Lafı dolandırmadan size gerçeği anlattım ve Monsieur Poirot'nun da aynı şeyleri söyleyeceğinden kuşkum yok. Kusura bakmayın ama iş iştir, cinayet de cinayettir. Hepsi bu. Vap başıyla kısa bir selam verip odadan çıktı. Richard istifini e. bozmadan kanepede oturan Poirot'ya dönerek, siz de bana aynı şeylerimi söyleyeceksiniz, Monsieur Poirot, dedi soğuk bir sesle. Ayağa kalkan Poyrot cebinden tabakasını çıkarıp bir sigara aldı ve soruya soruyla karşılık verdi. Monsieur Amori, karınızdan ilk olarak ne zaman şüphelendiniz? Ben asla. Poyrot onun sözünü keserken masadaki kibrit kutusunu aldı. Sizden rica ediyorum, Monsieur Amori. Bana gerçeği anlatın. Eşinizden şüphelendiğinizi biliyorum. Benim gelişimden önce başlamıştınız şüphelenmeye. Beni evden bu nedenle uzaklaştırmaya çalıştınız. İnkar etmeyin. Her cülep oyu kandırmak imkansızdır. Dedektif sigarasını yaktıktan sonra, kendisinden çok daha uzun boylu genç adama bakarak gülümsedi. Kibrit kutusunu tekrar masaya koymuştu. İki adam arasında komik bir tezat vardı. Richard, yanılıyorsunuz, dedi gergin bir ifadeyle. Vahim bir. Şek İde de yanılıyorsunuz hem de. Lucia'dan nasıl şüphelenirim? Öte yandan, sizin aleyhinizde de bazı şeyler var. Poyrot düşünceli bir edayla kanepeye oturdu tekrar, ilaçlarla siz de haşır neşir oldunuz, kahveyi siz verdiniz, paraya acilen ihtiyacınız var. Evet, bu durumda sizden de şüphelenilmesi çok doğal. Müfettiş Vap sizinle aynı fikirde değil ama. Ah Vap! Her zaman çok sağduyuludur. Hoyrot gülümsedi. Ne de olsa o aşık bir kadın değil. Aşık bir kadın mı? Richard şaşırmıştı. Size bir psikoloji dersi, monsieur. Eve ilk geldiğimde eşiniz burada kalıp katili bulmam için adeta yalvardı bana. Suçlu bir kadın bunu yapar mıydı? Yani... Yani diye sözünü kesti Poirot. Bugün güneş batmadan önce karınızın önünde diz çökerek sizi bağışlaması için yalvaracaksınız. Siz ne diyorsunuz? Belki fazla konuştum. Poirot ayağa kalktı. Bana güvenin, Monsieur. Kendinizi hercule Poirot'ya emanet edin. Richard, Lucy'yi kurtarabilir misiniz? diye sordu ümitsizce. Hoyrot ciddi bir edayla baktı ona. Bunu yapmaya zaten söz vermiştim fakat bu denli zor olacağını bilemezdim. Bana zorluk çıkarmadan ve soru sormadan dediklerimi yapacağınıza söz vermelisiniz. Buna söz veriyor musunuz? Richard tabii dedi gönülsüzce. Çok iyi. Şimdi beni iyi dinleyin. Önereceğim hareket tarzı zor ya da imkansız değil. Aslında gayet mantıklı. Bu eve kısa süre sonra araştırma için polisler gelecek. Her tarafı didik didik edilecek. Siz ve aileniz için oldukça nahoş bir durum. Evden ayrılmanızı öneririm. Yani evi polise mi teslim edeyim? diye sordu Richard kuşkuyla. Evet, önerim bu. Kurallar gereği fazla uzaklaşmayacaksınız tabii. Kasabadaki otelin gayet rahat olduğu söyleniyor. Orada oda ayırtın. Polis sizleri sorguya çekmek istediğinde kolayca bulur böylece. Otele ne zaman çıkmamızı öneriyorsunuz? Oyrot sevinçle atıldı. Bana kalırsa hemen. Evi terk etmemiz tuhaf olmayacak mı? Kesinlikle hayır. Oyrot tekrar gülümsedi. Aksine bir hassasiyet ifadesi olarak algılanacaktır. Bu evde artık bir saat bile oyalanmayı aklınıza getirmeyin. Sizi temin. Ederim, gayet yerinde bir hareket olacak. Peki müfettiş Vap ne diyecek bu işe? Bu konuyu bana bırakın, dedi Poyrot. Yaptığımızın ne işe yarayacağını hala anlayabilmiş değilim. Tahmin ediyorum. Poyrot kendisinden gayet emin görünüyordu. Omuz silkti. Anlamanız da gerekmiyor. Fakat ben, yani Hercule Poirot, ne yaptığımı biliyorum. Bu yeterli. Richard'ın omuzlarını tuttu. Gidin ve gereken düzenlemeleri yapın. Uğraşamayacak durumdaysanız, bu işler için Rainer'ı görevlendirin. Gidin. Gidin. Richard'ı iteklercesine kapıya götürdü. Ona son bir defa ümitsizce bakan Richard odadan çıkmıştı. Ah şu İngilizler! Ne kadar inatçı oluyorlar, dedi Poyrot. Sonra camlı. K-A-P-A-G-E-R-E-K-S-E silenedi. -s M-A-T-M-A-Z-E-L Barbara 15. Bölüm Barbara Amori kapıda belirdi. Ne oldu? Bir sorun mu var? Oyrot en sıcak gülümsemesini takındı. Ah, matmazel! Birkaç dakika için sizi dostum Hastings'e izin verebilir misiniz acaba? Barbara çapkın bir ifadeyle baktı. O şirin adamı benden ayırmak istiyorsunuz demek. Sadece çok kısa bir süre için, matmazel. Söz veriyorum. Öyleyse anlaştık, Monsieur Poirot. Barbara bahçeye seslendi. Hayatım, gelir misin lütfen? Teşekkür ederim, dedi Poyrot gülümseyerek hafifçe eğilirken. Barbara bahçeye çıkmıştı. Biraz sonra Hastings camlı kapıdan içeri girdi. Biraz utanmış görünüyordu. Eee ne diyorsun, diye sordu Poyrot canı sıkılmış gibi yaparak. Hastings özür dilercesine gülümserken, Poyrot, masum numarası yapmak seni kurtarmaz, dedi. Seni burada gözcü olarak bırakıyorum. Oysa sen o genç ve güzel hanımla bahçede yürüyüşe çıkıyorsun. Genellikle güvenilir bir insansın, moşer, fakat güzel kadınlara karşı zaafın var. Zut Alors. Hastings kıpkırmızı kesildi. Gerçekten üzgünüm, Poirot. Tam bahçeye çıkmıştım ki, camdan senin odaya girdiğini gördüm ve dışarıda kalmamın önemli olmadığını düşündüm. Yani gelip de yüzüme nasıl bakacağını bilemedin, dedi Poirot. Fakat bu hareketinin giderilemez zararları olabilirdi, dostum. Karelli'yi burada tek başına. Buldum. Hangi delili yok ettiğini Tanrı bilir. Gerçekten çok üzgünüm, Poirot. Hem de çok. Telafisi imkansız bir zarara yol açmadıysan, şansımız var demektir. Fakat şimdi, Monami, küçük gri beyin hücrelerimizi çalıştırmanın zamanı geldi. Poyrot dostunun yanağına hafif bir şaplak indirdi. Güzel. İşe koyulalım. Güzel değil, dostum. Aksine, çok kötü ve belirsiz. Poyrot'nun yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. Dün geceki kadar karanlık hatta. Bir an düşündü. Fakat. Evet. Bir fikrim var. Evet, bundan başlayacağız. Hastings'in kafası karışmıştı. Biraz açıklar mısın? Poirot'nun sesi ciddi bir ifadeye büründü. Sir Cloud ne sebepten öldü, Hastings? Buna cevap ver. Sir Cloud neden öldü? Hastings baka kalmıştı. Bunu biliyoruz ya. Öyle mi? Emin misin? Şey, evet. Hastings pek emin görünmüyordu oysa. Zehirlendiği için öldü. Poirot elini sabırsızca salladı. Tamam da niçin zehirlediler onu? Hastings düşündü. Hırsız kimliğinin anlaşıldığından şüphelenmiş olmalı. oirot başını ağır ağır iki yana sallıyordu. Hastings devam etti. Çünkü hırsız kim olduğunun anlaşıldığından korkuyordu. Hoyrot'nun hala başını olumsuz anlamda salladığını görünce sustu. Düşün, Hastings. Hırsızın şüphelenmediğini varsayalım. Pek anlamadım, diye itiraf etti Hastings. Hoyrot önce arkasını döndü, sonra kolunu kaldırdı. Sana olayların. Gelişimini sırasıyla daha doğrusu olması gerektiği şekilde tekrar anlatayım. Hoyrod devam ederken Hastings masanın etrafındaki sandalyelerden birine oturdu. Sir Cloud bir gece koltuğunda ölüyor. Hoyrod koltuğa oturup bir an düşündü. Evet, Sir Cloud koltuğunda ölüyor. Bu ölüme neyin sebep olduğu bilinmiyor. Büyük ihtimalle kalp krizi denip geçilecek. Özel evraklarının incelenmesi ancak birkaç gün sonra başlar aranacak tek belge de vasiyeti. Yeni patlayıcıyla ilgili notlarının kayıp olduğuysa ancak cenazeden sonra ortaya çıkacak. Formülün tamamlandığını ise belki hiç anlaşılamayabilir. Bunun hırsıza sağlayacağı avantajı görüyor musun, Hastings? Evet. Nedir o diye sordu Poirot. Ne Ne nedir? Güvenlik Hırsıza sağlayacağı avantaj bu. Değerli emaneti istediği zaman elinden çıkarabilir. Üzerinde hiçbir baskı yok. Formülün varlığı bilinse bile, hırsızın izini kaybettirecek bol zamanı olacak. Bu da bir fikir, dedi Hastings kuşkuyla. Elbette bir fikir. Kafa ürünü. Ben her poirot değil miyim? Şimdi bu fikrin bizi nereye götüreceğine bakalım. Sir Cloudun öldürülmesi anlık kararla yapılmış bir iş değildi. Önceden planlanmıştı. Çok daha önceden. Şimdi nereye vardığımızı görüyor musun? Hayır. Böyle şeyleri göremediğimi bilirsin. Sir Cloudun kütüphanesinde olduğumuzu görüyorum sadece. Haklısın dostum. Sir Cloudun kütüphanesindeyiz. Vakit de sabah değil, akşam. Derken, ışıklar söndü. Hırsızın planları aksamaya başlamıştı. Hoyrot koltuğunda iyice dikelip parmağını sallayarak konuşmaya devam etti. Normal koşullarda, Sir Claude ertesi güne kadar kasasını açmayacak ve formülün çalındığını anlamayacaktı. Ama artık işler değişmiş, tıpkı talihsiz yaşlı adamın dediği gibi, hırsız kapana kısılmıştı. Evet. Fakat aynı zamanda katil olan hırsız, Sir Claude'un bilmediği bir şey biliyordu. Bu da Sir Claude'un biraz sonra sonsuza dek susturulacağıydı. Hırsız ışıkların karartıldığı kısıtlı süre içinde formülü güvenli bir yere saklamak zorundaydı. Gözlerimizi kapayalım, Hastings. Hiçbir şey göremiyoruz. Fakat duyabiliyoruz. Bayan Caroline Amory'nin karanlıkta neler işittiğini tekrarla, dostum. Astings hafızasını zorladı. Durak sayarak anlatmaya başladı. Soluk sesleri. Oyrot başını salladı. Art arda soluk sesleri. Hastings konuşurken başını sallamaya devam ediyordu. Devrilen bir sandalyenin gürültüsü. Metalik bir tıkırtı. Sanırım bu anahtar olmalı. Doğru dedi Poyrot. Anahtar. Devam et. Bir çığlık. Baran Lucia, sirkloğu da sesleniyor. Ardından kapı vuruldu ve... Bir dakika. En başta yırtılan bir ipeğin sesi duyulmuş. Hastings gözlerini açtı. Hoyrot, evet, yırtılan ipek, dedi heyecanla. Önce masaya, sonra şömineye gitti. Her şey o karanlık saniyelerde gizli, Hastings... Gel gör ki kulaklarımız bize hiçbir şey anlatmıyor. Çıraların konduğu vazoyu düzeltti. Bu lanet şeyleri düzeltip durmaktan vazgeç, poyrot. Sürekli onlarla oynuyorsun. Poyrot, dikkat kesilerek elini vazodan çekti. Ne dedin? Evet, doğru. Vazonun içindekilere baktı. Bir saat önce de düzeltmiştim onları. Şimdi tekrar düzeltme ihtiyacı duydum. Birden heyecanlandı. Neden sence? Yamuk durdukları için, dedi Hastings sıkıntıyla. Senin şu düzen hastalığın. İpeğin yırtılması. Hayır, Hastings. Ses aynı. Çıralarla birlikte duran, ateşi tutuşturmaya yarayan katlanmış kağıt parçalarına bakıp. Vazoyu aldı. Yırtılan kağıt. Şömineden uzaklaştı. Heyecanı Hastings'e de bulaşmıştı. Ne var? Hoyrot'nun yanına koştu. Hoyrot kanepeye boşalttığı kağıt parçalarını incelemeye koyuldu. Bazılarını Hastings'e veriyordu. Bu, bu, bir de bu. Hastings kağıt parçalarından birini açarak okudu. C-19-N-23 Evet, evet dedi Poirot. İşte formül.